Mutlu akşamlar sevgili seyirciler Habertürk özel yayınına hoş geldiniz. Habertürk özel yayını bu akşam Mevlid kandiline denk geldi. Ve biz de bu akşam Habertürk özel yayınında Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca ile dolayısıyla bu geceye de denk gelmesi münasebetiyle biraz Mevlid kandilini, e, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumunu, e, onun davranışlarını, ahlakını ve bu kandili şüphesiz... Konuşacağız sizden gelen soruların da desteğiyle efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Elimizde efendim. Kandilinizde mübarek Sizin olsun. Sizin de geceniz, Yiyelim. mevlit geceniz mübarek olsun. Bütün dinleyenlerimizin de gecelerini tebrik ederiz. Allah'ım hayırlara vesile eylesin. Bütün İslam alemi için özellikle vatanımız milletimiz için Allah'ım. Belaların, şerlerin kalkmasına rahmet peygamberiyle yeniden büyük bir rahmetin e, aramıza nazil olmasına Rabbim vesile eylesin. Amin diyelim. Amin. Şimdi hocam bu gece bilgilerim doğru ise 1443. seneyi devresine idrak edeceğiz. Şimdi Mevlid... Tabi takvim şeylerini daha inceleme ha, imkanlarınız olabilir. Şimdi mevlit midir? Mevlüt müdür? Mevlidi Mevlid. veled kelimesinden geliyor. Arapça Hı -hı. kökünün viladet mastar olarak viladet doğumdur. Hı -hı. E tabi Osmanlıca bir kelimelerdendir. Yani mesela padişahların da şeylerinde ee, viladeti hamidiye mesela sultan hamidin doğumunda vila, yani tehniye hmm. tebrik gibi viladet hmm. kelimeleri geçiyor hmm. Peki. Ee, doğum demektir mevlid e, tabi mastar yine o da mastar mimli mastardır o ee, doğum demektir mevlidi şerif gecesi leyle mevlit mevlid Mevlid gecesi demektir tabi onu Leyle-i Mevlid gecesi dersen o fazla olur hem Arapça gece hem Türkçe gece olur Aha. ama Leyle-i Mevlid denir veya Mevlid gecesi denir Peki. kandil e, lafı bu mübarek gecelerde eskiden ışıklar her yerde elektrik olmadığında elektrik hiçbir yerde diyelim hatta olmadığından hı hı. E, minarelerden e, efendim camilerin içinde zaten biliyorsunuz zeytinyağıyla yakılan şeyler fitilli kandil. zeytinyağlı fitilli kandillerle camilerin ışıkları sağlanıyor minarelerde de böyle işte iki minare arasında efendim şeyler asılıyor bu yüzden kandil gecesi yani kandiller neden yakılır belli bir münasebetle yakılır ya bu miraç gecesidir ya mevlid gecesidir ya berat gecesidir gibi buradan adı kandil gecesine döndü kandil simidine döndü Halbuki esas mesele efendim burada tabii biraz ilim ister ama Berat geceniz mübarek olsun, mevlid geceniz mübarek olsun, miğraç geceniz mübarek olsun demek esastır. Hı hı. Ama tabii ki halkımız artık genel ifadeyle bunu kandil gecesi diye tebrik ediyorlar. Bir de çokları kandilin hangi kandil olduğunu da çok bilmiyorlar. Hadi Mevlid'i biraz daha biliyorlar da öbür 3 pe, aylarda peş peşe geliyor. Aha. Regaib, e, be, Miorat, Berat, Kadir. Kadir gecesi de çok biliniyor. Aradaki birkaç ka, e, gecenin ismi, özel ismi bilinmediğinden. E, bir de isimleri yanlış telaffuz. Regaib bayağı bir zor telaffuzu var. E, kandil demeyi kolaylarına Peki. geliyor. Biz e, onlara şimdi... da şey etmemek lazım. Yani doğru söyle işte kandil demez. De, ni, niyeti daha önemli. Kandil N Niyeti korkuyor, daha kandil önemli. Gecenin fazileti ve bereketi var mübarek zaten bereketli olsun demektir Hı -hı. bereket din bereketidir dünya bereketidir maddi ve manevi bolluklardır hayırların gelmesidir belaların kalkmasıdır yani bereketi de açarsak Hı -hı. mübarek olsun ne demek ne demek alıştık kalk, yani bu işe herkes birbirine tebrik ederim tebrik de o aynı kökten gelir bereke maddesinden Hı -hı. Ya bunlar Arapçadan geçme Tabii Osmanlıcadan hani Türkçeleşmiş diyelim Biz... ama mübarek olsun dediğimiz zaman Hı -hı. sana hayırlar getirsin Senden belaların kalkmasına vesile olsun. Hiçbir zamanın ve mekanın bir şey yaratma gücü yoktur. Yaratmak ancak Allahu Teala'ya mahsustur. Dolayısıyla bu zamanda, bu mekanda bunun sana mübarek olması demek Allah Teala'nın sana o zamanı mübarek yaparak sana bereket göndermesi ve o zamanın fazileti hürmetine Senden belaları, yaptığın duaları kabul ederek sarf etmesi, def etmesi. Hmm. Veya bulunduğun bir mekan. Kabe'desin, Bescid'desin, önemli bir evliya Allah veya sahabe kabrin ziyarettesin. Yine devreye Allah Teala giriyor. Yaratan ancak odur. Ama o mekanda yaptığın bir salih amel ile tevessül ederek o gecedeki Allah'ın koyduğu fazilet. Gecenin kendisi bir fazilet yaratamaz. Allah bazı geceleri faziletli kılmış. Hocam niye? İşte, Rabbin, Niye bazı i̇şte ayeti okudum şimdi. Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Şimdi bunu sorduğunuz zaman şu sorulur. Niye bazı kulları peygamber yapıyor? Niye bazı kulları veli yapıyor? Yani bu niyeler burada hikmetinden sual olmaz kabininden. Ayet-i kerime diyor ki dilediğini yaratır. Bir de yaratmadıkları var. İstese çok daha cins, şekil, çeşit, mahluk yaratır. Şimdi o zaman insan, cin, melek üç kavram olarak e, zevül-ü akıllılar hakkında üç kavram biliyoruz. E, diğer hayvanat dolu tür görüyoruz. Ama bunların allah Teala ilminde bir sınırı yok. Yani istese bunlara çok daha çeşit ekleyebilir. Ama dilediğini yaratır. Bizim türlerimizi dilemiş. Bu yarattıklarından dilediğini seçer. Şimdi yine başka bir ad-i kerime. Estaizülallahu yastafi minel melâiketi rusülen. Meleklerden peygamberler seçer. Şimdi meleklerde bu kadar binlerce yüz binlerce milyarlarca sayısını ancak Rabbim bilir diyor. <gülüyor> Rabbinin ordularını ancak kendi bilir. Bu kadar çok melek onlardan da peygamber seçiyor. Cibril ve Mikail ve İsrafil ve Azrail olarak dört büyük meleğin meleklerin peygamberleri olduğu. E, dolayısıyla hatta innehu le kerim. Cibril'e de rasul vasfı da ayet-i kerime de geçiyor ki rasullük veriyor. Neden? Hem Allah'la peygamberler arasında elçi, bir de meleklerin rasulü. E şimdi meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da elçiler seçer. Burada bir seçme var. İnnallâhı semî un peşinde o hakkıyla işitir, hakkıyla görür, kimin neyi hak ettiğini, kimin kabiliyetinde ne olduğunu, kime neyi vermesinin, efendim uygun olacağını o bilir o zaman bu bir ayrıcalık değil yarattıkları arasında bir tercih, de, tercih bulunuyor. de bulunuyor ve bu seçim hakkı da bana aittir buyuruyor ama seçilenlerin de kendi mayalarında ve fıtratlarında Allah'ın ezeli ilmiyle kimin ne olacağına dair bilgiyle e, onu hak ettiği yani müstahak olduğu manasına gelmese de lütfu keremdir fazlu keremdir ama fazlu keremini verirken de hiçbir şeye bakmadan bunu sana verdim kimle karışır diye de değil de ya sadece mayadan da değil Allah'ın böyle seçmesi Allah'ın seçmesi Se esas seçmedir fakat bu seçmenin niye o değil de öbür, onu seçtin diye de bir soru soru sor onu da başka bir hati aklıma geldi ne buyuruyor mesela müşriklerin yine itirazları çünkü onlar rasul olacaksa zengin biri olmalı yetim olmamalı Efendim yöneticilik vasfı olmalı Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in yetimi haşa diye bir hakaret bari bir şey kullanıyorlar. Babasının e, babasına yetişmemesi dolayısıyla fakir aile olarak e, çok zengin bir aile değil. E, Ebu Talib'in Hazreti Ali Efendimiz'in babası Resulullah Efendimizin sağlıkla hamisi ve amcasının e, çoğu kere sofrada çocuklarıyla beraber efendim sonra ile oturduklarında yetecek yemekleri olmadığı rivat ediliyor. E şimdi bir ben peygamberim diyen insan zengin olmalıydı diyor. Mesela Levlanuz ile ve Levlanuz ile hadil Kur'anu ala min el dediler ki Taif'te Ebu Mesud Sakrafi olacak. Mekke'de Ebu Ceyl olacak veya Velid bin Muhire neyse. İki müşrikin adı verilerek "Ya bu Kur'an indirilecekse, bir vahiy gelecekse iki kariyeden Mekke ve Taif'in iki ulusu var. Yani zengini var, büyüğü var. Bunlara indirilmeli değil miydi canım? Peki tercih sebebi ne? Tercih sebebi zengin oluşu, itibarlı oluşu, kölelerinin fazla oluşu falan filan. Şimdi ayetin devamı ve cevabı: "Ehum yaksimuna rahmete Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürecekler? Ben onun mayasındaki, fıtratındaki, ben onu daha yaratmadan evvel yaratırsam nasıl olacak, yaşarsa nasıl olacak ben onları yaratmadan evvel biliriyorum. Kararı ben veririm. Be ben veririm. Peki onun fıtratında, kimin fıtratında üstün ahlak görürsem, hilim görürsem, efendim sehavet görürsem, cömertlik görürsem, insanların... Merhamet görürsem, rahmet görürsem, insanların ateşten kurtarmak için kendini feda edecek kadar bir ümmetine karşı düşkünlük görürsem, bana Ağa paşa lazım değil, bana insanları kurtaracak vasıfta. Ama yine ak merhamet lazım. akla şu soru geliyor hocam, yani bu vasıflara sahip kimde görürsem dediği buyurduğu şey, zaten yine kendi yüklediği değerler değil mi? Değerler, kendi yüklediği mi? değerler ama şurada var Allah Teala'nın biliyorsunuz yine kaderin sırrına dönüyor ama Aha. ezeli ilminde. Ben bunu yaratsam bu ne olur diye bu bilgisi var ama bu bilgisi icbar değil yani ben bunu buna zorlayacağım bunu böyle programladım mecbur bu bu olacak diye değil cebir yok eli sünnette dolayısıyla o neye göre Allahü Teala'nın e, ilminde yarattığım bu kullardan şu Efendim, nasıl ki müteahhit olacak, şu mimar olacak, şu doktor olacağı bilmesi gibi hı hı. şu iyi huylu olacak, şu ana babasına iyi davranacak, bu kötü davranacak, bu halkın iyiliğini düşünecek, bu cebini kasasını kesesini düşünecek. Bunları evvelden bilmesi gibidir. Dolayısıyla Peşine diyor ki Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürecekler? Nübüvvet, peygamberlik, velayet de aynıdır. Velilik rahmet meselesidir. Bu rahmeti ben bölüştürürüm. Ne hanukesem ne fi'l Dünyadaki geçimlerini de ben bölüştürdüm. Şimdi bakın, geçimlerini bölüştürdüm derken kimini zengin ettim, kimini fakir. Yani yine anne karnındaki yazılanda sahih Müslim hadisinde melek sorduğunda ne yazalım? Rizgavu ecelev hani ölümünün vaktini yazın derdiği gibi rızkını da yazın. E şimdi çatlasan yazılandan fazla rızık gelmiyor. Adam canı çıkmış çalışmaktan zengin olamıyor. Öbürü oturduğu yerde paralar geliyor ona tosluyor yani adam kaçıyor para geliyor onu buluyor. Bize gelip de toslayan bir şey yok. Bizim de canımız çıksa bir zengin olamıyoruz. Öbürü de kaçsa adam zengin oluyor. E şimdi demiş ya için. kaderi Kaderi tas gelirse biti bile adamın işe yarar Diye de bir kıssa var Osmanlı'da Hani e şimdi Hal böyle olunca Diyor ki nasıl rızkını bölüştürdüm Rızıklarını ben taksim ettim e, Burada da rahmetimi Peygamberliği kime vereceğim ben taksim ederim Burada da kıstaslarım Adamın zenginliği Adamın soyluluğu hasebi nesebi değildir Tabi peygamberlerde soyluluk işi vardır. Çünkü şeceresinin belli olması Zaten lazım. Zaten bazı peygamberleri zenginlerden de seçmiş. E Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam gibi istisna iyidir. Peygamberlerin evet. ekserisi ekserisi fakirdir. Ama ne var? Yüzü mutlaka güzel olur. Hmm. Sesi mutlaka güzel olur. Çünkü nefret ettirmemesi lazım. Şimdi bir Kur'an'ı yapacak. Hadi bir peygamberle Kur'an'ı yoktu. Ze İncil okuyordu. Öbürü Zebur okuyordu. Şimdi, şimdi Davud Aleyhisselam'ın sesi hatta konu oluyor. Davudi ses diye. Ve hmm. şimdi bir peygamber sesi kötü olup da millet ondan kaçarsa hani bazı bir ses vardır kulağını tıkarsın. Hmm. E bu şimdi müneffir olur. Nefret ettirici olur. Ma ba'atallahu nebiyen illa hasan hasan es Allah her peygamberi yüzü güzel, ve sesi güzel göndermiştir. Bu peygamberlerin iki... Genel vasfıdır. Sadakat, vasfı. doğruluk, dürüstlük, eminlik, güvenilirlik, hiçbir Bunlar, yalanı denenmemek. Bunların açıkçası duymuştuk da hani şey kişisel özellikleri, yüz güzelliği, ses güzelliği. Yüz güzelliği, güzelliği şarttı. Ee, hmm. Mesela çünkü yüzü güzel olmadığı zaman... Ee, pek, e pek rahmet edilmez. ifadeyle sempatik olduğu Sempati, için. E, sonra Sizin peygamberiniz diyor yüzü de en güzel, sesi de en güzel olanıdır. Ki kendisi hakkında da buyurmuştur. Peki. Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri ve ma bi ni'meti Kur'an'da emrediyor. Rabbinin sana verdiği nimetleri anlat da anlat. Peki yani hocam, gizleme diyor. Şöyle bir şey yapalım. E... Bu takdir etmek bana düşmez ama... ...ilminiz o kadar geniş ki... ...daha ben soruyu soramadan... ...vahşılaşamadan... Yok mesela buradan gideriz... ...bu sefer 3 saat tamam, oradan biter... Tamam. ...onun için siz de ara sıra mecburen... <gülüyor> e, ...bir konu başlığı çıkartmanız uygun oluyor... Şöyle yapalım... Şimdi... E, Şimdi e, Mevlid değil. ilgili mev dediniz... Mevlid ve Kandil meselesinden başladık... ...şöyle bir şey de e, gidelim... ...mesela... ...Peygamberimiz vefat ettikten sonra... <gülüyor> ...4 Halife döneminde... Mevlid kandili... ...veya Berat kandili... ...veya regayet kandili... ...ama biz Mevlid'i konuşuyoruz... ...Mevlid konuşuyor. Mevlit kandili diye bir gelenek var mıdır... ...var mıydı... ...yoksa bu sonradan e, türetilmiş... ...hatta bidat da diyebileceğimiz... E tabii, bir ...yani o manada bidat e, da denebilir... ...ama bidatın kısımları nelerdir... ...yani sonradan çıkartılmıştır... E so, ...sonradan çıkartılmıştır... ...ama aslı sünnetten nereye racidir... ...buna bir ulema delil bulmuşlar mıdır... ...bakalım... ...şimdi bu, bu konu konuşulabilir... E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvela şunu diyelim ki doğumu Rabi'ül evvel ayının 12. gecesi İsneyn gecesi. Yani Süleyman Çelebi de meşhur mevlitindeki Türkçe mevlidlerin de şahıdır yani. Tabi Arapçada çok mevlidler vardır. Süleyman Çelebi'den çok evvel yazılmış Arapça mevlidler esas vardır. Ama hakikaten o mübareğin maneviyatı yüksekmiş ki hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde kendisine zuhur edip Süleyman... Miraç Bahri'ni öyle güzel anlatmışsın ki sanki Miraç'ta benimle miydin Ben mübarek diye de iltifatına mazhar olduğu rivayet edilir. Hı hı. Şimdi 12. Gece bu gecedir. Yani Rabiülev yani takvime şimdi baksınlar eski ayları da yazar takvimler. Rabiülevvel ayının Rabia bahar demektir. Evvel ilk demektir. Rabiülevvel ayı ilk bahar demektir. Mevsimlerin en mütevelli olduğu hicide göre. Hicri de bu Rabi'ül Evvel ayı e, isim olarak kesmeyesi, hmm. bu şimdi şu demekle şimdi kıştayız yani Tam onu soracak. E, e, şimdi efendim onu soracaksınız da. burada aylara isimler konurken Araplarda bu tabi binlerce sene evveli konuşuyoruz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda yani 1400 e, küsür sene 1500 sene evvel bu isimler vardı. Araplar o isimleri koyarken denk gelen mevsimlere göre koymuşlardır. Mesela hmm. suyun donduğu mevsime denk gelende cemadiyel evveldim cemadi cümuttan donmaktan gelir. Hmm. Rebi' bahardan gelir. Ee, yani 1400 küsur sayesinde Yani 1400 konurken, yıl daha da fazla onu ben tarihini mesela Arapçı'nda. O dönemler hava ise ilk bahar O biraz. isimlerin ilk tesmiye zamanında hmm. isimlerin konma dönemi... Hangi dönem Ramazan mesela e, aşırı sıcaktan artık ayakların e, çıplak ayağın toprağa basamadığı çölde yanıp zıpladığın bir dönemden gelir. Ramazan kökü hmm. hararetten gelir. Şimdi e, Recep tazimden gelir. Tercip tazımdır o aya hürmet ettiklerinden ona Recep demişlerdir mesela. Şimdi bu isimlerin e, tesmiye anında Rabia şu ay e, bahar dönemine gelmiştir. Rabia evvel. Yani ilk bahar dönemine gelmiştir. Ee, yani baharın hep başı başlangıcı demektir. Rabiülahir biraz daha yani e, sonraki dönem. Rabiülahir bir sonraki ay geliyor. Eee Rabiülvel ve Ama e, bu şekilde bir isimler çıkmıştır efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu toplumda bu aylar bu şekilde tesmiye edilmiştir. Zaten ayların 12 ay e, olması Kur'an-ı Kerim'de inneddete şuhur Allah 12 şehran. Allah katında Gökleri yerleri yarattığı günden beri 12'dir. Bu 12'nin Arap'la Acem'le alakası yoktur. Ayların 12 sistemi Adem Aleyhisselam'la ilk insanla inen sistemdir. Çünkü onun vasisi olan Şiş Aleyhisselam'dan yani insanlıkla Adem Aleyhisselam'a verilen ilimlerdendir. İlk insana kurulan düzenlerdendir. Dolayısıyla minha erbaatün hurun bunlardan dördü haram aydır bunlar... Yani işin şeyine bakarsanız insanlığın yaşıyla eşittir bu 12 ay olması ve bu haram aylar kurumları. Peki. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın dini biliyorsunuz Kureş'te İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden gelir. İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. Cürhum kabilesiyle evlenmesi neticesinde İsmail Aleyhisselam esasen İbrani'dir. Arap değildir çünkü babası İbrahim Aleyhisselam Arap değildir. Ama İsmail Aleyhisselam'ın nesli... Eşinden dolayı Cürhum kabilesi ki halis Arap, Yemen kabilesi gelmiştir. Su bulunduktan sonra Zemzem çıkışından sonra e, oradan sonra Araplaşmıştır. E, e, dolayısıyla Mekke ehli Kureş Araptır. Hı hı. E, onların e, şeyi dini İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam da dini babası İbrahim Aleyhisselam'a Vahyedilen edilen suhuftur. İbrahim Aleyhisselam'a müstakil 4 kitaptan biri indirilmemiştir. Ama Suhuf inna hada lefi suhufil suhufi e ve Musa diye geçer. İbrahim'in sayfaları vardır. Bu sayfalarda bu ilimler de vardır. Yani Allah'ın gönderdiği sayfalarda nasıl ki şimdi Kur'an'da fizikten var, fenden var. Nasıl ki şimdi Kur'an-ı Kerim'de 12 aydan bahsediyor, aylardan bahsediyor, gök sisteminden, yıldızlardan, feleklerden, denizlerden, balıklardan. Bunun gibi gelen suhufta da dünyanın düzeniyle alakalı da tabii ilimler vardır. Ancak Zebur kitabı bir tek Davud Aleyhisselam'a gelen sade öğüt ve mevize, bana ibadet et, ahiret falan. Zebur kitabının dışındaki genel suhuf ve kütüp, e, semaviyede dünyevi konular da vardır. Gök ve yer sistemiyle alakalı, yaratılışla alakalı vesaire Bu itibarla e, Araplardaki bu şey İbrahim Aleyhisselam'ın dininin bakıyesidir. Yani kalıntısından gelir. Haram aylar, Efendimiz doğumuna kadar ki e, biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın dini tahrip edildi. Fakat efendim, Sallallahu dedelerinde epey bu iş geldi geldi. Bu ustada bir kitap yazıyorum şimdi. Atalarının Hanif olduğu, istikamet ve İbrahim Aleyhisselam'dan gelen din üzere sabit olduğu bütün atalarının. Babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip'ten itibaren tek tek yazdım. Hmm. Bir 700 sayfalık bir kitap baskıya hazırlıyorum. Burada e, ama diğer Araplar o durumda değildir. Ç çünkü e, bir e, Huza kabilesinde bir adam... E, Amr isminde Amr ibn-i olacak. Bu adam İbrahim Aleyhisselam'ın dinini bozmuştur. Efendim, Sallallahu aleyhi ve 300 sene evvel. Hocam. Ee, Bunun bu dini bozması. Bir, biraz zihinleri zorluyor olabiliriz. Şimdi Rabi'ül Evvel'den başladık. Ee, daha sonra Hazreti İbrahim'e geçtik. Başka Araplarda var dedik. Buradan peygamberimizin doğumuna geleceğiz. Doğumuna gelelim. Rabi'ül Evvel ayında şimdi diyelim ki Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesi bu gecedir. Bu gece Mevlid gecesidir. Yarınki gün takvime bakarlarsa 12 yazar. Hı hı. Gece öncedir İslam'da. 13'ün e, bu gece 12. gecedir. Ha, onun için Perşembe akşamı Cuma gecesi. Cuma gecesi yani. dendiği gibi. Hı hı. Yarın 12'dir. Burada başka rivayetler var mıdır? Vardır. Aylar hakkında da vardır. O 12 değil de birinci günüdür, 14'üdür Rivayetler muhtelifdir. Bunlar iman şartı değildir. Ha, ama bu gecede olmayabilir. O, bu, e şey, olmayabilirim bir ihtimali olması bizim ilmimizi bozmaz. Çünkü meşhur olan ekval e, Mevlid'de Süleyman Çelebi'nin belirttiğinden ziyade tabii Süleyman Çelebi de nereden alıyor bunu? Alim, Allah adam. Gerisi ilme dayanır. Ekseri tarih ve siyer ulemasının ittifaklı görüşüne göre yani ekseri diyelim ittifak demeyelim cumhur diyelim. Görüşüne göre Rebü'yle velayının 12. gecesidir. Ama bunu sulandırmak Doğru değildir. Bilimsel çalışma yapmıyoruz. Yani bu bir ilginç evet. meselesidir. Şimdi, bu gece e, mesela bu gece. pazartesi gecesi olmaz. Yalnız bu gece ilginç bir konu var. 12. gecesi pazartesiye denk gelmiştir. Her sene ha, bu denk gelmez. 12. gecesi çarşamba olur, cuma olur. Bu gece de pazartesi. Bu gece pazartesi gecesidir. Dolayısıyla bir de doğduğu evet. saati konuşalım. Şimdi onun için pazartesi gecesinin zaten mevlüt gecesine çatmasa bile her haftanın pazartesi gecesi yani pazarı pazartesi bu gece. gece. Gecesi cuma gecesi gibi yani perşembeyi cumaya bağlayan gece gibi fazileti vardır. Ne fazileti? Ne fazileti vardır? Efendimiz sallallahu aleyhi doğumuna mazhar olmuş bir gece. Hmm. İki. Bu da seçilmiş mi... bir gündür. İki. O halde. Mirac'ın mahallidir. Mirac pazartesi gecesidir. Hmm. Üç vefat gecesidir. Şimdi efendim, ne pazartesi mı şu, Evet, şunu e, önce belirtelim. Hmm. Adem aleyhisselam hakkında Cuma neyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Pazartesi olur. Bunu bir defa bir güzel Adem bir konu. Adem aleyhisselam hakkındaki Cuma şu, nedir? Neydir? Hayır o yuvun talatvi şems, yuvu Cuma. Sahih hadiste geçer. Yani sahih derken ben kitabın sittede geçer anlamında konuşuyorum. O hadis kritercileri sahihtir, hasendir falan. ...ona girmiyorum... Girmeyelim ona. ...günlerin... ...güneşin kendisinde doğduğu... ...günlerin en hayırlısı... ...cuma günüdür... ...buyurduktan sonra... ...bunun hayriyetinin... ...yani en hayırlı olduğunun vecini... ...beyan ederken hemen peşine dikkat edelim... ...vefihi hulika Adem'u... ...Adem o gün yaratıldı... ...peşine hemen... ...Adem o gün yaratıldı der... ...Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı gün olmasını en hayırlı gün olmasının peşine dikleder. Buradan bir hayırlılık atfeder. Bir. Ondan sonra ne der? Fi saatun. Cumada bir an vardır. Bir saat 60 dakika değil. An meselesi. Yani vurdu geçer. Leyvafıku müslim. bir Müslüman ona denk gelirse, yeselullah Teala şeyen, o anda da Allah'tan bir şey istenmesi rastlarsa illa atahu iyye mutlaka onu ona verir. Bu da icabet saatidir. Kabul saatidir. Saat 60 dakika olsa herkes istediğini tutturur, onu yakalar. Andır. Hmm. Bu an ne zamandır? İşte imamın hutbeye çıkışından ilk tekbiri başlayana kadar mıdır? Bir ilk Fatiha'nın amininde midir? Bak amin denecek kadar. Veya namaz bitene kadar falan falan. Ha, cuma El, cuma günü Gününde namaz bir saat vardır. Kılınan o dilimde midir? Ama mi? işte burada da hususi ciltler dolusu kitap yazarız. En kuvvetli görüşü söyleyeyim. Orada çok ihtilaf döner. En kuvvetli görüş ikindiden sonradır. Hmm. İkindiden sonra ne zamandır? Akşama yakındır. En kuvvetli Kubeyle uru güneş batmasının önceyizidir. Güneş batmak. Ha bunun da sırrının ya Allah Adem Aleyhisselam o anda ruhüflenmiştir. Cuma günü yaratılmıştır ama ruhüflenmesi akşama yakındır. Peki Müslümanlar için de bunun için mi cuma günü kutsal bir gündür? E cuma günün kutsallığı tabi Allah Teala'nın yine seçimlerinden günlerdeki seçim, aylardaki seçim oraya dahildir. Ama bu hadis sahiptir. Vefi fi tekumus kıyametle cuma kopacaktır. Öyle mi? Sahih hadis tabi sahih hadis. Çünkü kıyamet cuma. Hani şunu diyebiliriz ki Cuma'nın dışında 6 gün rahat rahat olabilirler. <gülüyor> diyecektim. Bir Diğer... yok ama başka rivayet yok. Hani ihtilaf olsa aman dikkatli olalım arkadaşlar diyeceğim. Ama zaten altı günü bozuk olan Cuma'da toparlanamaz da onu boş ver. Yani altı günde düzgün olmak tamam. lazım. Yani şu, şu, Şimdi kıyamette o gün kopacaktır. Özür dilerim, şunu anlıyoruz. Ee, insanın ilk insanın yaratıldığı gün aynı zamanda e, hadis rivayetlerine göre kıyamette o gün, o gün kopacaktır. kopacaktır. Peki niye Cuma günü en hayırlı gün oldu? Adem evet. o gün yaratıldı. Peki Adem mi üstün? Muhammed Mustafa mü üstün? Salavatullah ala nebine ahim mecma'in. üstün. O zaman ne oldu pazartesi doğduğuna göre yaratıldığına göre? Ha, dikkat edelim. Hmm. Yalnız bir incelik daha var. Yine Resulullah'a da oraya döndürürüz. Ahmed bin Hanbel'den bu rivayet ediliyor. Çok ince bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne rahmine ne zaman düştü? Regaib gecesi. Regaib gecesi ne gecesi? Recep'in ilk cuma gecesi. Yine Resulullah Efendimizin de hmm. anne rahmine düşüşüyle ki... E, o gecede çok işler oldu. Recep'in ilk cuma gecesi. İblis Ebu Kubeş dağına çıktı... Muhammed geliyor işte Allah onu keskin kılıçla gönderecek diye bağırdı. Putlar ters yüz oldu. Kisra'nın tacı kafasından otomatik düştü. Dünyada ne olaylar oldu tabii o zaman mesajlaşma veya internet falan olmadığından birbirinden haberleri olmamış olabilir. Ama siyer ve tarih kitaplarına bu olaylar sebepsiz yere vuku buluyor. Dünyada bir değişiklik var. Kahinliğin son bulması. Efendim, neler neler biraz onlara bu gece olanlar hakkında gireceğim. Lütfen. Şimdi dolayısıyla... Yine Efendimizin anne rahmine düşüşü de nereye gitti? Yine cuma gecesine gitti. Cumanın faziletleri inkar edilemez. Hatta Kadir gecesinden eftal olduğuna dair de Ahmed İbni Hanbel'in rivat ettiği, Abdülkadir Geylani'nin de tasdik ettiği bir hadis-i şerif vardır. Bir de öyle bir rahmettir ki Kadir gecesi senede bir kere o da gizlidir. Uğraşıp duruyoruz işte on geceler, tek geceler falan filan. Bir de Mekke'nin takvimi bozuluyor. Biz de tek orada çift uğraş on gecenin tümü. <gülüyor> İş zorlaşıyor. Ama cuma gecesi sabittir. Cuma'sı garanti. Ve her haftadır. Efendim Kadir gecesi affolmayanlar lütfen e, hadisleri kaynakları inceleyin. Büyü yapanlar ana babasına kadar şunlar bunlar dolu bir çarşaf liste çıkarabiliyorum ben. Hatta sayıyorum ben yani tevbe edelim arkadaşlar Kadir gecesi affolmayacak işlerimiz varsa falan filan. Yani. Ama cuma gecesi hakkında ne diyor? Yağzurullahu leyle tel cumali ehlil islami Müslüman olanları affeder ecmain, şartsız çurksuz affeder Tabii ki de bir de yarabbi afet demek de lazım tabi gidip de cuma gecesi kafayı çekip de barda pavyanda sabaha kadar oturup da nasıl olsa cuma gecesi af olurum da demek değil bu Değildir, tabii. ama burada şu var sende şu kusur var sende şu eksik var sende şu kul hakkı var gibi kul hakkı af oluyor demiyorum ama genel bir mağfiretten nasibi oluyor. Adamın başka günahları da var Allah hakkı. Allah'la He Onu söylüyorum yani. Peki. Şimdi yeis milletin malını da ondan sonra cuma gecesi affolsun demiyoruz. Peki. Bizim millete de bu şehirleri koymazsan hemen çevirirler işi. Şimdi pazartesi gecesine <gülüyor> ne gelelim. Evet. Şimdi pazartesi gecesi çok büyük gece. He, şimdi Adem Aleyhisselam hakkında cuma günü. Yaratıldığı gün. Cuma günü cennete girdirildiği gün. Cuma günü cennetten indirildiği gün. Cuma günü yüz sene ağladı. Göklere utancından bakamadı o zellesi. Elma veya buğday işte o ağaçtan yemesi meselesi. Kur'an-ı Kerim'de geçen hikmeti yani dünyaya indirilmesinin hikmeti. Yüz sene biliyorsunuz Hindistan'ın Serendip adasına indirildi. Orada ayak izi var kocaman benden büyük. Resimleri falan da var yani orada. Ee, oraya indirildi Hindistan'a. 13'ün orası çok güzel kokuların menbaı. Bütün baharatın, güzel kokunun kaynağı Hindistan evet. o serendim. Ut denen en kaliteli, kıymetli oraya inen. Çünkü Adem, Adem Aleyhisselam'la cennetten indirildiği için o bölgede yetişir. Udu hindi, Hint udu diye hadiste de geçer. Seb'at ve Eşfi'ye, Bukhari'de geçer. Yedi türlü şifa var beyine falan. E şimdi Adem hocam oraya indirildi. Yüz sene göğe bakamadı Allah'tan utanmaktan. Ağla ağla ağla. Tevbesi ne zaman kabul edildi? Cuma günü. Adem Aleyhisselam nasıl vefat etti? Cuma günü. Hmm. Şimdi Adem Aleyhisselam hakkında Cuma neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında pazartesi odur. Peki. Başlıyoruz. Pazartesi doğdu. O, hocam şöyle yapalım. Yani ya Efendimizin pazartesi, pazartesine geliyor. Tamam buna geleceğim. Pazartesi ve Cuma mıdır İslam dininde en muhtever, en kıymetli gün, iki gün, Yok, Perşembe de perşembede var. Mesela Cuma'nın evet. diyor, diyor Yemen Amal. Perşembe günü amellerin Allah'a gösterildiği gündür. Onun için perşembeleri oruç tutardı. Niye pazartesi perşembe hmm. oruç tutar? Mesela Cuma'nın orucu yok. Bayram mahiyeti de olduğu için. Peki pazartesilere gelelim. Pazartesilere geldik. Efendimiz (s.a.v.) pazartesi gün doğmuştur. Efendimiz (s.a.v.) pazartesi gün peygamber olmuştur. Nübüvvet pazartesi gelmiştir. Hmm. Resulullah (s.a.v.) Mekke'den pazartesi Miraca Pazartesi gecesi çıkmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den pazartesi günü hicrete çıkmıştır. İki hafta sonra 15 gün sonra Medine'ye pazartesi günü girmiştir. Hmm. Cool Birçok böyle denk gelir. Vefatı da pazartesi günü vuku bulmuştur. Adem aleyhisselama bakıyorsun cuma neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geliyorsun pazartesi budur. Şimdi Mevlid'in kutlanmasına başka tabi konular konuyu açar da. Açacağız. Mesela soruyorlar. Pazartesi günü niçin oruç tutuyorsun? Her hafta hani bayram gününe rastlamazsa pazartesi perşembe oruç tutar. Daha bu meşhur bir sünnettir zaten. İslam toplumu bunu bilir. Hı hı. Bu orucun hikmeti sorulmuştur kendisine. Bu orucun hikmetini beyan ederken ne buyurmuş? Zâke yeğümün ünit tüfîhî. Bu sahite geçer yani yine. Ben o gün doğdum doğum nimetime şükür için. Hani doğum günü kutlaması. Millet hmm. doğum günü kutlaması nereden pasta alalım falan. Ancak yemek. Ben, <gülüyor> Alba efendim arasında... sosyal, doğum gününü neyle kutluyor? Oruç. <gülüyor> Bugün ben doğdum. Madem Rabbim bana bir can verdiği, vücut verdiği, vücut varlık demektir. Vücut ha. bu bünyeme aslında Arapçada varlık. Beni var etti. Ben yokluktaydım. Hocam yoksa unutacağım şunu sormam lazım. Doğum günü kutlamak o zaman sünnet midir? Doğum günü kutlamak sünnettir de üzerine mum takıp da <gülüyor> yaparak sünnet değildir. <gülüyor> doğum günü şöyle, adama doğum günde bir hediye alsan hı hı. E, bunları haram diyemeyiz, günah diyemeyiz. Evet. Günah diyemeyiz. Ama doğum gününde Allah'a şükrü artırmak lazım. İbadetini artırması lazım. Yani bugün benim e, var ediliş günüm. E, dolayısıyla var ediliş nimetine, halk nimetine ne kadar şükretmem lazım diye düşünerek... Namaz kılmıyorsa o gün özellikle kılmalı. Beş kılıyorsa beşe beş katmalı. Böyle bakılırsa ha, aslında. O arada da pasta börek yenir mi? Sen. Yenir. Yani. Ha, şimdi hediye, hediyenin aslı sünnettir. O gün hediye yapmaya bidat denmez. Bir şeyin, şimdi bu bidat, o bidat, bu bidat artık biz kendimiz bile bidat olup çıkacağız. Öyle değil. Bidat şudur, sünnette aslı olmayan şeydir. Şimdi teha dev tehab bu. Hediyeleşin, birbirinizi sevin. Yani, hediye insanı sevdirir. ...yirmi sene evvel adam... Belli. ...hatta sonra seni kızdırır... ...kızdırsa bile o hediyeyi görürsün... ...ya evet. bunu bana vermişti bir yumuşarsın... ...hediyelesin, seversin... Evet. ...yani birbirinizi seversiniz... ...bu hadise göre hediyenin aslı sünnet midir? Bunun hangi güne denk geldiği onu bidata çevirmez. Kaide genel budur. Dolayısıyla doğum gündeydi. Ama sen şimdi doğum gününde çal vur patlasın çal oynasın. E o zaten müzik kız erkek karışık parti. E bu zaten normal günde de günah. Doğum <gülüyor> gününde de günah. Şey de... İçki haram. Zaten o gün. Yani gibi. bunları harama çeviren şeyler arizidir. Dıştan gelen etkenler her şeyi harama çevirebilir. Bir, bir şey daha dikkat edecektim. Bu yayın hazırlanırken açıkçası ...tuhafıma da gitti, niye düşünemedim diye... ...şimdi Mevlid kandilini, peygamberimizin doğum gününü... ...kutluyoruz ama... E, ...anlaşılır edelim. hiç ölümünü anmıyoruz. Ölümünü anlıyoruz çünkü... ...İslamiyet e, matem tutmayı... ...yasaklamıştır. Yani mesela... E, ...Kerbela'nın da... ...anılmasının... ...mateme döndürülmesi uygun değildir. Çünkü... Hmm. ...efendim, e, Hazreti Hüseyin Efendimiz... ...şehit edilmiştir. Çok büyük acımız var ama... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Yahudiler tarafından zehirlenmiş ve Hayber'deki zehirli koyunun e, etkisi neticesinde şehit olduğunu ölürken beyan etmiştir. Kim pardon e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de zehirli bir koyun hı hı. E, kendisine sunulmuş. Hayber'i fethettiği zaman evet. kalenin hükümdarının, kralının kızı... E, ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin de but etlerini yani pislikten uzak olan sırt etlerini çok sevdiğini hı. bilmiş... O bilgiyi önceden istihbarat yapmış ve oralara zehiri bolca ekmiş ve böyle pişmiş bir koyun getirmiştir. Hı -hı. Ve bu koyunu Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne koyduğunda sahabeden bir zat daha yanında bu o, rastlamış, yiyelim buyurmuş, yediği anda bir lokma ağzına almış, e, suyu içine geçmiş, gitmiş. O anda koyun dile gelmiş, bu hurafe bir şey değil, sahih kitaplarda bunu ben kaynağını gösteririm ee, bu koyun dilegen hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüleri diriltti mi? Ee, İsa aleyhisselamın ölüleri dirittiği Kur'an'da sabittir. Ayet de sabittir. İsa aleyhisselam Efendimiz en üstün değildir. İsa aleyhisselam ölüleri diriltebiliyorsa mucize olarak Allah yaratan Allah olduktan sonra Efendimizin bunu yapmaması yapması yadırganacak bir şey değildir. Ama Efendimiz ona diril dememiş. Mevla onu korumak için ben zehirliyim beni yeme diye koyun dile geldiği sabittir hocam sabittir şüphesiz de modern akıl bugünün aklı bunu anlamakta zorlanır anlamasın canım ben bunu... sahil kitaplarda hadiste geçtiğine göre modern kitaplarda yani biraz daha ifradı... ya efendim ona bakarsanız Yenişanması... Uzeyr Aleyhisselam'ın affedersiniz affetmeseniz de fark etmez Uzeyr Aleyhisselam'ın merkebi Kur'an-ı Kerim'de 100 sene ölü olduktan sonra dirittiğini ve merkebi Uzeyr Aleyhisselam'ı uyuttuğunu Bakara suresinin ayetidir modern insanın aklı bunu anlamaz 13'ünde zaten anlamaz diye Mustafa İslamoğlu gibiler altına şerh düşer. Bu bir temsildir. Tamam şimdi burada, şimdi, burada olmayanlar hakkında konuşmayalım. Hı. Temsildir diye şerh düşer. Niçin? Modern akıl bunu anlamaz, dinden çıkmasın, ne yapalım yaklaştıralım. Nasıl yaklaştıralım? Temsil diyelim. Temsil ne demek? Temsil Arapçası. Misal vermek. Misal vermek ne demek? Temsil tiyatro demek ya. <gülüyor> temsil tiyatro ne demek kurgu demek kurgu ne demek aslı yok demek aslı yok ne demek Allah'ın buyurduğu olmadı demek e şimdi yok bu, canım o kastedilmiyordur kastedilmiyor herhalde. demiyorum ama milletin aklına anlatalım derken milleti, milleti bıraktık kendimizi dinden çıkartmayalım yani, diyorsunuz... yani ben bunu ben bunu Kur'an-ı Kerim'de ve linece nas biz seni insanlara ibret yapacağız ey Uzeyir Uzehir Aleyhisselam 100 sene uyudu geldi bir memleket Yıkık. Dedi enna yuhya hadil la Bak Kur'an okuyorum. Dedi Allah bu kariye harap yıkık herkes ölmüş. Hiç canlı yok. Bunları Allah nasıl diriltecek ya dedi. Yani peygamber bunu istibdat için söylemedi, uzak görmek için. Yani için söyledi. Ya ne büyük Allah ya. buraları hep diriltecek dedi. Mezarlıklar harabe yer et. Hı hı. Öyle mi? Fe Allah onu orada öldürdü. Ha, öldürdü diyor Kur'an'ın tabiri emate. Öldürdü diyor. Ne demek? Artık her Arapça kursuna giden bilir. Yüz sene. son onu diritti. Şimdi diyelim kuşluk vakti orada bunu söylemiş. İkindiden sonra dirildi şimdi. Şimdi o bilmiyor ki bir şey nasıl biz uyuyoruz uyanıyoruz kaç saat uyduğumuzun farkında bilir. Bazı on saat uysak Allah Allah daha temin uyudum ya dediğimiz gibi. Hmm. E, nitekim Ashabı Kehf meselesinde selasemiyetin siniyemizde, 300'e 9'da ilave 309 eder. Şimdi, Gâlekemlevis, soruyor ona ki burada ne kadar iyileştin? Gâlelevis diye ya, bu adayım. O da diyor ki bir gün olmamıştır ya Rabbi, diyor, yarım gün olabilir çünkü. Hani kuşluk vaktini hatırlıyor, şimdi de güneş batmak üzere, yani yarım gün. Gâlebellevis de mi am. sen burada 100 sene iyileştin. Aa olabilir ya Rabbi. ne buyursan odur ya Rabbi. Yanında incir falan bir şey varmış. Bir de ekmeği varmış. Yola çıkmış. Bak bakalım yiyeceğine içeceğine hiç bozulmuş mu? Bakıyor açıyor şeydeki heybesindeki şeyi. İncir ya incir durum muyuz Incir İncir taze bir de tazeliğini de korumuş. Ekmeği bozulmamış. O zaman... ...yarım gün kalma ihtimali kuvvetli yani... ...yüz sene işin şey bu ekmeğe demiş bir şey oldu... ...venzurilâ ...merkebine bak... ...bir de bakmış merkebin... ...kemikleri çürümüş, kemikler oturuyor. ...bu bir günde bu kemik çürü bu merkep... ...venzurilâ l'izam... ...şimdi o merkebin kemiklerine bak... ...keyfe ...evvela onları nasıl tak tak tak tak kaldıracağız... ...tüm menek ...sonra iskeletin üzerine nasıl et giydireceğiz... ...yani nasıl diriltecek dedin ya kat bir kat yaptık. Kâlem Onu görünce alemu enelallah Allah her şeye kadirdir dedi yani. Ya ...imanının kuvvetlenme bakımından yoksa Uzeyir peygamberdir. Aleyhissalatu vesselam bunu Allah yapamaz haşa düşünme. Şimdi şunu dedim. Biz tarihi çok Biz geldi. geldik nereye? Koyunu diritti. Hmm. Koyun dedi ki ben Zeyliyim beni yeme. Ve efendisu az hemen tükürdü. Velakin lakin e, suyundan biraz içine gitti. Fakat zehiri çok bol koymuştu. Öbür sahabi yedi. Birkaç lokma yemişti. Ondan sonra e, kale, şeyde haber verdi kimin zehir koyduğunu. Kızı çağırttı. Bu siyerde büyük bir o, olaydır. Yani belki de Bukhari'de şurada burada da geçen bir olay. Çağırdı dedi ki sen bunu sen yaptın. Buna zehir koydun. İtiraf etti. Dedi ki ben yaptım. Dedi ki sen bunu niye yaptın? Dedi ki ben şöyle düşündüm. Gerçek peygamberse zaten koyun söyler ona. Mucizesi vardır. Hmm kurtulur. Gerçek peygamber değil de sahtekarsa zaten babamı öldürdü, Kalemizi malemizi elimizden aldı. Ölür de biz de ondan kurtuluruz. De dedi ki, efendim son Doğru söyledin dedi. Yani niyetin buydu dedi. Doğru söyledin, sana bir şey yapmayacağım dedi. Ve onu affetmesi tarihinin büyük olaylarındandır. Ölebilir, ölebilirdi ve ben dedi kısa saklı hatta bir hakkımı başardı yani ...affetti, hiç bir konu yapmadı. Peki hocam biz Yani sonra o sahabe öldü o zehirden. Tamam. O sahabe ölünce tabii kısas terettüb etmiş olabilir. Yani şunu diyordu. Ben her sene o zehirli den suyundan içime gidenden sıtmaya tutulurum. Tam vefat edeceğindeki son sözlerinde. Hmm. Mazalet ukletu haybere tuavi Hayber'deki yediğim lokmanın eseri her sene yokladı beni. Şimdi şah damarımı kestiği zamandır Yani neden Şehitlerin efendisi olsun diye Allah tesir ettirmiyor ettirmiyor Geliyor eceli geldiği noktada O zehirlen şehit ediyor ki Yahudiler en büyük peygamberin de katili olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Şehitlerin en büyüğü olsun Şimdi şunu diyorum matem yok Matem niye yok Hz. İşte Hazretüsin Efendimiz tabii ki çok önemli ama Resulullah Efendimiz de burada şehitliği var. Hazreti Ömer mihrapta şehitliği Hocam, var. Farkı... Hazreti Osman'ın Kur'an'ın üzerinde Farkında şehitliği mısınız? var. Farkında mısınız? Biz doğumu konuşamadan şehadete geldik. Biz... Ama şu var. Ama galiba ölüm gal... günlerinin galiba, anılmaması. Galiba. Şöyle yapalım. Yok, gal... Sorunun cevabı ölüm günlerin anılmaması Kız. İslam Hı -hı. üç günden fazla Hı -hı. yaz tutmayı, matemi ve hatırlanmayı yasaklamıştır. Peki. Bizim... Ama doğum günlerinin hatırlanması bize nimet oluşu tazeleniyor o doğmasa İslam gelmeyecekti, Kur'an gelmeyecekti biz Müslüman olmayacaktık, Cuma bilmeyecek namaz bilmeyecek falan e şimdi bütün faziletler onun doğumuyla Peki. o zaman onu her sene anmamız hatta her pazar gecesi, teşhis gecesine indirip haftaya bile indirmemiz bizim Müslümanlığımızı hatırlamamız açısından faydalı olacak Peki efendim, bir ara zamanı Kısa bir araya gidelim. Ee, sanırım yaklaşık 40 dakikadır konuşuyoruz ama doğuma peygamberimizin doğum anına... Dakikaları söyleyin mi? Bereketi kaçar ya. Bereketi <gülüyor> söylemeyeyim. Ee, çocukluğuna da gelemedik. Geleceğiz ama önce çok kısa, minicik bir aramız var. Sonrasında yine birlikteyiz efendim. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız efendim. Habertürk özelde Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlıyoruz. Ee, bir de Habertürk özelliğinin Mevlid Kandil'ine denk gelmesi münasebetiyle de hiç şüphesiz Konu başlığımızda Hazreti Muhammed doğumu, ahlakı, yaşantısı ve ölümü olacak. Biz biraz çizgiyi karışık gidiyoruz. Bir türlü doğumuna gelemedik ama şimdi... Zuhurata tabi oluyoruz. Evet, zuhurata yani, tabi oluyoruz. Yani sizin de sorularınızdan da evet, evet, ama... Biraz, biraz benden de kaynaklanıyor. Biz, biz o geceye veya o sabaha gelelim doğum gününe nasıl oldu? Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in... Doğumundan e, Evvel Zaten irhasat başladı İrhasat demek, demek. demek Mucize peygamber Olduktan sonra gösterdiği harikuladelikler irhasat da Peygamber olmadan önce 40 yaşına kadar ve doğumundan önce Başlayan harikulade Olaylar mesela Eski kitaplarda zaten Bahsi geçtiği için e, Yahudilerin haberi var Hatta babasından haberleri var Mesela e, Yahya Aleyhisselam'ın cübbesi var Ye, Yahudilerin elinde o zaman kutsal Tevrat'ta yazmış Veyahut da İncil'de yazıyor ki Mesela Yahya Aleyhisselam'ın cübbesinden kan damladığı zaman yere, Onu orada özel kiliselerinde Özel koruyorlar Onlar ritüelleri çok bilirler Ahır zaman peygamberinin Babası doğdu Babası doğdu Daha babası Abdullah'ın Ne zaman doğacağına kadar Tespit geriden geliyor Mesela Mekke'de o zaman birkaç Yahudi iş adamı var yani bulunan kişi var Mekke'de. Evi geliyor ziyaret ediyor doğduğunda gece. Çünkü ona göre kendi kitaplarında alametler var. O alametleri gördükleri için yalnız onların beklentisi son peygamberin de İsrailoğullarından gelmesi. Son peygamberin İsrailoğullarından gelmeyip Araplardan gelmesiyle eyvah diyorlar. ...nübüvvet İsrailoğullarından gitti. Zaten ondan sonra öldürme teşebbüsleri... ...işte 40 yaşına kadar... ...peygamber olamadan evvelki... ...hani Bahiranın ...efendimiz 25 yaşlarındayken daha gençken... E, ...amcası Ebu Talib hani... ...Busra'ya gidişi var. Hı hı. Behira denen meşhur rahibin... ...hadisesinde. Bulut, e, bulut meselesi. E, hatta... ...yemek hazırlıyor, davet ediyor... ...kafileyi. Efendimiz çocuk diye... ...develerin başına bırakmışlar. Onu yeme ...almıyorlar. Behira ne diyor... ...mubarek bir zat tabi o hakiki din üzere yani bozulmamış din üzere o zaman... Hı hı. ...diyor ki içinizde birisi daha olmalı... Ee, ...onu getirmediniz herhalde. Diyorlar yani biz getirdik onlar çünkü yaşlı başlı insanları muhatap sayıyorlar. O peki nereden anladık yani biri var getirmediler falan. Diyor ki siz gelirken ben baktım ne kadar ağaç taş var... ...o tarafa sizin kafileye doğru eğilip secdeye doğru eğiliyorlar. E bir bulut peydahı oluyor sizin kafilelen geliyor. Yani burada... ...bu gelenler sonra o, iş, o hal gelmedi... ...sizle buraya gelirken... ...dolayısıyla bir yerde birini bıraktınız... ...ya diyorlar bizim işte bir Ebu Talib'in şeyi var... ...yeğeni var... E ...onu getirin... ...getiriyor bakıyor hatta mührünü öpüyor çıkarıyor... ...ve ondan sonra... bu ...hatta diyor ki... ...orada bakıyor herkes bir yerde oturmuş... ...Efendim Sassayim gidiyor daha çocukken bir ağacın altında oturuyor... ...mesela onlara bildirilen... İrhas'a göre kendi kitaplarında o ağacın altına mutlaka bir peygamber otur, Başkasına nasip olmayacak. Diyor bu ağacın altına ancak bir nebi oturacak. Bu diyor nebi olacak. Ondan sonra zaten ağaçlar taşların eğilmesi, ağaçların bilası eğilmesi ancak nübüvvet sırrına eğilirler. Dolayısıyla hatta ne diyor? Şam'da e, Yahudi ahbarı, uleması vesaire çoktur. Şam'a götürmemeni rica ederim diyor Ebu Talib'e. Ant veriyor ne olur? Ticaret, boş boşverin şimdi mal almayı, mal satmayı. Sen bu çocuğu Mekke'ye geri götür, bunu öldürmelerinden korkarım diyor. Ve Bahiran'ın ısra meşhur tarihi bir hadisedir. Hı hı. Bu sıradan ileri geç, geçememiştir efendim, Sassim. Şam'a girememiş mesela. Hı. Ama Şam konaklarının, Şam bir eyalet olarak düşünelim. Şu andaki Suriye'nin başkenti Şam değil. Şam, Filistin'i de içine alan, Ürdün'ü de içine alan e, topraklar hatta... Mübarek topraklar Kur'an-ı Kerim'de "Ellediyi barak ne etrafını mübarek kıldık Mescidi Aksa'nın diye buyurdu. Bizim Urfalar'a kadar. Yani zeytin ağaçlarıyla tekabül eden, zeytinliklerin yetiştiği yöreler. tabi oradan doğru gelen zeytin meselesi. Çünkü orada zeytinle de irtibat kurar. Ee, bu bölge efendim Mübarek olarak nitelenir... ...bu da mı seç, seçmektir... Seçmek, yani, ...mekandan da seçer... ...hazete Allah'ın bir tercihi... Dilediği ...peygamber gibi... ...gün gibi e, mekan da seçer... ...ve şeceraten... ...o ağaç ki... ...tuhrucumun tuğru seyna... ...tuğru sinadan çıkar diyor... ...zeytini söylüyor... ...min şeceratin... ...mubareketin... etin ...nur suresinde... ...mubarek zeytin ağacı diyor... ...e şimdi bereketli zeytin ağacı diyor... E, ...tenbütü bittüğünü... ...yağının çok faydasını söylüyor... Yağının. Hmm. E şimdi geliyorsun geliyorsun dünyanın sonuna kadar zeytinyağına dönüyorsun yani. <gülüyor> evet. e şimdi dolayısıyla bunlar hep seçim. Bunlar hep Mevlen mekanı, ağacı, suyu. E, gökten mübarek su indirdik diyor. Yani yağmura mübarek diyor. Yine yerden çıkan bir su hakkında öyle bir ayette, hadiste şu. Hazemzem tamam ayrı bir şey. Hmm. Ama yağmurun mübarek olduğu ayetle sabit. Efendim, ee, peygamberimiz Şam'a giremiyor ee, yani, yani Şam'a girmiyor neden Behira yolda çevir diyor bunlar hmm. irhasat peygamber olmadan önce görünen delikler. daha babası Abdullah'ı öldürmeye geliyorlar bazı Yahudiler melekler engelliyor Siyer'de geçtiği üzere Mekke'de suikast yapmaya geliyorlar hmm. babası Abdullah'ı da ee, tespit ediyorlar çünkü vasıfları tarif edilmiş. Allahu Teala çok net eski kitaplarda e, vasıflarını beyan etmiş. Hatta Ebu Bekir Ömer Osman Ali'nin bile e, sıfatları var. Hatta biliyorsunuz eski ümmetlerde heykel yasak değildi. Kur'an-ı Kerim'de söyler Süleyman Aleyhisselam'ın işte cinlere hı hı hı. heykeller ve temasiyle diye geçer. Heykeller yasak değildi. Öyle bir e, kendi kitaplarında geçen tasvirlerle e şimdiki işte ne diyorsunuz sonradan resim yokken şey yapıldı mesela e, heykelde birebir e, diyelim eski padişahların falan bile var resim yokken aynısı yapılıyor yakınlaştırılıyor birebir bütün peygamberlerin görüntülerini yapmışlar heykel Efendimiz Aleyhisselam'in de var sahabeden birisi bir kiliseye rastladı çok kadim bir kilisede gördüğüne inanamadı onlar Efendimiz Aleyhisselam'ı daha bilmiyorlardı o zaman haberi gitmemiş onlara baktı yüzünün sureti yapılmış neden eski kitaptaki tarife göre iyi yapmışlar onu da yapmışlar eski adamlar Dolayısıyla, yani eski kutsal kitaplarda peygamberimizin tarif, cismi de mi tarif? cismi tabi fiziki özellikleri tarif edilmiş şimdi efendim Kur'an'da bunun delilini söyleyeyim. El-Zeinat'ın o kitap yarifunhu ke ma yarifun Oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor. Şimdi hmm. oğlunu nasıl tanıyorsun? E oğlunu nasıl tanısın? Fiziki özelliklerini nasıl bilirsin? Oğlunu tanıdığı gibi tanır diyor. Yani demiyor ki doğruluğunu, güvenilirliğini, faziletini bilirler. Doğru. Oğlunu tanıdığı gibi diyor. Bilmeyenler ilk kez duyanlar için biraz tarif eder misiniz peygamberimizin fili? Ele efendim sosem tabii Şemali Şerife zor iş. Yani bakanlar da tam bakamamışlar nurundan ee, Hz. Ali Efendimiz küçükken gördüğü için tarif edebilmiş ee, İbni Ebi Hale yine Hatice annemizin e, eski eşinden olan çocuğu, bakamayanlar niye bakamadık e, nur, nur halesi şimdi bir nur kümesi var hüzmesi var etrafında hı hı. o nurdan mesela e, dolunaylan karşı karşıya geldiğinde karanlık bir gecede Dolunay'dan Cabir İbn Semur'a Medine sokaklarında rastladım Mehtaplı bir gecede bir Resulullah'a bakıyorum sallallahu aleyhi ve sellem bir aya bakıyorum ay sönük kalıyor. Yani bir nur halesi olduğu için tarifini tam tanımıyorum. Hazreti Ali Efendimiz en çok işte uzun boylu değildi, kısa boylu değildi ama ne kadar uzun boylu yanına gelse ondan uzun görünürdü. İşte pembe beyazdı, gözlerinin akının içinde pembelik vardı. İşte efendim sayılıyor sırtındaki git mührü zaten göğsü çok tüylü değildi. Yalnız böyle bir çizgi gibi kalp ameliyat, manevi ameliyat çocukluğunda yapılan ameliyatın Cibril'in elinin izi vardı. Nedir ne ameliyatı? E i̇şte bir çocukluğu 4 yaşında Beni Saat yurdundayken Halime Valimyan'dayken iki melek gelip sadri şerifini yarıp çocuk oyunlarına itibar etmesin diye e, ameliyatı var. Bir, bir vahye dayansın diye Hira Dağı'nda bir e, manevi kalp ameliyatı var. Neden oyuna dalmasın diye ameliyatı Çocuk yani? oyunlarına meyletmesin diye. İyi yani şu çocuksu meyiller onda olmasın diye O da bir mucize eseri kalacak sonradan diye Cibril'in elinin izinin e, dikiş izi gibi kaldığını e, Efendim herkes görürdü sonradan Göğsünde böyle bir riza vardı Çocukluğunda çocuk 4-5 yaşında ama ne oyun oynar Peki ne yapardı peygamberimiz Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çocuk oyunlarına hiç meyletmedi e, İki kere diyor biraz içimden geldi bir evet iki kere Onda da engel çıktı Birinde uyudum yolda diyor. Gidiyormuş bir panayır anne. Birinde uyudum uyandım panayır kalkmış. İki kere mani olundu bana. Yani belki de haram değil günah değil bir şey ama. E, böyle e, onda çocuk oyunlarına meyli olmasın. E, diye çocukluğundan beri. Böyle bir tabii manevi yükler sonra kendisine yükleneceği için. E, ona meylettirilmemiş. E, vahyin ağırlığına dayanabilmesi için. E, Hira'da ilk ikra e, vahiy geldiğinde bir sıktı. E ee, Cibril bu da orada bir ameliyat üç ameliyat söz konusudur. Biri de en büyüğü Miraç gecesidir. Hı -hı. Çünkü Mevla ı Ala'nın cemalini görecek. Ona kimse dayanamamış. En ufak bir tecellide Musa Aleyhisselam bayılmış, Tur dağı, efendim dağlar erimiş. O tecelliye dayansın diye onların derin detayı var. Hı -hı. Ama şimdi efendim sözzem doğumuna başlamadan irhaslar başlamış. Geleceğinin alametleri. Bunların büyüklerinden en büyüğünü söyleyelim. Herkesin bildiği Fil hadisesidir evet. Doğumuna 55 gün kala 55 gün bakın ne kadar yakın En büyük irhasan Şimdi evvelce bu tarih olmadığında Araplarda İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla miladi takvimi de İtibar etmediklerinden Çünkü ümmiydiler Ümmi demek okuma yazma oranı çok düşük Ebu Bekir Sırtı gibi birkaç kişi biliyor ee, ümm, e, Milletin toplumun çoğu okuma yazma bilmediğinden hesapta o noktada yani ay hesabı gün hesabı gibi şeylerde sıkıntı var. Hmm. Ee, bunun için takvimleri yok. O zaman olaylar neyle belirlenirdi? Yaşanan bir hadiseyle takvim koyarlar. Mesela e, büyük bir kıtlık olmuş da herkes diyelim affedersin kendi pisliğini yiyecek hale gelmiş yaprak bile bulamamış falan. Buna ne derler? Kıtlık senesi. Bu kıtlık senesinden 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene, hmm. kıtlık senesi tarih olur. Mesela fil senesi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda miladi hesaba göre ne diyoruz? Yani miladi takvime göre kaç diyoruz? 570 mi? 571. 571 deniyor miladi şeyinde. Hı hı. Ama şimdi Mekke müşriklerinde veya Mekke'deki o toplumda 571 diye bir hesap yok ki. Ne zaman doğdu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konusu geçse ne olacak? Hı hı. Fil senesi. Amel fil. Ha fil senesi ne demek? Ha işte fil senesi şu demek. Ebrehe denen adam Yemen'de bir kilise yaptırıyor. Fakat İbrahim Aleyhisselam'dan daha önce Adem Aleyhisselam'dan kalma bir Kabe var. Bu Kabe'nin içine 360 tane put koysan da bu Kabe'nin Allah'ın dinde fazileti bitmiyor. Aynı bunu neymiş misal verelim? Tasavvufu konuşalım. Kalbün kalb müminü beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Kalbi ne kadar bozuk fikirler şeyler soksan da Yine allah Teala'nın evidir. Sen onu ne zaman temizlersen şerefi yad olur. Şerefi yad olur. Yani o pis görüşler çıktığı anda o olur herkesten mübarek olur. Ümit kesmemek açısından söylüyorum. Şimdi Kabe'de dolu putlar var. Ama Kabe Allah'ın evi. Adem Aleyhisselam ilk tavaf eden ondan 2000 sene evvel melekler tavaf etmiş. Temelleri Adem Aleyhisselam'dan. İbrahim Aleyhisselam temelleri atmamış. Temelleri yükseltmiş. Beziyar diyor Kur'an, yükseltiyordu. Ee, ondan sonra tuf, e, tufanda bir kalkmış sonra İbrahim Aleyhisselam düze, düzeltmiş sonra e, İsmail Aleyhisselam'dan beri Araplarda bu Kabe'ye hürmet var ama demin dediğim 300 sene evvel bu şey lep beyke şirk katmış putları getirmiş koymuş Kuzea kabilesinden bir adam zenginmiş yedirmiş içirmiş milleti bağlamış Efendim dedeleri buna karşı gelmiş onları da sürmüş Efendimizin dedeleri birkaç yüz sene dışında yaşadı Mekke'nin. Çünkü orada şirk şeyi başlandığında onlar harp etme. Sonra yine Efendimizin dedeleri ordu toplayarak Kusay Hazretleri e, sil, ne serp silse, Kusay İbni Kilab. O gelip de diğer Arap kabilelerini toplayıp da bu kuzalıları Mekke'den çıkartıyor. Ama tabii e, halka öyle bir putçuluk yerleşmiş ki putları Kabe'den çıkartmaya gücü yetmiyor. E, bu ritüel olarak onlarda devam ediyor. Zaten putları da Allah Allah'a inkar etmiyor müşrikler. ...kim yarattı gökleri yerleri sorsan diyor... La Allah derler... ...e bunlar neci? Bunlar şefaatçi diyor... ...aracı. Hübele geliyor... ...yani Hübele uzaya ...yarattım beni diye tapmıyor... ...buraya dikkat edelim... ...aracı diye tapıyor... ...peki Allah bunların aracı olduğuna dair... ...mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracıdır... ...ve şefaatçidir... ...ama hakkında Allah vahiy göndermişti aracı diyoruz biz ona... ...şimdi ben tutacağım... ...efendim bu masa aracıdır... Bu tahta aracıdır. E sen kendi kafandan ma'en zelallahu bi'amil sultan bu demek. Allah onların aracı ve rasul veya şefaatçi olduğuna dair bir delil indirmedi ki sen kendi kafandan tuttun uydurdun. Keresteyi kalası aldın tapıyorsun. Ama bakın yaratıcı diye tapmıyorlar. Burada ince bir konu. Aracı diye ama aracılığına dair delilin var mı yok. O zaman ortak ettin. Yani Allah'tan izinsiz bir şefaatçi uydurdun. Şefaatçi var. Resulullah şefaatçimizdir. Ama Kur'an söylüyor o benim iznimle şefaat var diye. E peygamberle şimdi gelelim gelmeden, Burada... gelmeden özür dilerim e, bu bugünle bağlayalım şöyle de bir eleştiri var zaman zaman türbeler zaman evet. zaman e, işte bez bağlamalarla da bu sözünü ettiğiniz putlarda olduğu gibi sanki o yatırı o türbeyi e, bir şey için bir dilek bir temenni için bir aracı kılma ile aynı mıdır Aa, şimdi şu vardır. Allah'tan bu hususta bir delil gelmiş midir gelmemiş midire bakarız. Şimdi sen eğer o türbede yatan kişi senin çocuğun olmuyor da sana çocuk verecek yaratacak diye inanırsan şirktir. Seni iyileştirecek şifayı yaratacak diye inanırsan şirktir. Peygamber hakkında da buna inanırsan şirktir. Ama onu aracı yaparsan o zaman bir soru gelir akla. O zaman puttan ne farkı kaldı? puttan çok farkı kaldı niçin putların yani keresteden tahtadan tunçtan bakırdan yapılan bir e, yaratığın hübelin lat uzanın e, Allah'ın aracısı olacağına onun yüzü suyu hürmetine tevessül edileceğine dair bir delil yoktur Peki burada delil var mıdır sorusu akla gelir. Hı hı. E tabi bu çok derin bir konudur. 3 saat 5 saat bunu anlatacak kadar bu hususta araştırmam vardır. Hiç şüphesiz ben sadece sormuş oldum. Vebtehu yani. ileyhil vesilete Allah'a sizi ulaştıracak vesile arayın diye ayet vardır. Vesile nedir? Salih amellerdir. Diyelim ki salih ameller. Zatlar değildir diyorlar selefiler. Zatlar değildir salih amellerdir. Zatların da vesile olduğuna dair delilimiz vardır. Niye kırmızı hadisinde delilimiz vardır ki bir ama gelir. Ya Resulullah gözümün açılması için dua et der. Tabii ki yaratmak Allah'a mahsus. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de der ki ona e, sen istersen sabret cenneti Allah adına sana söz vereyim. Çünkü Allah buyuruyor hani körlüğe sabredene iki cennet. Yani ben seni de göremedim. Görmek istiyorum. İhtiyaçlarımı göremiyorum. Yani dua et açılsın. O zaman buyuruyor ki itil zate abdesaniye git. Fetevazza, güzel abdest al. Sonra şu duayı yapacaksın. Bu tirmizi de geçer. Allah'ım en Ya yarabbi ben senden istiyorum. Ve teveccühüleyke, sana yöneliyorum. Kimle? Bir nebi-i nebi rahmeti, rahmet peygamberi olan peygamberimle yöneliyorum sana. Şimdi buraya kadar aracılık var. Dur bakalım şimdi direkt. Ya Muhammed, de şimdi bana diyor. Hadiste devam. Ey Muhammed, benim yanıma gel de yüzüme de demiyor. Buraya dikkat et. Nereye gidersen git, nerede dersen de diyor. O yanına gelmedi. Kitap desaniye de diyor. Hı hı. Ya Muhammed de bana. sesten bana. Nerede olursam olayım ben. Sen de nerede olursan ol. De ki bana. Ey Muhammed. İnni teveccühdü bike. Ben seninle yöneldim. Senin aracılığınla yöneldim. İla Rabbi. Rabbime yöneldim. Niçin? Ki hacet tukza, şu isteğimin görülmesi için. Hı. Sonra da de ki: "Allahüm feşeffi'ni fiyye. Ya Rabbi onu bana şefaatçi yap. Onun aracılığını benim hakkında geçerli yap." Yine Allah'a dönüyor diyorsun ki bu aracılığı, tevessülümü kabul etti. Onu bana aracı yap. Duamın kabulüne aracı yap. Veşeffi'li fiyye Şimdi, beni de duası kabul edilir bir adam yap." diyor. Anladım. Ve bu ya. adam ne yapıyor? Sahabe Hı. anlatıyor bunu. Birkaç vak vakit geç, bir abdestlik, bir dualık, pay bu kaç dakikada olur? Yanımıza geldi diyorlar sanki hiç hayatta kör olmamış. Gözünün açıldığını gözlerimizde gör sahabe söylüyor bunu. Anladım. Bu sefer geliyoruz başka bir tarafa. Diyorlar ki bu peygambere mahsus. Peygamber ama peygamberin hayatına mahsus. Hayatına mahsus değil. Hayatına mahsus olsa o zaman hadislerde diyor ki Osman bin Huneyf isminde bizzat var. Bu sahabedir. Ondan sonra sahabe olmayan tabiinden bizzat da Hazreti Osman'la arasında bir mesele oluyor ona bir işi düşüyor yaptıramıyor ettiremiyor bu hadisi duyduğu için bununla amel ediyor Hazreti Osman döneminde kaç kere kapıdan çevrilen adam bununla amel eder etmez Hazreti Osman tabi bir şey bilmiyor ama Allah kabul ettiyse tabi ilham et. kapıda karşılıyor yanına otutturuyor ve işini görüyor peki. şimdi o zaman diyorlar ki sahabe döneminde de bu tatbik edilmişse peygamberin vefatından sonra hı hı. burada aracılık mesele peki evliyanın var mıdır böyle aracılığı şimdi genel ehli sünnetin kaidesi şudur ki hocam Peygambere ait olan bir şey ona mahsus değilse Şöyle... ne gibi dört hanımdan fazla nikahın caiz olması gibi uykusunun abdestini bozmaması gibi peygambere mahsus olduğu kesin olmayan konularda bütün veliler ona tabi olmak bakımından onların da yüzüstü hürmetine istenir. Ama şunu en kısa millete şunu anlatalım. Son Yine son. amellerle tevessüle girelim. Diyelim ki zatlarla olmaz diyenler yanlış çünkü orada Ya Muhammed diyor ki zatlan olduğu görünüyor. Hı. Ama şunu diyelim amellerle tevessül ediyoruz biz yine. Ebe Belen Ensari'yi gidip ziyaret edersek biz amellerle tevessül ediyoruz. Yalnız şu var ziyaret ettiğin kişinin de hakkında bilgin olması lazım. Yani rastgele bir yere gidip de ne okuduğunu e, yok, bileceksin. Yok ne okuduğunu değil. E, okuduğu? Belki Allah'ın dinde aracılık yapacak makamda değil. Ama herkes onu bilemez ki. E bilemezse o zaman rastgele de gidip efendim her yerde de yüzü süyürmedini istiyorum demeyecek çünkü neden kümbetler var Anadolu'da şuradan Selçuklu şurası. Evet. Bu kümbetlerin birçoğu sahabe evliya değil, kralların oğulları, şehzadeleri, şunları bunları. Oraya gidip dua Şimdi senin doğru. benim gibi adam belki de benden bozur da var. <gülüyor> e şimdi dolayısıyla sen gidip de bir şehzadeye yüzü süyürmedini isterim dedim <gülüyor> Allah padişahın oğluna bakmaz ya. Yani. <gülüyor> Makam mertebesi Allah'ın da sabit mi değil? Ee, ancak Evet. Ha şimdi Aziz Bayındır'ın da dediği gibi Eyüp Sultan'ın yüzü hürmetine istenmez niçin efendim Eyüp Sultan'ın Müslüman öldüğü de belli değil. Hocam, şimdi şöyle yapalım bu, burada olmayanların gıyabında konuş. Gıyabında dersen şunu diyorum ha şimdi Eyüp Sultan'ın Müslüman olarak öldüğü belli değil demek yanlış olur neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah senden fenalıkları kaldırsın ya Ebu Ayyub diye. Hadislerde duasını almış bir insanın Peki. ve şehit olarak öldüğü kesin ve gurbette öldüğü burada şehit olduğu kesin. E, dolayısıyla ittifaklı bir Ebu Ayyub El gibi zatlarda olur. Peki biz... Ama ne diyelim önüne gelen türbeyi de yüzü hürmetine istenecek vasıfta değil ama gitmiyor. biz yine Ebu Sari'nin El Ensari'nin hürmetine isterken yine şahsını devreden çıkaralım. Neyi koyalım? Amelimizi koyalım. Hangi amedimizi koyalım? Onu seviyor muyuz? Seviyoruz. Niçin sevelim bize Bayu Belansari'yi? Neyimiz oluyor? Resulullah'a görmüş, ona hizmet etmiş, dinimizi buraya kadar cihat etmiş, hicret etmiş, getirmiş diye sevelim. Peki bu sevgi niçin oluyor o zaman? Kızım değiliz, hasım değiliz. Akrabamız değil. Şahsi bir iyiliğimiz, iyiliği yok bize. O zaman bu sevgi Allah için olur. Gelelim en sahih hadisi koyalım. Eftalü aman amellerin en üstünü elhubbulillah Allah için sevmektir. Vel buzulillah Allah için kızmaktır. Ya Rabbi ben bu zatı senin için seviyorum. E senin için birini sevmek, tabi Allah için sevilebilen adam olacak o da. Hı hı. Çünkü şarkıcıyı çok seviyorsun, hayransın bilmem nesin ama Allah için sevilmez ki şarkıcı. Hı hı. Ha, o sevgi değil, Allah için olan bir sevgiden üstün bir amel yok. Hadis böyle, şelif. o zaman ne diyorsun? Ya Rabbi ben bu zatı senin için seviyorum, senin için sevgi amellerin en üstünü ise? O amelimin hürmetine yüze. çünkü vesile arayın ayet var ya Peki. onu ortaya vesile koyarsın işi buradan bağlarsın yine o zatla tevessül etmeyin diyenle de böyle bir yolda ortak yolda anlaşırsın. Peki. Derdi anlaşmaksa tabii birkaç saat daha mücadele H Hocam, edecek delilimiz vardır. Bir, bir, bir ara zamanımız daha var. Ee, araya gitmeden önce çok kısacık bir aramız var şu mevlid okuma meselesine biraz girmek isterim 3 ee, saat sırf okumayı anlatırız <gülüyor> tamam, kitabım da var mevlid kıraati diye ee, bu şu anda belki bu gece ne kadar konuşmak? şu kitap Efendim doğduğu evin resmidir bu da Aa. yani şu andaki duran yerin bu mevlid kıraati mevlit okumanın delilleri meşruiyeti faziletleri o, okunduğu meclisteki şeyler okunduğu şeyin Tuzun bilmem paranın şunun bunun bereketi falan. Bununla çok alakadar olanlar vardır böyle. Yani kitabı ben evet şöyle Bu, isterseniz... Bunlar ya yani şöyle Lale Gül Neşriyat diye çok soruyorlar sonra da. Evet. Size de soruyor. Lale Gül Neşriyat diye internetten. Peki Bunu e, yani okuyabiliriz. içinde çok delil var. Ama e, birkaç tabii Merakları cevap verelim. Merakları için yönetmenim verelim. istediği için şöyle bir zoom girelim. Ve bu zoom girerken de biz sevgili seyircilerimizden. Mevlid Kıraati bu sırf okunması. Bir de Peki. Arapça Mevlid var başında. Berzenci Mevlid Arapça. Yani. isteyen de okuyabiliriz. Biz kısa bir aradan sonra Mevlid Kıraatı'nı da konuşuyoruz ama kitabın... doğumu başlayalım. Başlayalım. Vaktimiz kalırsa da bu kitabın sayfalarını aralayacağız diyelim. Kısa bir araya gidelim. Evet kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim. Habertürk Özel'de Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlıyoruz. Konu başlığımızda Mevlid Kandili. Mevlid Kandili e, başlığı altında da Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını ha. konuşmaya çalışıyoruz. Diyeyim. Zira Giremiyoruz. Etraftan dolanıyoruz dolanıyoruz. Dolanıyoruz dolanıyoruz abi. Yütüle giremiyoruz. Biz girelim hocam. Abi, mesele, tabii sen orada bir soru sordun. Çok önemli bir soru. Selefilerle adamızda büyük bir ihtilaf olduğu için onu tabi birkaç saat delil tamam. vermek Bu, lazım idi. Buradan. Hızlı geçiştiremedim yani. Tamam buradan şöyle gidelim. Şimdi e, Meri'de konuşuyor az ama. Şimdi evet e, Şu... şeye geldik. 55 gün evvel İrhas oldu. Fil ordusu geldi. Kabe'yi yıkmak üzere. Ebre'ye geldi. E, o Yemen'de bir kilise yapmış. Millet eskiden beri Kabe'ye bütün Araplar gidiyor İbrahim Aleyhisselam'dan beri diye. Kureyş'in o şerefi devam ediyor. Haç mevsiminde falan. Bu da dedi ki bütün Arapların yüzünü Yemen'e çevireceğim. Neden? O zannediyor ki altından maltından zinetli bir şey yaparsam orayı bırakırlar. Orada taştan bu manevi şeyleri anlamazlar. Hep böyle görsele bakarlar. Hep yanılırlar insanlar. Bunun görselini daha iyi yapayım burası daha iyi tutar der. ...çok iyi görsel yapar tutmaz. Çünkü manevi noktada rakip olamaz görselle. Çünkü hmm. orada bir maneviyat vardır. İşte deminki seçime geliyor. Hmm. Bu sefer orada yapar kiliseyi... E, ...Arapları oraya getirmek için... ...vaatlar, mükafatlar, paralar, şeyler... ...pek gelen giden olmaz. Bu arada da Mekkelilerden mi... ...işte Araplardan biri de gelir... ...kilisenin ortasındaki mihraba pisler. Bu bunu gayızlandırır, öfkelendirir... ...ve bunun üzerine ben o Kabe'yi yıkacağım... ...diye karar verir. O zaman da Ebrehe meşhur bir hükümdar... E, fil ordusu fil ordusu herhalde şimdiki filo gibi yani filo var ya denize geliyor filoyla her yeri indiriyor fil ordusu işte böyle bir orduyla yani evet. en büyük güç fil ne demek ezip geçer e, şey yok bir şey yok kurşun yok o zaman şu yok mu yok ok falan belki var tabi ama e, fil ordusunun önünde de işte Mahmut diye bir fil e, adı da Mahmut diye filin onu da öne koyar Mekke'ye kadar gelir Mekke'ye de yanaşır Ondan sonra o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte dedesi Abdülmuttalip, Mekke'nin eşrafı, zenginlik bakımından değil soy ve hasep bakımından hasep-nesep bakımından eşraftan bir zat, onun da develeri bunların elinde kalanı hani meşhur hikaye o onların istila ettiği bölgelerde falan kalır, ee, gelir der ki Ebreye buranın işte şeyin kim ulusu, şusu, busu hani çıkın gidin de yıkacağım, geçeceğim dozer gibi ee, der ki işte de, Abdülmuttalip derler o da ona muhatap olur ee, kabul eder onu çadır kurmuş otağa kurmuş gel bakalım ne istiyorsun falan o da zanneder ki ne olur Kabe'mize dokunma diyecek lan o da der ki e, vallahi der benim 100 tane devem de sizin bu ordularınızın arasında mahsur kalmış falan, şu develerimi serbest şey edin, benim, istifade edemeyecek hale geldim develerimden falan der. ya ne biçim adamsın der ya hiç senin itibarına şerefine yakıştıramadım Bence zannettim ki Kabe'ye dokunma diyeceksin ya. Sen ne ucuzcuymuşsun develerden bahsediyorsun. O zaman Abdülmuttal binin çok önemli bir sözü vardı. Ene Rabbul İbir ben develerin sahibiyim onlardan bahsediyorum. Velil beyti Rabbun. Beytin bir Rabbi var. Seyahmi o onu korur. Ben beyti korumak işi bana alakadar etmez der. Acayip laf ettin ya der. Al da verin şu develerini bırakın şunu ya falan der. Ondan sonra e, o der ki mekkenin e, ileri gelenleriyle Ebu Kubes tepesine çıkalım da olacakları seyredelim der. İşte o arada Ebabil. Koşu meselesi. Lem tera keyfe faale rabbuke ashabil fil? Habibim görmedin mi diyor halbuki görmedi ama yaşanmış bir olay onun doğduğu sene görmekten öte bir ilim. Rabbin fil a, ashabına nasıl muamele yaptı? Lem yecal kaydihum Onların hilesini e, boşa çıkartmadı mı? Ve ersale alim tayran Kuşlar göndermedi mi? Ebabil. Şimdi bu Ebabil tabii e, değişik bir kuş. E, kakalarında e, bir şey var. Termi'in bir hecaratin. Taş atıyor onlara. Min sitchil. Sitchil Farsçadan Arapçalaşmış. muaraptır, Senkükil. Yani pişmiş taş. Hmm. Nasıl bir pişmiş taş? E, şimdi filin üzerinde adam oturuyor. Adamın üzerinde de miğfer. E, kafasında da efendim e, miğfer kafasında... ...vücudunda da bütün e, zırh. Bu adama ne yapabilir ok? Başka da bir teknoloji yok. En fazla ok ve kılıç. Ama miğferi zırhı var. Şimdi kuş geliyor... ...küçücük taşı nohut kadar. Bırakıyor onun kafasına. Atış tam isabet hep. Hiç karavana yok. Geliyor buradan... ...şeyi yarıyor. Efendim, miğferi yarıyor. Beynine. Yanıyor taş yanıyor sıcacık fırından... Yanıyor. Beynini yakıyor, kafadan iniyor, bağırsakları parçalıyor, çıkıyor, file giriyor. Fili parçalıyor, yakıyor, filden toprağa giriyor. Topraklama yapıyor yani. Şimdi fil devrilip gidiyor. Şimdi bu Kur'an'da olmasa yine bana diyeceksin ki, haklı olarak modern aklın Aklı anlaması bakımızdan hoca efendi. E bizim böyle bir kitabımız, Kur'an'ımız, Allah'ımız, hinimiz var. Fil suresi meşhur olduğu e, için. Meşhur olduğu için bir, şey bir de hikayesi var onun. Bakara suresiyle kıyaslama. Peki. Güldürelim milleti diyormuş. Buyurun. Teravih kıl. Hoca bir gün teravih demedir. Bakara suresiyle kıldırmış. Yani sabah namazında olabilir. Sabah namazı da zor ama ben kıldırdığımız oldu. Bir saatte falan kılınıyor Bakara ile ama zor tabii. E şimdi demiş ki kardeşler demiş Bakara suresiyle kıldık bu ya çok uzattın hocam demiş Bakara suresi çok fazileti var sihirleri falan bozuyor ee, Bekara Bakara da inek demek hı hı. yarın demiş fil suresiyle kılarız demiş <gülüyor> şimdi yine göre fil daha fazla ertesi gün cemaat cami boşalmış zannetmişler ki fil daha büyük hayvan ya Bakara elli sayfaysa fil ne olur acaba <gülüyor> üçlü üç satır yani fil çok uzun bir evet, şey değil doğru. ama manasına bak mucizesine bak hı hı. şimdi tabi mesela Seyit Kutub'un ee, tabii İslami hmm. yönü cihadı veyahut da e, şuuru ayrı bir şey ama ilmi yönü tabii sahafi olduğu için e, yani medrese ehli ilim ehli değil o mesela fizzilel zannedersem şey diyor bunu sanki çiçek hastalığı gibi yine işte ne dedim modern aklın anlaması sıkıntı <gülüyor> şimdi bunu çiçek hastalığı dersen aynı ne gibi yecüc mecüc var mı var Kur'an'da var hatta Edafüteh yecücü ve mecüc nerede gösteremiyoruz şimdi gösteremeyince modern insanlar dünyanın her yerini gördük diyor hı hı. uydu var uydudan bakıyor Allah göstermezse göremez A, tamam ama görüyor işte uydu e, o zaman bu nerede şimdi bunu kurtarmak için ne, ne demiş <gülüyor> set demiş Çin Sett'i de Çinliler ya kardeşim <gülüyor> tamam da Birçok ayete zıt düşüyor. Neden? E şimdi Kehf suresinde bir tarif var. İki dağın arası diyor. Çin setli 5000 km'emine. Sen şimdi iki dağın arası küçücük bir set. Onu diyor bakırdan, kurşun dökülmüş, bu topraktan. E şimdi aynı tehlike. Peki. Peki e, ne dedik? Çiçek hastalığı. Hı -hı. Çiçek hastalığı olamaz. Neden? Bir defa taş diyor. Hicara taş demek. Şimdi bu ayetlerin neresine çevireceğiz? Burayı, burayı şöyle yapalım. Ha şurada var. Mesela ne diyor? E, ...taş atıyor diyor. Fe cealem ki asf mekül... ...yenilmiş yaprak gibi yaptı diyor. Yenilmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş... ...yaprağa çevirdi. Bütün ordun yere serildi. Çünkü çiçek hastalığı adamın şeyini... ...yakmaz. Vücudunu Cibirine fiziken yapmaz. yakmaz. Yani ayete baktığında biz buna iman etmişiz. Şimdi bu neydi? İşte bu... ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... irhasatın irhasat. en büyüğü... ...Efendimizin doğumuna 55 gün kala... Kimse burayla oynayamaz. Bu Kabe'nin Resulü geliyor. Ahir zaman Nebisi doğacak. Bu Kabe'yi Allah yıktırmaz. Ve o e, senenin kıtlığı kuraklığı da var ayetten. İlk etken. mucize, ilk işaret bu muydu? Ya, en yakın ve en büyük işaret bu. Hmm. En yakın. Yalnız şu da var. Bir sene evvel aşırı kıtlık olmuş. Anne rahmine düştüğü Recep'in ilk haftası. Anne rahmine düşüşüyle bolluk başlamış 9 ay evvel. Onu tabii zahiren anlayamıyor olabilirler. Yalnız vahşi hayvanların dile geldiği var humile bir Muhammed'in varabil Kabe, Kabe'nin Rabbine yemin olsun, Muhammed anne rahme düştü, dünya emanu dünyanın kandilidir. ehlinin güvencesidir. E, cinlerin sesleri duyulanlar var. Efendim şeytanların inlemeleri var. E, bizim batıl dinimiz mahvolacak, e, putçuluk bırakılacak. Bunları nereden biliyoruz? İşte aynı Fatih Altaylı gibi sordun. E efendim bunların nereden biliyoruz dedi mesela. E şimdi yani hak veriyorum Hayır, tabii ona da sana da hak verdim ona da programlar. Sen, hocam kendi adımıza sormuyoruz. izleyenler adına soruyor. Yok soruyoruz. o kendi adına soruyor. Bu bu akıl bu yani akla gelebilir. Şeyi, öyle muhakemesi var akla çok. Akla gelebilir evet. Siz böyle diyorsunuz cinler konuşmuş, hayvanlar dile gelmiş. Yine hadi o modern akla atıf yapalım. Ya şimdi, nereden biliyoruz biz? Siyer bu, kitaplarında var. Siyerde mı, tarih... akbar ve siyerde var. Ama Araplardaki şu meseleyi unutmayalım. Bizim Türk toplumu göçebe olduğu için asaleten, Orta Asya'dan beri gelende bu şeylerimiz birbirine menkıbelerimiz çok nakli olmamış. Çok zayiat var bizde hmm. maalesef. Çok üzüldüğüm bir şey. Yani 7-8 dede, dedemin ilerisinin ismini de bilemiyoruz ya. Çok zor bir şey. Biz Bukhara'dan gelmeyiz. Cemiloğulları mezarda yazıyor. Cemil diye dedem nüfusta kaydı yok Türkiye'de. E şimdi durum bu. Araplarda bu yok. Araplarda şecere. Hmm. Nesep. Şu anda bile Arapların durumu nedir biliyor musunuz? Bakın hadis-i şerifler çok ilgi çeker. Mehdi'nin çıkışındaki son zamanda Beni Kel kabilesi hani hadislerde de geçer. Beni Kel kabilesinin koyunlarının kılları kadar Berat gecesi af var diye meşhur bir hadistir. Çünkü Tirmizi'de geçer. Şimdi Beni Kel kabilesi hala Arabistan'da mevcuttur. Ve hangi fert Beni Kel kabilesindendir şu anda hepsi biliniyor. Mesela onlar Hazreti Mehdi'ye karşı gelecek. Onlarla savaş olacak. Diyelim onların ganimeti çoktur. Hmm. O kabile biliniyor. Ve Araplarda şu anda kim? Ebu Beri Sıttık'tan geliyor. Seyitlerin soyları aynı. Hasen'den gelen, Hüseyin'den gelen. 1000-2000 e, bin, bin senelik tarihlerin bin, 2000-3000 sene evvelki şiirler. Bir de edebiyat toplumu. Acayip şiirler. Bir de ne var? Yazı yok. Yazıdan daha kuvvetlisin. Yazı yanabiliyor. Yazıya güvenirsin. Kütübhaneleri doldurursun. Hülagü gelir. Bağdat'ta bütün kitapları Dicle'ye atar. O nazar aylarca dijde mürekkep akar ve bütün ilimler gitti. Ne demiş? Leyse bi'ilmin ma'a'ilkum. matrubul demiş. İlim kütüphanenin kaydettikleri değil, göğüslerin ve beyinlerin kaydettikleridir. E şimdi Araplarda bu ne var? Hafıza gücü. Bir de ne var? Şunu da kabul edelim. Teknolojinin gelişmediği dönemlerde hafıza gücü çok muhteşemdir. Şimdi adam laptopa güvendiği için hadisi ezberlemiyor, hadisi ezberlemiyor. Hoca efendi laptopla televizyona programa çıkıyor, şarj bitti, ilim çöktü gitti. Ondan sonra diyor ki vay bunun şarjını doldurmayana diyor başlıyor. Çoluğuna çocuğuna sinirlenme, uman bir hutbeye çıktık şarj bitti diyor oğlum sen bunun şarjını niye doldurmadın? Şimdi kardeşim şarj bitince ilim bitmemesi için hafıza gücüne. Şimdi hafıza nedir? Bizim şimdi bu cep telefonu mesaj şey kayıta güvenmemiz, iki telefon bile ezberimizde kalmamaya başladı. 15-20 sene evvelki telefonların çıkmadığı dönemi hatırlayalım. Evet, Yüzlerce evet, televizyon evet. beyinlerdeydi. Plakalar beyinlerdeydi, evet, hafızalardaydı. Evet. Şimdi hiçbir şey hafızalasa kalmadı. Çok doğru. Dolayısıyla o zaman çöl toplumu, gök, yer, deniz de bile gör. Dağ, dere, Kur'an-ı Kerim onun için göğe bakmıyorlar mı, deveye bakmıyorlar mı, yere bakmıyorlar mı, dağlara bakmıyorlar mı? Ee, Ayet-i Kerimelerin, Arapçaların için vakit şey etmeyeyim. Ee, 4-5 unsurdan bahsedeceğim. Hafıza adamlarda beyin Ve öyle bir şecere ve soy ve bu şekilde demin dediğim gibi hesap kitap olmamakla beraber fil senesi, şu senesi, bu senesi. Mesela şimdi Amine validemizin anlattıklarını söyleyeceğim. Doğum nasıl gerçekleşti? Bu doğum anında yaşananları yanındaki ebe biliyor. Fakat küçük toplum hemen birbirine nakiller oluyor. Ebe arkadaşını, arkadaş arkadaşını. Arkadaşın, Tabii bu, arkadaşın, bu nakiller arkadaşın. erkeklerin meclislerinde konuşuluyor. Çünkü çok önemli bir şey ama bu rastgele bir doğum değil. Çünkü harikuladelik var. Ne, Har ne oluyor? Ne harikuladelikler, irhasat diyorum. Hı hı. Bu irhaslar görüldüğü için mesela Fatıma Binti Kays diyor. Ha bunu nerede? Beyhek'i bunu duvar ediyor. Beyhek'i en büyük muhabdislerden ya. Süneni Kübra'sı var, şu su var, bu var. En büyük Şafii fakihlerinden ve muhattes meşhur Behaki Bunun o senediyle, o arada da kaç kişiden geliyorsa onları da söylüyor. Ee, Fatih Bey, e, e, binti Kays olabilir veya da Kaysiye olabilir. Bu diyor ki ben diyor komşusuydum Amin evademi için komşusuydum diyor. O doğum gerçekten yıldızların o kadar yaklaştığını gördüm ki. Üstüme düşecek diye geri çekiyor. Yıldızlar o kadar büyük gözüktü. Yıldızların yaklaştığını gördüm. Şimdi böyle bir olay genele açıksa bir kişinin kendi gözüne gösterilmiyor. Ee, keşif demiyoruz buna. Genele açık bir top. Mesela Şakk-ı Kamer. Ben şakk Kamer. Kur'an diyor ki ay yarıldı. E şimdi ay yarılırsa... Ebu Kubes Tepesi'nin iki kenarı e, ayın iki yarısı arasında Ebu Kubes Tepesi veyahut da Hira kalırsa İbni Mesut ben Hira'yı ayın iki parçası arasında Hira'yı gördüm diyorsa e, bunu bütün Mekke müşterileri görüyor. Hatta belki bizim gözümüzü büyüledi bize böyle gösteriyor. Hemen inanmayalım arkadaşlar bekleyelim uzak yollardan gelenleri Mekke'nin nihayetinde uğrak yeri. 20 gün bir ay içinde gelen gidene Şam'dan Yemen'den sorulukta biz de gördük. Oralarda da ay yarılması o zamanki toplum böyle büyük binalardan ayı göğü göremeyecek bir toplum değil. Devamlı ayda bir olay olduğunu çok önemli. Ee, biz de gördük vay anasının kimisi iman edip kimisi ya bu ne büyük büyücüymüş oralara da tesir ettirmiş diye inkar ediyorsa. Şimdi bunun gibi Mekke toplumunda yaşanan bir olayın harikuladeliği varsa bunun orada nakli tevatür. Tevatürü yalan yerine kullanıyorlar şimdi Türkçe'de. Tevatür doğru haberin en e, kuvvetlisidir. Hı hı. Haberi mütevatir diye ilmin sebepleri üçtür. Bir tanesi haber albattır Ama her haber değildir. Haberi mütevatirdir. Haberi mütevatir nedir? Yalanda ittifak etmeleri mümkün olmayan toplulukların birbirinden yaptıkları nakildir. Yalanda ittifak etmeleri düşünemeyecek sayıda çok. Ve dürüst. O cemaat cemaata... Bir kişi bir kişiden gelmeyecek. Bu haberi mütevatirdir. Dolayısıyla bunlar... Bu mucize bilgileri de tevatür müdür? E, e, vahiy öyle Basit şimdi insanı. de Kur'an-ı Kerim şu anda elimizdedir. Neye göre? Sahabenin tevatürüyle, cemaattan cemaate aktarımıyla... Sonra musaflara yazılmıştır ama musaflara yazılana kadar zaman geçmiştir. Tabii. Dolayısıyla e, o dönem bu şeylere çok önem vermişlerdir. Hafızaları çok kuvvetlidir. Ve bunlar anlatılmıştır. Çünkü menakıb bunlar, menkıbe. Daire yerde anlatılıyor. Onun akrabası var, amcaoğulları var. Tabii kendi faziletlerine de delalet eder o sülalenin. Peki. Bu tabii Kureyş'in faziletidir. Soy olarak. Şimdi efendim Ebu Leheb 40 yaşına kadar efendimize itiraz etmiş midir? Kavmiyet var. ırkçılık var. En fazla ırkçılık, asabiyet Araplardadır. Bu dolayısıyla o toplumun öbürlerine karşı iftihar kaynağıdır. Anlatabiliyor muyum? Sen kendi soyunun ve ırkının öbüründen üstün olduğuna delalet eden olaylar anlatman lazım. Hmm. Bu olayları anlatman için orada sen tabii doğduğun gibi peygamberim demiyorsun ki. Senin top e, akrabandan da sana in, e, itiraz eden olsun. 40 yaşına kadarki dönemde emin Kureyş'in tümünde emin. Ebu Ceyl'in itirazı var mı canım? Ebu Levn'in itirazı var mı? En büyük olay Hacerü'l-Esved'in yerine konması meselesi. Orada bile kimse itiraz etti mi müşriklerden? Neden? Vasfı tam. Dolayısıyla onu kabile kendi menakıbına koyuyor onun doğumunda yaşananları. Efendim e, Bahira'nın dediğini yok efendim fil senesini bak bu doğduğu sene bu oldu. Burası çok iyi anlaşıldı hocam. Çok iyi anlaşılması Kaynağımız gereken bu. bir şey. Ha bunun kaynağını söyleyeyim. Demin anlattığım bazı imtaül esma İmam Makrizi. İmam Makrizi büyük siyercidir. İmtiha-ül acayip bir kitabı var. E, Nisa Buri, Mustafa diye kitabı var. Beyek'i'nin e, bu, bu usta kitapları var. Efendim, e, Salih'i'nin Sübülül Hüda diye kitabı var. Ben şimdi, şu demin Mevlid kıraatı diye dediğin kitabın, bak burada 780 sayfa şerhini yapmışım. Bu kitap nedir? der? Mevlid kıssasıdır. O Mevlid kıraatıdır. Hı hı. Okunmasıyla ilgili... Beyefendi bir tartışması, o ona ona sonra tartışması, faziletleri Niye? vesaire. Ha bu kitapta ne? Şimdi benim bir itirazım Mevlüt okunmasına şudur. Mevlüt'te salavat getirilir, fazileti bereketi güzeldir, evler ocaklara nur dolar. Ölünün ruhuna da sevap gider çünkü salavat okunursun, sevabı hediye ederse. Ama manası düşünülmüyor. Burada bir boşluk görüyorum. Yani geçmiş büyüklerimizin adetini, Osmanlı adetini yaşatıyoruz ama... ama düşünmek şu anda, için onu anlamak lazım. Ama efendim o zaman Mevlüt okuyan Hoca Efendi... ...biraz da manasından yarım saat bir sohbet etsin. Hoca hmm. Efendi'nin o ilmi var mı? Bir. Mevlüt hmm. anlarda bu ilim olmayabilir. Varsa da bunlar dinler mi? Sosyete de bu Mevlüt'e çok meraktır. Ne zaman ki Mevlüt'te gelirsen... ...doğduğunu anlatırsan tamam... ...şu olmuş, bu inmiş, melek inmiş, sancağı dikmiş... ...bunları anlatacağız. Bunlar güzel şeyler ama... ...Ebu A.M.H.O.S.A.N.I.'nin menkıbeleri gibi gidersin. <gülüyor> ne zamanki iş gelirsin... Beş vakit namaz Miraç'tan geldi... ...kılmayan canı yandı falan... ...cehennemin tamam. dibine indi... E ...bütün millet birbirine bakar... ...ulan bu da biz buraya... ...beş vakit namaz için mi getirdik kardeşim... Tamam, ...hoca de sen yağlı yemeni ye... ...zarfını da al... Peki. ...namaza at dese girme derler... Tamam, ...onun biz... için mevlüt okumak iyidir... Aha. ...ama maksat... Anlamı... ...manadır, elfaz değildir... ...şimdi burada 780 sayfa ne anlattık... ...ha bunları demek istediğim nedir... Burada hepsinin kaynağını verdim. Yani demin anlatılan şeyler hangi kitapta geçiyor? E bu kaynaklar 700, 800, 900 geriye doğru seneler. Bazıları İmam-ı Süyuti'de bile aldığı şeyler var. Efendimiz'in annesinin anlattıkları çok daha yüksek kaynaklarla Be Benim için. Benim bahsi açarken kastım bu değil açıkçası bundan da benim yoktu. Şuydu şöyle bir şey duymuştum. Bu tür kandillerde veya bu tür programlarda <gülüyor> mevlid ilahi dinlemektense... Kur'an okunması, Kur'an dinlenmesi daha evladır. Ee, Kur'an okunmanın kıyas şey edilemeyecek derecede yani. evladır. Kur'an kelamullahtır ve eftaldir. Ancak mevlidin de yeri başkadır. Niye yeri başkadır? Çünkü salavat iç içerir. Sen Hı -hı. mevlid dinlerken devamlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve salavat. Manasını anlamadığını düşünüyorum. Manasını anlıyorsan siyere de girersin. O zaman ilimdir. İlim meclisi eftaldir. O zaman ilim hakkında dolu hadis-i şerife girersin. Manasını anlamadığını düşünelim. O zaman da salavat getirilsin. En azından salavat getirmek nedir? Zaten Mevlid'in başında Kur'an'dan tilavet okunuyor. Mevlitten evvel bir miktar Kur'an-ı Kerim tilavet edilir. Ondan sonra Mevlidi Şerif okunurken Resulullah sallallahu aleyhi ve bize ne büyük rahmettir, nimet-i kübradır. E, Allah bize ondan ne büyük iyilik getirmiştir. Bunları hatırlamaktır. Peki salavat kimin emridir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Mütesliman Kur'an'ın salat selam getirin diye emri var. Peki salavat amellerinin en faziletlisidir. Bir de salavatta şu fark vardır. Kur'an okuduğun zaman rubbete alilil Kur'an vel Kur'an Nice Kur'an okuyanlar var, Kur'an onlara lanet eder. Okuma beni Allah belanı versin der Kur'an. O da hastayı ziyarete giden Saur gibi hasta nereden geldiğin? Ya ağrım sancım var, kalk git diyor. Saur duymadığı için getiren gönderen sağ olsun. Biraz daha otur diye anlıyor. Hastanın başına bela olmuş. Şimdi Kur'an'ı da okur ama Kur'an da ona der ki Allah belanı versin diye. Daha da hadiste. Neden? İşte harama riyaat et. Meselalara riyaat etmez faizi cukkalar yer ondan sonra Allah faizi haram etti ayetine gelirse okursa <gülüyor> tamam, o ayet ne yapar ona bunun gibi tamam. şimdi Biz... salavattaki fark nedir hmm. Kur'an herkesin okuduğu kabul edilmez namaz gibi kabulü için adamın biraz haramlardan Kur'an'da ayette ne diyor Allah ancak kabul eden kurbanı olsun namazı ibadet kimden minel muttakiyin takva sahiplerinden haramla innemâ, ancak haramdan sakınanlardan kabul eder. Salavat'taki fark ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve dua içerdiği için ne diyor? E demi salatu alel-nebiy Muhammedin fekabulu ahadna bidun tereddud. Salavatın kabulünde tereddüt yok. Neden? Allah Teala buyuruyor ki Madem Habibime dua etti, sevgilimin hatırı var ona yapılan duayı ben engellemeyeyim, ben kabul hmm. ederim. Bu itibarla adamın takva olup olmadığına da bakılmıyor. Salavat hususunda, hatta gösteriş için. Mesela gösteriş için namaz kılsan kabul olmaz. Salavat için konuşurken oturuyoruz böyle Allah masalli falan bir gösteriş yaptı adamın biri. Onu bile kabul eder. Salavat getirmek farz mıdır peygamber? O, fa o salavat emri vardır, emir vücub içindir farz olarak diyor. Ama onu hayatında bir kere salavat getirse... O farzdan sıyrılır diyen var. Ama hmm. namazda var ya Allahu salli barik. Orada vacip diyen var, sünnet diyen var. Orada da getiriliyor. Kesin. Ama her ismi anıldığında salavat getirenin getirilmezse cimriliktir diyor. Bir de <gülüyor> benim adım birinin yanında geçer de bana salavat getirmezse burnu sürtürsün diye. Bu hmm. da cibrilin bir bedduası vardır. Ee, senin yanın ismin yanında anılıp da sana salavat getirmeyen de demen, yükrteinde o da rahmetten rak olsun, uzak olsun diye, bu da hakimde geçer, sahite ge yani hadiste geçer. Peki hocam. Bu isibarla salavata vesile olduğu için, mevlid. Mevlid-i şerifin kıraatinde Kur'an tilavetinden ayrı e, bir hatıra, bir fazilet vardır. Şimdi ona bakarsan efendim. Kur'an okumak eftaldir o zaman e, efendim Sübhanallahülehamdülillah da zikir de yapma Kur'an okumak eftaldir o zaman de gitme Kur'an okumak eftaldir namaz da kılmak Bunların yan unsurlar olarak Bunların bakalım Bunların her ee... birinin e, aranan yerleri vardır Peki. Vakitleri saatleri vardır mesela pazartesi Şimdi senenin e, senede bir gece bu mübarek 12. gece hem de isteğin gecesi pazartesi ye denk gelmiş bir mübarek gece e bunu da biz okuduk mesela biz 5-10 bin kişilik bir şeydeydik ee, Bağcılar tarafında Harakani Külliyesindeydik mesela bir Mevlid-i Şerif okuduk bu kitaptan Berzenci Mevlidinden kıyam yeri geldi kalktık salavatlar okuduk e tabi Arapçaydı onlar onu Türkçesini anlamamış olabilir e, buraya da yetişeceğim diye uzatamadım ama içeriğinden de bir şeyler bahsettim tabi ki e, şimdi hal böyle olunca e, bunu da niye yazdık yani iş papanla dönmesin e, i̇ş murat manadır. Borada ne kastediliyor, Neler yaşanmış? Bizim ibret alacağımız neler var? Hayatımıza tatbik edeceğimiz neler alabiliriz? Hı hı. Şeklinde de bir 700-800 sayfalıkta bir, bir şey metnin yazmış. yani Berzenci Mevlidi'nin metninin şerhi var. Bu serte de bu işte kıssalar anlatılıyor. E, Fil kadiseci geliyor o anlatılıyor. Şimdi doğum bahsi geliyor. Mesela viladet esnasında yaşanan bir. Harikuladelikler. Bir virgül koyalım burada. Evet. Bir ara zamanımız daha. E tamam. Kısa bir ara. Üç dakikalık kısa bir aramız var. Aranın ardından e, programımız devam edecek efendim. Bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız sevgili seyirciler. Habertürk özel yayınında Cübel Ahmet Hoca'yı ağırlıyoruz. Sorularınız da deyin yerindeyse yağmur gibi yağıyor. Onlardan da e, yönelteceğim vaktimiz kaldığı müddetçe ama biz... Önce, iyi dinlerlerse hepsini cevabını içinde cevabı geçer ama e, Hz. E, Muhammed'in doğum anındaki mucizelerine yani şey yapsınlar birbirlerini haberdar etsinler Hı -hı. biz baştan diyorduk diyemedik emri bil marufa niyet etsinler Hı -hı. Allah rızası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti sevgisi onun doğum gecesi hürmetine niyet etsinler herkes birbirini haberdar etsin mesela Hı -hı. Hı -hı. yani bizi tercih etsinler ha, bizi tercih etsinleri sebebi nedir ilim var hikmet var yani konuşulan şeylerde malumat var. Hı hı. Yani onda ona kalıcı bir etki bırakacak bilgiler alma imkanı kuvvetli. Bir de geceyi manalandırıyoruz. Manalandırmak. Yani. Şimdi Niye mesela şu anda deseler ki Mevlid dinlemek meftal veya Kur'an tilaveti meftal bu konuşmayı dinlemek meftal. O, o zaman nedir meftal İlim meclisi meftal. Çünkü hadis-i şerif ne diyor? Hodor meclisi ilim bu ilim meclisidir. Film çevirmiyoruz ki burada. Film değilse ilim olur. <gülüyor> i̇lim meclisinde bulunmak... ...efdali fü salat el fi rakat. Bin rekat nafile kılamaz, gece yetmez. Kılsa bile ilim mi eftali. <gülüyor> Ve dikkat edelim. Sizin izin demin dediğinizde geleceğiz. Ve... el salat el rakatin... ...ve hudur el cenaze... ...bin cenaze namazı... ...uhud da o kadar sevabı var, ondan eftal. Ve <gülüyor> elfi meriz... ...bin hasta ziyaretinden eftal... Dediler ya Resulullah Kur'an. Kur'an okumaktan da mı eftal? Cevaba bakın ve helenfeul Kur'an illa bil ilim. Hiç ilimsiz Kur'an bir şeye fayda verir mi? Hmm. Yani Kur'an'ın manasını anlamadan, Kur'an'ın itikadını, inancını, şuurunu almadan, helalını, haramını bilmeden okusan o Kur'an'dan fayda alabilir misin? Dolayısıyla ilim öncedir. Peki. Bundan dolayıdır ki bu ilim meclisidir. İnşallah yani buna teşvik etsinler birbirlerini zaten bizim de çok saatimiz kalmadı ama yine bildiklerimizden bir şeyler anlatma çalışalım. Hocam siz nereye kadar derseniz bizim yayınımız oraya kadar hazır bu gece için onu da belirtelim. Şimdi, Şimdi Mevlid ile ilgili olan konuları çünkü öbür konu var başka gecelerde de konuşulabilir ama Mevlid'in madem gecesidir pek onun üzerinde ve, sallallahu ve durmakta durmaktan evet, fayda var ki... ama şu mevlit okumasını bilat olmadığına dair hı hı. E, buna dair bir bilgi vermek lazımdır e, sünnette aslı varsa bu mevlid kıraatı yani efendim sallallahu aleyhi ve doğumuyla ilgili rivayetlerin toplandığı Mevlit kur'an gibi belli bir metni yoktur Süleyman Çelebi Türkçe yazmıştır bazısı Arapça yazmıştır, bazısı Kürtçe yazmıştır. Kürtçe mevlid de var, okunuyor Diyarbakır'da falan. Ve her dilde mevlid olabilir. Mevlid'in bir Kur'an gibi metni yoktur. Mevlid demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ile ilgili öncesi, doğum gecesi, doğumundan sonrası, Süt emme dönemleri, babasının vefatı, annesinin 6 yaşında 7 yaşında vefatı, oradan işte Hatice annemizle evlenmesi vesaire de 40 yaşına gelişi, oradan nübüvvet bahşedilmesi, nübüvvetten sonra yaşananlardan bir kısmı vefatına kadar bu işi küçük bir siyer gibi götürür, bir kısmı da doğum bahrinde kalır bir kısmı ona ilaveten raza bahsini, Sütembe bahsini, bir kısmı ona ilaveten nübüvvet dönemini ve ona göre Miraç bahrini bunların hepsi namesiyle mi okunur. Şimdi efendim nameli okumak meselesine gelince bizim yani Mahmut Efendi Hazretleri bizim ekolde yani nakşi tarik ekolünde e, musiki aletleriyle olana karşılık vardır. Hanefi mezhebinde de Şafii mezhebi bu işte biraz yumuşaktır. Hı hı. Hanefi mezhebi musiki aletleri hususunda serttir. Hı hı. Dolayısıyla bazı İmam-ı Nablusi gibi birkaç alim dışında Hanefi'nin ekseriyeti musiki aletlerine cevaz vermemektedir. Hı hı. Musiki aleti olmaksızın nameli okunursa bunda bir sorun yoktur. Hı hı. Namede makamda bir sorun yoktur. Yani Mahmud Efendi Hazretlerine de isna edilir bunu yasakladığına dair bu e, evvelce böyle bir şey olmakla beraber Sonra e, İhsan Efendi merhum hocamız e, gelip anlatmıştı ki ben de oradaydım. Alihader Efendi dört mezhep müftüsü Ali Efendi'nin huzurunda oğlu Hafız Bahattin Efendi şimdi sağdır Allah selamet versin. Makamla mevlet okuyup Ali Efendi'nin iki gözü iki çeşme ağladığını gördüğünü şahit olduğunu deyince Mahmut Efendi Hazretleri de yani şeyhinin tabii hem de dört mezet müftüsü fakih bir zat böyle yaptığı tatbikatı da duyduğunda o demek rastlamamış bunu kabul etmiştir Sizin, siz mesela buraya gelmeden önce yaptığınız makamla okuyorum tabii sizden kısa bir makamlı mevlit rica edebilir miyim yani ben tabii e, e, Türkçe bunda. mevlitlerde şey yapamıyorum da yani Türkçe makam da yapabilirim aslında da hı hı. o kadar tabi musiki makamlarını çok bilmem. Hı hı. Ama Arapçalarda ama da Ama sesinizin güzel olduğunu biliyoruz. Sesim de evli aşırı gripim yani ben bugün burada çok hastalıkla geldim ama Sağ olun. Allah sevgisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi e, sizin hatırınız Sağ olun, bir de hani mübarek gecede peygamber efendimizden bir şey bahsedebilir miyim diye hı hı. niyet ettim de yoksa hastalığım ağır. Eee yani Zorlamayacak sevgili şuradan şu Yok mesela orada başı da şey de başı içinde beyitler var. Hı, hı. Mesela, O beyitlerden de okunabilir. Biraz başından okuyayım. 1 2 de beyt okuyayım mesela. Hı. O beyitler de nereden? Ee, İmam bu seriden yani Kaside-i Bürde sahibinin Mevlid gecesi hakkında söylediği şiirler var. Ama Kaside-i Bürde'de de var. Kaside-i Bürde dışında da var. yani Hemziyesi var, başka kitapları var. Hep Efendimize atfen onlar da e, bu makamdan okunmakta bir sakınca yoktur. Çünkü Sahabe-i Kiram da eee Ka'b Züheyr e, kaside okuduğunda efendimizin huzurunda makamla okuduğu, efendim sahabe hatta salındığı hmm, yani hmm. eşlik ettiği şiir rivat edilmiştir. Makamla okumakta bir e, sakınca yoktur ama e, merak ederiz, e, rica ederiz sizin kürse. Bismillahirrahmanirrahim. Ebcedi'lümra ebismi'z-zati'l-aliye müstadiren feyd-i ala ma ana lehu ve evla. <Sessizlik> <Sessizlik> bu şekil bir gidiyor. Şimdi mesela bir de anlasak beyitler bunlar ise işte manası işte bu 780 sayfa kitap Hı -hı. ...bunu şehirdir. Orada izahlar geliyor. Mesela efendimiz Hasan Sevim nesebinin temizliği, anne babalarında hiç zina geçmediği, Adem Aleyhisselam'dan anne babasına kadar nikahsız bir ilişki olmadığı kesindir. Hadis sahih hadise. Bunu kim bilebilir ancak Allah. Bir kimse kendi soyu hakkında Adem babamıza kadar bunu iddia demez. Diyelim orada bir Mevlid gecesi hakkında bir beyit var. Bu beyitleri okuyalım. Yaman bu sıhri'den o beyitleri orada geçmiş mesela. نيدور، فمحيّن كالشمس منك مضيئ، أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيوم وزدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وابن من فقار ما لم تناله النساء vətet qomha bi-əfzal mimmə hamalat qablu məriyul-əzra məvldun kana minu fi talg el-kuf rıvbalun əleyhüm vəvbaa və Vülidel Mustafa ve Hukkal Henâ'u salli ve sellim barik aleyh Ne diyor? Senin güneş gibi yüzün parladı. O parlak geceyi de parlattı. O mevlit gecesi ki onun günüyle Din, dini mübin İslam, sevince İslam alemi, sevince gark olduğu Vehbin kızı, yani annesi Amine Validemiz diyor, onu doğurduğu gün, Hı -hı. hiçbir kadının ulaşmadığı İftihara ve izzete ulaştı. Kavmine ne getirdi? Bakire Meryem'in getirdiğinden daha üstününü getirdi. Hı hı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. O mevlit ki küfrün talii tersine döndü. O gece olanları da anlatırız. Kisra'nın kulelerinin düşmeleri sağ ve gölünün şey orada çok şey var olay var ee, böylece diyor e, sevinç müjdecileri peş peşe geldi ki Mustafa doğdu ve kutlamak hak oldu müstehak oldu diye efendim. şimdi bu e, beyitler mesela başka kitaplardan e, büyük alimler bunları yazmışlar etmişler teşekkür ederiz biz de ağzınızdan sesinizden istifade etmiş ha, mevlit olduk mevlid dinlemedik de demesinler kısaca da bir mevlit de <gülüyor> okuduk yani peki çok teşekkürler biz e, yalnız şu şartlara dikkat etmek lazım efendim. Mevlid'in sakıncaları olarak ne diyor? Mesela kadının erkeklere mevlid okuması makamlı caiz değildir. Bir, böyle bir sıkıntı varsa bir kadın okuyor erkeklere falan bu olmaz. Bu olmaz. İki, erkek kadın karışık oturursa yani bir toplumda... ...e bu şimdi başka zamanda bile uygun görülmeyen bir durumken... Efendim e, Resulullah isminin anıldığı ayet hadis okunduğu salavat getirildiği mecliste bu caiz olmaz iki mesela e, namaz gibi önemli bir vazife geçiyorken namazı kılmamışsın şimdi e, e, e, öğlen namazı geçecek sen mevlüt okuyorum diye namaz kaçtı farz terk edilecek yerde böyle faziletli amellerle uğraşılmaz. E bu gibi e, sakıncalar bir de musiki aletleri. Peki, hocam şöyle musiki yapalım. Musiki aletlerine müsaade eden mezhepler vardır. Bazı tarikatlar da vardır Kimi def müsaade eder. Kimisi biraz daha ileri de gider musiki aletlerine ama bizim e, Hanefi mezebimizin ve ekolümüzün mezhebimizin meşrebimizin getirisinde name'ye müsaade olsa da musiki aletleriyle olana müsaade Peki. yoktur dersek bir, bir bilgi vermiş oluruz hocam şimdi biz e, konuşurken orada kestik daha sonra meseleyi buraya kadar açtık e, ebeler peygamberimizi doğuran ebelerin anlattıkları dediniz annesinin ne, anlattığı var neydi esas... onlar dedik yine konu dağıldı. onları bir alabilir miyiz lütfen onları alalım ondan sonra efendim şeyi de cevabını kitaba havale edeyim mevlid okumanın okutmanın bidat olmadığının delilleri Mevlid Kıraatı kitabımda kaynaklarıyla zikredilmiştir. Peki efendim. Bu önemli bir konudur. Bidat olmadığının delilleri zikredilmiş. Bunu da başlatan yine bir Türktür. Erbil hükümdarı Ebu Said Kökböri e, şeyin alt, sene 625'te hı hı. sene 625'te bu zat kimdir? Meliki Muzaffer'dir. Erbil hükümdarıdır. E, Salihamuddin Eyyubi Hazretlerinin eniştesidir yani Salahattin Eyyubi'nin kız kardeşi e, bu, bu zatın hanımıdır hı hı. bu mübarek zat peygamber aşığıdır bu ilk bu işi başlattığında 5000 bin baş koyun işte yüz bin tabak yemek, otuz bin sahan helva e, efendim, on bin tavuk gibi rakamlar hep tarihlerde bunu da tarihte yazan e, İbni Kesir meşhur Elbidaye ve Nihaye isimli eserinde naklediyor bu, bu, Bunların için kesiliyor tavuklar ziyafet için milleti hı. toplamış Fakir Fuqara'yı yediriyor. Efendim, son doğum gecesinde, hmm. doğum gününde hmm. İbn Khalikan, meşhur e, tarihçidir. İbn Khalikan diyor ki, ben o mecliste bulundum. E, büyük bir alim, o zaman ismini de veriyor. E, ona diyor, e, herhalde e, İbn Dihye diye bir zat, mevlutle ilgili siyeri topladı. Bir cilt kitap yaptı diyor. O kitap altı meclis kuruldu. Altı mecliste e, e, Köpüri'nin Meliki Muzaffer'in hükümdarın huzurunda altı celse kuruldu. Alt, bu da tarihi bir bilgidir, önemlidir. Altı celsede okundu diyor. Bitti, Mevlid e, gününe kadar. Bitirildi işte demekle, bu evvelin başında başlandıysa, Mevlid günü bir ziyafetler, ilk başı böyle. İlk başı sene, Hicri'ye göre konuşuyorum takvimi, 625. Peki. Zaten bu mübarek, sonra Akça'da, e, Frenk muhasarasında günlerinde vefat etmiş. Buradan... 630'da vefat etmiş bu Bu Türk, Selçuklu döneminin bir mübarek bir zatıdır o alimler bütün toplanmış hatta ondan sonra Ebu Hayyan'ın bile hocalarından olan zannederim e, İbrahim isimli bir zat büyük bir alim medreselere gidermiş bugün bayram günüdür yahu talebeleri gönderin evlerine Resulullah'ın doğum günü bayram günüdür yesinler içsinler yani çoluk çocuk annesini babasıyla neşelensin diye onun büyük alimler muhaddisler fıkıhçılar bile bunu kabul etmişler. Yani neden şunu kabul etmişler? Kul bi bi rahmeti bi Allah diyor ki benim rahmetimle sevinsinler. ...sevinç gösterisi yapsınlar diyor. Bu ayettir. Peki beni rahmetimle, de... arsenalel alemin. Biz seni rahmet olarak gönderdik. Peki. İnname ene rahmetun Ben hidayat edici bir rahmetim. E Allah'ın rahmetiyle sevinsinler. E bu sevinme duygusu buradan dayanıyor. Bu, bu, bu İ... da bir vesiledir. vesiledir. Mevlütkan. Yalnız İbni Hacer Askalani diye çok meşhur İbni Hacer. Selefiler bile e, Şeyhul İslam derler. Hadiste Şeyhül İslam hadiste. Bu zat diyor ki ben diyor bir sahih hadisten delil buldum diyor. Birinci delil nedir? Efendimiz en başta kutlamış niye? Pazartesi niye oruç tutuyorsun? Doğum günümdür demiş. Hı hı. Bu bir kere sahih hadis bir. En büyük delillerden bulmuş. Çok üzüldüm. Çok özür. Çok özür. Kişiler de kendi doğum günlerinde oruç tutsa bir sünnet sevabı alır mı? E şimdi sanki o anlaşılıyor. Hı. Kendi doğduğu günü nimete şükür için oruç tuttuysa bu güzel bir örnektir. Bunda ne mahzuru var? Ama Akşamda, doğum günün bayrama gelmiyorsun. Akşe, tamam. Bayrama çatmıyorsun. Akşamda pastasını kessin falan. E iftarda pasta yesinler illa. Yani şey ama tamam. O mum işleri, böyle yaşı kadar mum söndürmeler bunlar Hristiyanlardan gelen bir görenektir. Hı -hı. O mum ve tamam. efendim... Mum işini istisna tutarsak yapmasın bu, bu bir sünnet gibi de Ya işte olabilir. pastayı da şey yapmıyorum. ben. pasta yapacağına Evde Hanım kek yapsın ya. <gülüyor> tamam. Allah Allah bu pasta <gülüyor> işi biraz bunu çağırıştırıyor Pas, pastayla, Mumu... pek, pastayla pek aramız yok galiba Efendim, yok pasta cahil Şimdi bu pasta da pek e, yöresel Peki. bir şey değil bu pasta bir dediniz ben orada kestim İki. ikinci delil İbni Hacer çok güzel bir delil söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahih hadistir hadi buna kim ne diyecek bakalım koca İbni Hacer konuşuyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi baktı ki Yahudiler oruç tutuyor Medine etrafı Yahudi kaleleri Kurayza oğulları Nadar ol bunlar niye oruç tutuyor bugün dedi çünkü onların da gele, eskiden beri bir kalma bir şey olabilir. Onu inceliyor. Hmm. Dediler ki bugün aşura günüdür. Oruç tutuyorlar. Ne manası var dedi. Dediler ki o gün kurtulduklarını düşünüyorlar. Musa Aleyhisselam denizi geçti. İsrailoğulları Mısır'dan, kölelikten, Firavun'dan kurtulduğu gün. Kurtuluş günlerine şükür için. Hmm. Ne buyurdu bu hadis sahih çok meşhur. Bukhari, Müslim hepsinde var. Nehane hakku hakkı bir Musa minum. E Musa'ya onlar mı da onlar onun dinini bozmuş onlar mı daha yakın biz mi daha yakınız? Biz Musa'nın kurtuluş gününü kutlamaya onlardan daha liyakat e, sahibiyiz. Biz de tutacağız dedi. Hmm. Ve tuttu ve tutturdu ve aşure güne çok ehemmiyet verdi. Hatta Ramazan farz edilene kadar çoluk çocuğu yedirtmiyor. Ramazan farz edilene kadar sabah aşure günüdür diye kapı kapı haber verdiriyordu. Ramazan farz edilince tabi aşure günün şey Şimdi bakalım. Demek ki ne anlaşılıyor? Bir insan bir nimete kavuşursa... ...o nimete kavuştuğu günü kutlayabilir. Kaldı ki her sene yapabilir mi bunu? Aşure günü bir kere miydi? Her sene aşure günü kutlanıyorsa peygamberlerin kurtuluş günü olarak... Hı hı. ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olmasaydı... Ramazan bayramı mı olacaktı? Kadir gecesi mi olacaktı? Bütün iyilikler, güzellikler baktığın zaman o doğumla geliyor bize. Dolayısıyla bizim onu kutlamamız ve bunu senelik bir... Peki, şeye bakalım. Mevlid okudun, salavat getirdin. Ne zararı var? Kur'an okudun. Hangi sünnete muhalefet var? Ha demin dediğim gibi kadın erkek karışık olmayacak. Peki, fakirlere yemek getirdi. Ha sırf zenginleri çağırıp fakirleri mahrum ediyorsan sıkıntı var. Hmm. komşuyu çağırdın fakir fukarayı çağırdın yemek verdin ne sıkıntı var yani mevlid kandilinde bunları da az önce mevlid kandili değil bu yok ben kandil üzerinde soruyorum bakın, İslam aleminde bu her hafta yapılıyor pazartesi geceleri kimisi cuma geceleri her hafta var hmm. Seyyid Muhammed Alevi Maliki merhumun dergahlarında mağripten yemene kadar mağripten yemene kadar sırf bu girişte anlattığınız pazartesi cuma hatırı için buradan gelirler Yok yok Efendimiz Hüseyin'in ruhaniyeti hazır oluyor bu işlerden. Efendim Hüseyin teşrif ediyor. O sonra fakir fukara sebepleniyor. Ziyafet veriliyor. Yemekler yeniliyor. Salavatlar okunuyor. Peşinden bir hadis dersi okunuyor. Tefsir dersi okunuyor. İstima vesilesi oluyor. Bir de ziyafet yemekte olunca biraz bizim millet yemeği de meraklıdır yani. Bir bedava köfte desen gelir. Ben bizim cemaate öyle derdim. ...hani o külliyeyi doldururdu ki bin 100 bin kişi o zaman derlerdi... kastemiz yok, radyomuz yok, bir şeyimiz yok. Beykoz'daki. Beykoz'daki. Yollar doluyor, iki köprü doluyor zaten ondan sonra 28 Şubat'ı patlattılar... ...benim de başıma epey bir şey patlattılar. Şimdi beni çok büyüttüler. Halbuki benim hiçbir teşkilatım yok, garibanım biriyim. On sonra 40 yere savurdular, baktılar ki gel dedi mi geliyor, git dedi mi gidiyor... ...yat dedi mi yatıyor, <gülüyor> kalk dedi mi kalkıyor. Korkulacak bir adam değil herhalde anlatılar artık, bilmiyorum. Şimdi, o nereden geliyordu? Ben millete şöyle teşvik yapardım. Yahu kardeşim bu akşam mevlüt gecesi. O arada da şey gelmiş. Bir tane sanatçı sonra öl, öldü ya. E, neyse efendim o da gelmiş Maslak'ta bir otelde. Oksijen odası oksijenli olacak bilmem özel odalarda kalıyor falan. Yahu dedim bu adam gelmiş 50 kişi toplanmış bu gavuru dinleme. Peygamberimizin doğum gecesi kardeşim siz ne biçim adamsınız. Ayet okuyacağız, adet okuyacağız. Toplayın millet. Bu sefer peşinden teşvikim şöyle oluyor benim. Ya diyorum bak kardeşim bu millet beleşi sever. <gülüyor> Otobüs parası toplarsan kimse gelmez. Bir Müslüman tusur otobüsü bedava desin. Yetmez. Yolda acı kır bu Müslüman. Buna bir tamam herkese köfte, kebap yediremeyecek durumunuz olabilir. Bir kek alırsın, bir sandviç bir bilmem ne. ikram edersin, bir çay içirirsin, bayılırlar, gelirler. Geldikten sonra da hazır bedava sohbet dinlerler. Çıkışta da para istenmiyor veyahut girerken de bilet kesilmiyor. Sorun yok. Öyle öyle bu millet geldi. Ha. Şimdi Mevlid'de de bütün rivayetlerde Cüneydi Bağdadi'den, Marufu Kerhi'den, Seri'yi Sakatı'yı den hepsine ne diyor biliyor musun? Mevlid için sebep olan dünyadan ancak iman da çıkar. Mevlid okumasına sebep. Ama burada mesele ne? Mutlaka diyorlar ki kandiller yakacak. Yani çünkü o zaman ışıksızlık var. Kandil yanacak değil mi yani millet gece olursa da ortalığı görecek. Kandilini yakacak, güzel kokular, buhurlar sürecek. Mecliste güzel kokular yakacak. Fakire fukaraya gelen cemaata yemek hazırlayacak. Yemeğin kısmına göre zengin ağa paşa beş bin koyun keser. Öbürü de efendim bir pasta kek yapar, pasta yapar, bir dilim dilim dağıtır. Fark etmez. Kendi durumuna göre bir ziyafet hazırlayacak. Bunu Allah için yaparsa... Milleti de yedirirse ikram ederse Buna ne kadar fazilet saymışlar Şu kitapta şimdi saymayacağım Bazıları da feci şey zanneder Abartı zanneder Ama o kadar müjde var ki Yani Allah için infak yerine geçer Ama tabi burada ne var e, Gelen ise akrabaysa Sıla-ı Rahim'e girer Görüşemiyor bugün toplum akraba ilişkisi kesilmiş Bir vesileyle akraba bir araya gelir Hı. Ne var yani O arada da bir ikram yapılsa işte salavat okudun şimdi efendim eğer bid'at peygamberimizin döneminde olmayanların tümüne bid'at denseydi hastane bid'at medrese bid'at minare bid'at tekke bid'at her yer bid'at şu anda Mekke'nin tümü bid'at <gülüyor> binaları görmüyor musunuz efendim şimdi bu böyle olmaz bid'atın farz olanı var nasıl o, fa farz olan bid'at var mesela hastane farzdır hmm. milletlerde tedavi olacak peygamberin döneminde hastane yok Çadır kuracağım size. Yatın yerlere Müslümanlar. Böyle bir şey var mı ya? Hastane farz. Köprü. Farz. Şimdi bidatın farzı mı? Medrese. Eğitim nerede okuyacak bu çoluk? Çocuk nerede yatacak? O zaman yok? biz bidatın hepsine şey mi diyoruz? Peygamberimizden sonra olan biten her şey mi? Peygamberimizden sonra olan onun döneminde olmayana yenilik manasında bidat denir. Ama her bidat bu manada kötü değildir. Ve İmam-ı Rabbani bunu reddeder atın hasenesi yoktur Hepsi kötüdür der Ama İmam-ı doğru anlamak lazım İmam-ı Rabbani şunu demek ister Eğer aslı peygamberimizin döneminde işareti varsa Zaten ona sünnet-i hasen bir Bidat-ı hasen der Çünkü hadis buna hmm. yol açar Hadis ne diyor hmm. Mensenle sünneten haseneten Kim güzel bir çığır açarsa Mesela Abdülkadir Geylani kim oluyor da tarikat kurdu Şahin Akşimen kim oluyor tarikat kurdu Sahabe bile değil Ama Resulullah yol açmış kim güzel bir çığır açarsa. Mesela peygamberimiz buyurmuş ki la ilahe illallah zikrin en üstünüdür. Abdülkadir Şahın Akşibent de demiş ki Allah bize bir manevi yol bildirdi. Günde en az beş bin kere dersek Allah'a ulaşır. Günde en az beş bin. E beş bin sayısı sünnette yok. Ama hadiste diyor ki çok söyleyin. Şahın Akşibent de beş bin demiş. Sembolize etmiş. Ha sembolize ona bir rakam koymuş. Ha bazıları var sünnette Mesela namazdan sonra 33, 33, 33 bu hadiste geçiyor ama tarikat dersindeki 5000 hadiste geçmez ama Şahin ben o yetkiyi nereden aldı Resulullah Müslüm hadisinde ne diyor güzel bir çığır açarsa sünnet çığır sünneten hasen eden kendi sevabı kendine kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin sevabı da kendine dolayısıyla İmam Rabbani'nin yani lafsi bir münazığa var İmam Rabbani diyor ki eğer aslı sünnetteyse mesela şimdi mevlitle ilgili konuların sünnetten aslını bulalım dedik. Ayete baktık, rahmetimle sevinsinler diyor. Hadise baktık, hadislere. Hazreti Abbas gelmiş efendimizin amcası. De demiş ki, seni methetmek istiyorum demiş. Şiirle Hazreti Abbas çok büyük şair. Buyur methet demiş. Ve telem mevlidde eşfaqat el arzu başlamış. Sen doğduğun zaman yer parladı, gök parladı. Bu sahite geçiyor. Hazreti Abbas Efendimiz'in önünde doğduğu, doğum günü Hazreti Abbas'la yaş araları da çok az. Hı. Doğduğunda hatta gelmiş yeğenin oldu, gel demişler. 3-4 yaşında mı neydi? Gittim ziyaret ettim diyor. Böyle ayla konuşur gibiydi, parmağını aya işaret ediyordu, beşikte diyor. Şimdi doğum bahsini konuşmuş. Ondan sonra e, mesela Efendimiz Sallallahu kendi yapmış bunu. Bak çok önemli bir ilim burası. E, bir gün bir mevzu olmuş, yağmur duası, yağmurlar yağmış falan. Efendim Sallallahu buymuş ki amcası için. Ebu Talib'in şiirini keşke biri okusaydı. Bak bu Buhari'de geçiyor. Ebu Talib'in şiiri. Hemen Hazreti mi birisi demiş ki... ...herhalde şu şiiri düşünüyorsun. Ve ebiyodu yüstez kalı ve mâmü büvecihi... ...mâ lül yetâ mâ ısmetullil ...o yüzü bembeyaz onurlu bulutlar... ...onun yüzü suyu hürmetine yağmur doluyor. Bak bak yüzü suyuyla... ...bulutlar onun yüzünün bereketine yağmur doluyor. E durların sığınağı, yetimlerin barınağı... ...efendim sallallahu aleyhi ...sevinmiş... Ebu Talip söylemiş bunu Efendimiz çocukken bir yağmur duasına götürmüşler onu kâbeye e, yağmur duası yapacaklardı Efendimiz daha çocuk demişler ki e, sen de bulun bereketsin bize demişler efendim sen de böyle e, kâbe'nin duvarına yaslanmış orada duaya amin demiş bir şey bir şey söylemiş bir dua etmiş yağmur yağmış Ebu Talip de o zaman demiş şu beyaz yüzlüye bak bulutlar yüzü yürümetine yağmurdu bu Ebu Talip'in şeyi sahite geçiyor hadislerde Resulullah Efendimiz sonradan ne diyor dikkat edin ya menühiye dönü bir talip. E bu talibi şu şiirini biri söylese ya. Bakın bunlar yaşanmış. O zaman siyere döndüğümüzde, sünnet-i sahiha diye döndüğümüzde. Bu sünnet-i sahiha tabirini de çok sevmiyorum. Sünnetin sahih'i sakımı olmaz. Sünnet, sünnet-i sahih'tir. Ha. Şimdi de, sünnete çok... döndüğümüzde hı hı. efendimizin metiyesi var mı? Sahabeye kendini metettiriyordu. E, Kafirlere hiç ettiriyordu. Efendimizi medheden bu kadar Kasî, Kâbibinü Züheyr'in o hırkasını hediye ettiği kasidede Efendimiz'i ne kadar medhetmiş. Ne var? Şuna ne dersiniz? Ondan sonra yemek yedirmek İslam'da var. Salavat var, Kur'an var. Bunları evet. bunları bütün anlattıklarınızı teyit eden O şey zaman de... sünnette aslı var. Şu şunun bize devamını anlatır mısınız? Peygamberimizin amcası böyle hep Peygamberimiz dünyaya geldiğinde cariyesi Süveybeyi. Oo! Oh delillerin en büyük. Bu, bunu bize bir anlatır mısınız? Anlatırım çok da. İşte yine modern, modern akıl <gülüyor> inşallah anlar. Hayır burada kaynaklarıyla söyledim. Efendim o kadar kaynaklı bir şey ki Hı -hı. şurada sırf kaynaklarını saymaya kalksam bu harim üstümde de var. Hı -hı. Fakat ee, çok önemli bir mesele. Y ne? İlgilisi oradan takip etsin. Şu kısayı bize bir anlatır mısınız? Anlatayım size. Eğitim. Şimdi Bekim, Efendim Bekim Efendimiz emzirenlerden Sonradan, Efendimiz ona çok itibar etti ve ziyaret ederdi. Akrabalarını bile. Bu, kişi... Bu Ebu Leheb'in cariyesi. <gülüyor> Bu Süveybe... E, Efendim Suha babası çok küçük yani yaşta genç. 20 küsur yaşında 21-22 yaşında vefat ettiği için kardeşleri Ebu Leheb de kardeşi tabi. Ebu Leheb, Abbas, Hamza. E, Hamze değil esas telaffuz Hamze'dir. Hı hı. E, bir de çekiyorlar şimdi Hamza, Hamza diye. Bu çok yanlış galat Hamze... Şimdi efendim bu amcaları çok üzülüyorlar kardeşleri. Bir de Gurbek'te öldü Medine'de. Dayı oğulları vardı orada. Hasta oldu orada bir ay yattı vefat etti. Şimdi bekliyorlar iki aylıkta Amine Validemiz hamileyken vefat etti. En seçkin görüşe göre iki aylık hamile. Bu hamilelikten vefat edince kardeşleri çok mütesir oldular. Yani yetim olarak olduğunda. Daha doğmadan Daha doğmadan yani, yani kardeşlerin ölümüne çocuğunu göremedi. Bir de tek çocuğu olacaktı zaten. Evelde çocuğu da yok. Ee, üzgündüler. Bu arada Ebu Leheb'de tabi amcası, Süveybe de onun cariyesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gecenin sabahı, hangi saat kaçta doğdu o saatte çok önemli. Onları anlatırız. Hı -hı. O gecenin sabahında e, bu haberi alır almaz cariyesi doğru Ebu Leheb'e gitti. Dedi ki ee, ...müjdem var dedi... ...hani müjdemi isterim tabiri gibi... ...bir de cariye ya... ...ne koparırsam çardır gibi de olabilir... Ee, ...yani çünkü hizmetçi statüsünde... ...esir... Ee, ...dedi ki... Ee, ...nedir dedi müjdem dedi... ...dedi ki Abdullah'ın oğlu oldu... ...yani kardeşi... Kardeş, ...Abdullah'ın oğlu oldu dedi... ...çok sevindi... ...bir de Arap toplumunda bir erkek çocuk... ...hassasiyeti de var... ...kız olursa diri diri gömme zamanları o zamanlar... ...kız da biraz ar oluyor onlara... Hem oğlu olması, Abdullah işte tabii ölmüş olması, çocuğunun onu yaşatacak olması falan falan. O tabii ırkçı bir zihniyet olabilir. Ama çok sevindi. Bu sevinmesinin tezahürü olarak Süvey dedi ki seni azat ettim dedi. Süvey Bey etti, azat etti. Ondan sonra tabii Ebu Lef ne bilecekti ki başına bela olacak. 40 sene dolunca nübüvvet geldi. Nübüvvet gelince de putlara karşı çıkınca da Ebu Leheb tabii buna karşı geldi. En büyük yavrularından biri oldu ve Kur'an-ı Kerim'de e, efendim e, Teppetiye diye Ebi Leheb'in ve Teppe diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası olmasına rağmen ismiyle yani künyesiyle diyelim tabii Ebular, ibinler lakap künye şeklindedir. Özel ismi değildir ama daha maruftur. E, Ebu Leheb kendisi de karısı da Ümmü Cemil denen karısı da Resulullah Efendimizin yollarına diken döşerdi falan çok eziyet ettiler onun için elleri kurusun diye lanete çarpıldı gel zaman git zaman ee, Ebu Lef tabi öldü Ebu Lef de çok sıkıntılı bir şekilde öldü bir bulaşıcı hastalıktan yanına yanaşılamadı falan o yüzden zannederim Bedir'e de çıkamadı Bedir'e gidecekti onlarla onu yanlarına almadılar o arada öldü bulaşıcı bir hastalık Ebu Lef öldükten bir zamanlar sonra o zaman Hazreti Abbas da Müslümanlığını gizliyordu falan Sonra Bedir'de açıkça Müslüman oldu. Bedir'de esirler tarafına düştü amcası. Hazreti Abbas çok yardımcısıydı ama e, yine de bir taraftaydı. Hatta Bedir'de de efendimize karşı geldi. Ama esir düştü biliyorsunuz. E, orada esirler arasında fidye mukabili salındı. Orada da Müslüman oldu. Hazreti Abbas çok büyük oldu tabii makam itibariyle. E, bu arada Hazreti Abbas e, Müslüman olduktan sonra bir rüya gördü. Şimdi burada biraz delillendireceğiz çünkü rüya delil olur mu İslam'da falan filan hep konuşacağız. Bu rüyasında kimi gördü? Kardeş Ebu Le'yi hep gördü. Ebu Le'yi tabii nerede görecek? Cennette görecek hali yok. Cehennemde gördü. Ebu Le'ye dedi ki ma le badena yani. Bizimden ayrıldıktan sonra ölümünden sonra ne gördün dedi. Nelerle karşılaştın dedi. Fakat Ebu Le'yi çok kötü bir durumda gördü zaten. İyi hali yok zaten. Ebu Leheb ona dedi ki, sizden sonra dediği, evendim rüyasında söylüyor bunu. Bu aynı böyle Bukhari'de falan geçiyor ha. Bu rüyanın lafı Bukhari'de falan geçiyor. Yani normal senin benim rüyam değil. Dedi ki çünkü Abbas görüyordu. Hazreti Abbas ibn Abdülmuttalip görüyor bunu. Sizden sonra hiçbir hayır görmedim. Yani perişanım bir mesele var dedi sana bunu söyleyeyim ki dedi süveybeyi azat ettiğim için her pazartesi işte geliyoruz gidiyoruz pazartesilere dikkat edelim bu gece her pazartesi gecesi Resulullah Efendimiz çünkü gece doğdu imsa bir saat kala onu da konuşuruz o saatin çok önemli var kabul saati gecede o çünkü her gece kabul saati o saat Süvey Bey'i ettiğim için her pazartesi gecesi iki baş parmağımın boğumlarından su içiriliyorum dedi. İki baş parmağımın boğumlarından su Buradan su, cehennemde su ne demek ya? Cehennemde su ne demek? Şimdi buraya itirazlara cevaplar vereyim şimdi. Hiç itirazına girmesek. Ben Yok de şu şey, şunu diyorum, adam güzel. diyor ki... Kafirlerin azabı hafifletilmez ayeti var ya ona zıt düşüyormuş. Zıt düşmüyor. Kafirin azabı tayin edilen azabı hafifletilmez. Bunun azabı baştan böyle tayin edildi. Hmm. Benim asıl merak ettiğim bir şey Şimdi daha Şimdi dikkat var. edin burada hmm. ilmi çok konu var. Hmm. Yalnız dikkat edin. Bazılarının itirazı Abbas bunu Müslüman değilken görmüş. Diyor. Halbuki İbnül Esir camiul Usul'de de kaynaklarını vermişim. Müslüman olduktan sonra gördü diyor. İki Müslüman olmadan da görseydi. Bu rüya Resulullah Efendimiz'in huzurunda Müslüman olduktan sonra anlatıldı mı? Anlatıldı. Resulullah bunu dinledi mi? Dinledi. Ne dedi? Sükut etti. Hiçbir itiraz etmedi mi? Etmedi. Hmm. Eğer burada bir yanlışlık olsaydı kainatın efendisi böyle bir rüyayı aslı yoktur bunun şeytan göstermiş sana der miydi demez miydi? Bukhari gibi bütün kaynaklar bakın Musan Nefte Bukhari, Müslim sahillerinde Begavi, i̇bn Kesir, Süheyl'i bu kadar kitapta bu geçer miydi? Ki Bukhari zaten Bukhari bizde çok meşhur da Bukhari'nde şeyhleri var Abdurrazak Bukhari'nin şeyhi Peki. Şimdi dolayısıyla şimdi gelelim bir beyt bu beytte ne diyor? Sizin dediğiniz yere geliyoruz İzâkâne âcâ kâfiren câ ezemmû bi tebbet yedâhu fil cihîm-i zemmi Kur'an'daki tebbet suresiyle sabit olan cehennemde müebbet ve muhallet kalacak Ebu Leheb'in durumuna gelince <gülüyor> Ahmet Aleyhisselam'ın doğumuna sevindiği için her pazartesi günü onda bir su içirme gibi hafiflik olduğu rivayeti kaynaklarda geçiyorsa şimdi bize gelelim bize ne bundan? bize çok bir şey var bundan sen az zannü bil ve mâtem Peki Ahmet Mustafa Muhammed efendimize iman etmiş. Onun doğumuyla sevinmiş. Onun gelişiyle müjdelenmiş. Ömrü hayatı boyunca mevlidleri kutlamış. Onun doğumu o bir kere köleyi cariyesini azat etti. O da başına ne geleceğini bilmeden. Biz seve seve iman etmişiz. Onunla sevinmişiz, ferahlanmışız ömrümüz boyunca ona iman ve sürurla yaşamışız sonra da inşallah imanla da ölebilirsek bu kulun hakkında ne zannedersin bu cehennemde azaba girer mi diyor iman faktörü onunla sevinme imanlı ölme Tabii imanlı öleceğimizi bilmiyoruz inşallah imanlı öleceğiz bu sevgi hürmetine hal böyle olunca bize bundan mevlit kutlamalarıyla ilgili deliller babında bu da büyük bir delildir. Çünkü doğumuna sevindiğinden azad ettiğinden. Dikkat edelim buraya. Hal böyle olunca biz bunu sevinç için yapıyoruz. Ama şerhatsızlık yapmıyoruz. Sünnete ittibazlık yapmıyoruz. Aslı olarak bütün maddeleri topluyoruz. Yemek yedirmekten, ikramdan, misafir ağırlamaktan, salavattan, Kur'an'dan hepsinin de sünnette makbul bir yeri var. Hı hı. Hal böyle olunca bu e, sünneti hasenedir. E, bütün ulema bunu kabul etmiş imam-ı suyutiler hepsi nereden baksan sene altı yüzlerde bu bir ritüel haline gelmiş ama e, ondan evvel zaten sahabe-i kiramın e, amcası onun önünde sen doğduğun zaman diye şiirler okumuş hocam bir şeye takıldım şimdi e, yeğeni doğduğunda köle azad eden anlattığınız bir rivayete göre işte parmak boğumlarından su içirilen Ebu Lehebe Hikayesini merak ettiğimden dolayı değil Sadece pek çok seyirci de biliyordur zaten Veya Leheb suresinin anlamına bakıldığında da anlaşılır evet. Ne olabilir ki e, Herhangi bir insan Herhangi bir insana bedduası değil Allah e, Ebu Leheb'e Peygamberimizin Doğumun haberini aldığında Kölesini azat eden bir insan O kadar sevinen Bir insana nasıl bir surede Bu kadar ismen beddua, ismen beddua edebilir Eder Ama işte o da öyle bir zulüm yaptı ki Peygamber olduktan sonra efendim sana sevme. O kadar hakaret, o kadar eziyet yaptı ki yani. Başka da biri daha var mı adına bu kadar beddua edilen? İsmi yok. İsmi yok. E şey var, Velid ibn-i hakkında çok var. Velid ibn-i de kim biliyor musun? Evet. Halid ibn Velid'in babası. O Onu ne yapmış? Onun da efendimize çok büyük eziyetleri var. Nadir ibn Haris var. Kur'an'da böyle meşhur. Nadir ibn Haris, Velid bin Mughire. Marka gavur bunlar, marka. <gülüyor> Bunlar çok kaliteli yavur yani böyle Hı. rastgele bir yavur değil bu. hiç levne şavle lazım. İstesek biz de bu Kur'an'ın mistini getiririz. Gidiyordu İsfendiyar haberlerini acem diyarından kıssalar bilmem romanlar ezberliyor geliyor Mekke'de okuyor milleti saptırıyor. Efendim sahemin haşa yüzüne tükürme davası üveyimdi kalef. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek yavuru mübarek eliyle gebetmiş. O daha çok güzel. Onu soracak... Bir kişi azabı, bir? bir kişi. Eşed günlerse azabın insanlar içinde azabı en şiddetli olan kimdir? ...hadişerif... ...bir peygamberi öldüren... ...evkateleû nebiyyün... ...yahut bir peygamberin öldürdüğü... ...peygamber tarafından öldürülürse... ...bu peygamberi öldüren ne eş? Yani en büyük gavur nasip oluyor. Bir de şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi... ...en büyük peygamber olursa... ...işte o Übey ibn yavru e, ...Halef gavuru, e, ...aslında işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme... ...yemek verdi, ziyafet verdi... ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sonra... Ee, sen iman etmezsen ben yemeğini yemem dedi orada iman etti ettim dedi kelime şahadet getirdi sonra Ebu Cehil'ler ona sen nasıl dedi şey yaptın ya ee, dininden döndüm falan o da bu sefer yeniden yok ya ben sizdenim ben onu yemeğimi yesin diye rezil olmayayım diye ee, böyle dedim ya on sonra kalktı dediler ki yok bu işi böyle patlayamazsın gidip suratına tüküreceksin ve şahadetini ikrarını bette dicersin. Efendim son sevini mübarek yüzüne tükürük atma tabii ateş olup anlığına yaktığı rivayet edilir ama o cüreti gösterebilen bir melun Ebu Cehil'in hayvan bağırsaklarını, işkembelerini secdedeyken Kabe'de, Hatim'de efendim sırtına basarak, efendim üstüne koyduğu bunlar rivayet. De, bunlar tabii az bir adam değiller ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, yani şahsen bakıyorsun, bedduada etmediği görülüyor. Yani bunların birçoğuna da beddua şunlara dendiğinde sülklerinden zürriyetlerinden inananlar gelecek diye hep Mevla'yı havaletti. Bu usta tabii çok delil getirdim ama belki bugün gündem yetmez başka bir derse Efendimizin e, huyu ahlakına girilir. Şunu, şunu Şimdi Beyimli Halefi bir e, savaşta zannederim Uhud'dan bilmiyorum bir, bir muharebede e, bir mızrak ona sapladı. Bir mızrak. hatta Pardon, o dedi kim, ki Kim kime sapladı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibn-i Halefke sapladı Hatta o dedi ki e, Rabia ve Muzar yani iki büyük kabilenin tümü üstüme yüklenseydi bu kadar ağır gelmezdi Yani öyle bir ağırlık geldi üstüme dedi e, Hatta sağ gitti Oradan sağ gitti de yani yaralı gitti de Sonra geberdi o melun e, Böyle e, Ebu Lebin dışında ama isim geçen Bakıyorum e, Ayetler olarak hadis-i şeriflerde var da ayetler olarak görmüyorum. Yani Ebu Ceylin ismi bile yok. E yani kadar... Ebu Ceylin ismi yok. Amcasının ismi var. İlginç. İlginç. O kadar savaşlar. Ama neden biliyor umut... musunuz? Yakınlığın düşmanlığı yakınların düşmanlığının da sıkıntısı çok olur. Çok Bakın şey. Hazreti Abbas Efendimiz büyük zat. Hatta akabe biatlarında Efendimiz'in yanında gizli gizli onu çıkaran e, Mina'daki e, akabe yerine götüren de Hazreti Abbas yanında. Yani Hazreti Abbas evvelden beri onun doğruluğunu bilen biri. Bedir'de kalktı. E biliyorsunuz müşrikler tarafıyla geldi. Bedir'de Müslüman olmasının sebebi ne? Hatta Abbas inliyordu. Esirleri bağladılar. Abbas Efendimiz de inim inim inliyordu esirler tarafından. Efendimiz sabaha kadar uyuyamıyor. Şimdi tabii ki bir prensip var. Öbürü 70 tane esir var. Şimdi benim amcam diye bunu çözün diyemiyor. Diyemiyor. Öbürü esirlerle aynı muameleye tabi tutuluyor. Müşrikler tarafında. Sabaha kadar uyuyamıyor. Hazreti Ömer mi, Hazreti Bekir mi? Ya Resulullah çok tedirginse. Halbuki harp kazanılmış, Bedir müjdesi gelmiş. Yani Bedir fethi olmuş. Yani diyor Abbas'ın inleme sesini duyuyorum. Nasıl benim içim şey edecek? Çok üzülüyor. Ondan sonra tabii orada fidyeyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada nereye meyletti? Fidye alıp salmaya meyletti. Hazreti Ebubekir'e bir istişare sordu. Hazreti Ebubekir dedi çok yumuşak huylu efendimiz gibi Cemal tarafı ağır basıyor. Ya bizim akrabalarımız, şeylerimiz. İslam'ın da paraya ihtiyacı var İslam ordusunun. Fitye alalım. Bunlar da zengin. Salalım dedi. Hazreti Ömer'e dedi sen ne diyorsun? Hazreti Ömer dedi ki ya bunlar küfrün önderleri gelmişler. Bizim burada kökümüzü kazıyacaktılar. Sen dedi Ebubekir'in akrabasını ona ver. O kessin. ikini bana ver ben keseyim dedi ya Ebabekir dedi sen de dedi e, İbrahim Aleyhisselam'ın durumunu görüyorum. Dedi ve Ya Rabbi femen tebi ani fe bana uyan bendendir. Ve men asanife'nde neki gafur rahim isyan edene sen affedicisin. E, Hazreti Ömer'e de sen de Nuh Aleyhisselam'ın durumunu görüyorum. Rabbilatezen a'leladum elkehadirene diyara. Yeryüzünde bir ev bark sahibi yavru bırakma dedi. Nusufanı patladı. Hepsi geberdi gitti. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki şey arasında kaldı. Ayette gelmediği için içtihada bağlandı. Ebu Bekir'in görüşüne e, meyletti. Dedi ki fidye alalım esirleri salalım. Orada Hazreti Abbas'tan fidye alırken iki kat fidye istedi. Oraya geliyorum konuyu. Hmm. Mesela herkenden bir küp altın sen iki küp altın diyelim. Hazreti Abbas da dedi ki ya dedi ben, ben sen amcanım dedi. Bay, niye eşitlik yapmıyorsun? Herkes kadar benden de iste dedi. Niye benden? Ama dedi sen benim amcamsın. Karşı tarafta bizim tarafla savaşmaya geldin. Yani yakının düşmanlığı cezayı iki kat hak ettirir <gülüyor> O zaman dedi ki yeğenim dedi beni dedi dilenci mi yapacaksın bu saatten sonra dilenci mi? O zamana kadar Müslümanlı da açıklamadı. Ben dedi Mekke'de dileneyim mi dedi ya? Bütün param gitsin. Dedi ki hanımına dedi yani yengesi için söylüyor. Ee, adı da şey aklımdaydı da <gülüyor> hanımına dedi bir küp altın teslim ettin dedi ne olur ne olmaz savaşa gidiyoruz dönemezsen buradan çıkarırsın bol bol altın var o paralar ne olacak dedi deyince ya sen dedi bunu nereden biliyorsun dedi ya bunu dedi hanımımdan başka kimse biliyor. ya amca ben sana demedim mi ben Allah'ın peygamberiyim Allah bildiriyor dedi o zaman imanını açıkladı Ben yani Müslüman oldu o, bu tarafa geçti tabi oradan sonra Müslüman olunca fide yok yok yani fidye almış olabilirler onu tam bilmiyorum. Siyere bakmak lazım. Belki Müslüman olursa fidyeden kurtulamayabilir. Çünkü e, o durumda fidye yani Müslüman olmak belki fidyeden kaçırmak için, kurtulmak için olabilir diye fidye almış olabilir. Ama meseleye nereden geliyorum? Yani bir Ebu Leheb babasının kardeşi şu duruma bak. Ayetle beddua'ya çarpılmış. E, bir Abbas ondan sonra Hazreti Ömer bile o elam amca babanın yarısıdır. Resul Efendimiz sonra Hazreti Abbas'a çok itibar etti. Ee, yağmur Efendimiz vefat etti, amcası yaşadı. Hazreti Abbas yağmur duasında Hazreti Ömer derdi ki halifeyken ortalık kuraklık oldu. Hazreti Abbas'a getirdi. Derdi, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü su istiyorduk. şimdi sen amcasısın, başımızdasın. Sen gel dua, senin yüzü su isteyeceğiz isteyeceğizlerdi." Ve Hazreti Abbas Efendimiz de derdi ki: "Ya Rabbi, Resulünün amcasıyım diye beni araya koydular. Aracı yapıyorlar, beni mahcup etme." Derdi ve peşinden Harameyn, Mekke Medine su kalk olurdu. Hani enleke ya sakyel Harameyn, Harameyn'i sulayan zat tebrik ederiz derlerdi. Yani evet. Allah yaratıyor suyu ama şimdi demek istediğimiz o ki, bu e, Ebu Leheb'de de böyle bir durumun olması yine gayri iradi de olsa orada bir sevinmenin Kaça mal olduğunu yani bir parmağın e, boğumundaki su mesel ilginç ama bu kadar sahih kaynakta olmasa samimi söylüyorum ben biraz bu işte mütesahil davranan biriyim ama bu rivayeti nakledemezdim. Ama sağlam. Kaynakları Kaynaklı. çok sağlam. Peki. Ama mesele ne? Azabı hafifletilmiyor. Azap baştan öyle tayin ediliyor. Bunun bir örneği de bu Talip hakkında var. Mesela bu Talip hakkında o da Buhari'de. Hazreti Abbas dedi ki Ebu Talip seni çok korudu. Ve senin için çok kazaplandı düşmanları. Ebu Talib'in fedakarlıkları inkar edilemez ya. Ha Ebu Talib'in Müslüman öldüğüne dair rivayetler var zayıftır. Hmm. Ee, bazı ayetlerin sebebin üzünü teşkil ediyor. Onun hakkında bir bap açtım. Efendimizin anne babasının kurtuluşu, Aba Ecdadı'nın tümünün tahareti mesebeni. Yalnız Ebu Talib hakkında bir bölüm yaptım şimdi o yeni çıkacak kitabımda. E, onda muazzam deliller zikrediyorum. Fakat ee, tabii ki cumhura göre şirk içinde öldüğü durum var cumhura göre. Bazı ehl Sünnet'ten de zayıf rivayetler vardır kurtulduğuna ama genelde tabii efendim sen biliyorsun cenazesine de gitmedi. Ama hep sebeplerini bazıları açıklıyor. Abbas Hazretleri sordu ki ya bu Talip seni çok koruyordu. Ebu Talib hel Ebu Talib'in bir şey? Bu Buhari. Ebu Talib'e bir faydan oldu mu? Buyurdu ki ne? An? Bakın şimdi eğer müşrikse, öldüyse ve cehennemdeyse evet oldu diyor. Evet evet oldu diyor niye? Hıvî cehennemin en sığ yerinde topuna kadar levle anele kanefid derkil esfelimin bana yardımı olmasaydı esfeli safilinde dibinde olacaktı yani azabı en hafif yerde şimdi bu Buhari de bu hadis ama cehennemde cehennemde şimdi burada ne yok azabı hafifletilmez ayetleriyle çelişki yok neden? Azabı baştan öyle belirleniyor belirlenen azap hafifletilmez. Şimdi buna bakarsanız... ...cömert gavurlar, kafirler var, cömert. Bir de zalim kafirler var. Şimdi kafirin hepsi cehenneme gidecek. Ama bu kafir... ...köpeği kesmiş... E, ...efendim, kediyi... E, ...aç bırakmış, öldürmüş. Bu kâfir de bütün köpek, kedi... ...fakir fukaraya yedirmiş. Şimdi cehennemde bunların yeri aynı olur mu? Olmaz. Cömert kafirin... ...cehennemde bile azabı hafiftir. Hafifletilecek demiyorum. Hafif belirlenecek... Aynı şey cennet için de geçerli değil mi? Yok cennette derece farkı var amelinin yüksekliğine göre. Ona Cehennemde göre yani. azap farkı var. Hı. Kafirler arasında bile azap farkı var. Çünkü zalim kafirle munis kafir, merhametli kafir bir değil. Yaptığı iyilikler var adamın. Ha Kur'an'da diyor ki: "Heba menzura kafirlerin iyilikleri toz duman, sevap hayır göremezler." Hayır göremezdir cennete giremez demektir. Ama azabı yenilik olur öbürüne göre. Öbür türlü de Rabbimizin bir adaleti var. Bu şimdi milleti kesmiş doğramış bir gavurla, efendim bir firavunla, bir, bir, bir hamanla, sen kalkıp da efendim birçok insana iyilik yapan bazı kafirler de var. E bunları Allah aynı yere atmaz de. Ama iman şartı arar cennete girmek için iman ve ameli salih. O ayrı bir şey. Ama fetret devrindedir, ulaşmamış tebliğ, o toprak olur, o cennete girmez. Ayrı bir şey. <gülüyor> Peki, hocam bir yerde İbrahim Hazreti Hazreti Muhammed için Hazreti İbrahim'in duası Hazreti evet, Muhammed'e müjdesi diye bir şey. E, evet, o hadis Şimdi diyor ne, ki dedim? zaten oradan da bu doğum anına geçiyor o hadis. Hı -hı. Buyuruyor ki ene ne de ve bir evveli emri ben size işimin başını anlatayım diyor. Müslüman da veya sahipte geçer. Yani benim başlangıcımı anlatayım. İlk sefer Hazreti Cabir soruyor. Senin ilk yaratılışın neydi diyor. Nasıl oldu yani? Bunu Abdurrazak Musannef'inde söylüyor. Fakat kitapta bulunmuyor. Cüzü mefkut diye kayıp cüzü buldular. İsebni <gülüyor> Mani'l-Himyer'i <gülüyor> buldu. Bir cid bastı onu. Ben onu ulaştım ona. Onu yazdım kitaplarımda o kaynağı da Bu hadisin devamı çok uzun. Bir başı şöyle. Evvelü mâ halekallâh nuru nebike ya Cabir. Ey Cabir Allah'ın ilk yarattığı alemlerde ilk Allah vardı bir şey yoktu. Ezeli söylüyoruz. Geriye git. Dünyanın ömrü şu kadar sene. Oradan geri şu kadar. Gök yok, yer yok, bir şey yok. Melek yok, felek yok, bir şey yok. Allah her zaman var. Allah var, Kean Allah. Öyle mi mekul Hiçbir şey yok. Allah'ın ilk yarattığı nedir? Senin peygamberinin nurudur. Ey camir. Dünyadan, yıldızdan, güneşten... İlk yaratık. Yaratıcıdan başka bir şey yokken... ...ilk mahluk... ...Rasulullah nuru. Ben Rabbimin huzurunda bir nur Ben Rabbimin huzurunda bir nur oldum diyor. Orada ham dediyordu, onun için Ahmet çok ham deden demek. İsmi Ahmete gelisi. Nuru anlamak için ışık kafi değil, değil mi? Işık kafi değil. Hmm. Işık kafi değil. Yani, yani. geliyor da. E, bir şey, misal aleminde örnek teşbihte hata yok dersek olur. Hmm. Teşbihte hata. E, Kureş de bir nurdu diyor. 2000 sene evvel hep şimdi kabilesinin de var. E çünkü Allah Teala hep bunları seçerek geldi. Ne, mesela diyor Haşim oğlundan beni seçti. Haşim oğlunu şuradan seçti. İsmail oğlundan Kinane'yi seçti. Kinane'den şunu seçti. Yani atalarından beri e, geliyor seçilmiş. Mustafa ne demek? Seçilmiş. Seçilmişten seçilmişten seçilmişten Adem Aleyhisselam'dan. Evet. Ben e... çok özür dilerim. Oraya girebilir miyim? Ee, çocuklara Muhammed veya Mustafa veya Ahmet Hı? yok ben sorumu cevabını aldım. Sizin adınız zaten Ahmet. Bunlar konulması <gülüyor> Sesenmez biçmi ismimle isimlenin diyor. Bela hmm. tekenle bir künyeti, künyemle künyelenmeyin. Ebu'l Kasim koymayın. Muhammed isim ismini de mi koyabilir? Tabii koyuluyor E bütün bir cümle ulamayım Gazali'le babası babası Muhammed şu bin Muhammed Muhammed. Şu denilir yani Muhammed koyarsanız onun arkadaşı kızıp Muhammed. Abi, bir çocuğa, eder, bir çocuğa şey Ahmet edersen. Muhammed özellikle Muhammed ismi koyarsanız değer verin ikram edin yani sövmeyin dövmeyin gibi bir hmm. rivayetler var yalnız bir meşverede bir şurada istişare yapacaksanız mutlaka adı Muhammed olan veya Ahmet olan birini bulundurun mutlaka size bereket olur bir sofrada bulunsa mutlaka size bereket olur hmm. hatta bir veya iki Muhammed bir evde iki Ahmet iki Muhammed olmasından ağırlanmayın İ ismimi koyun böyle adı Muhammed ve Ahmet olanlar cehenneme girmeyecekleri veya girseler önce çıkacakları İsmi bereket. Mesela cehennemden ilk çıkacaklar kimler? İsmi peygamber ismine denk gelenler. Hocam o zaman. Yani siz... Musa, İsa, Nuh. Sizin Ahmet İ... Mahmut bu amaçla mı kurulmuş? E ben tabi babam koymuş onu ama. Yani helal olsun ona. Akıllı <gülüyor> bir iş yapmış. Yani zaten çocuğun babası üzerindeki hakları. Annesi üzerindeki haklarından birine isim. İsim. Sen şimdi öyle bir isim koyuyor ki. Ben diyorum bu nasıl isim ya? Şimdi isim vermeyelim. Vermeyelim. <gülüyor> vermeyelim. Şimdi diyorlar ki yarısını anasından almış, yarısını babasından almış. Öyle bir isim çıkmış ki ortaya literatürde yok. <gülüyor> Arap istilağında yok, Fars istilağında yok, Türk istilağında yok. Allah Allah. Şimdi bu cennet ama şey adamın ameli düzgünse. Evet cehenneme hiç girmez. O evet. mesele değil. Hmm. Ama biz cehenneme girme riskini düşünüyoruz kendimiz hakkında. Evet. Cehenneme riskiyle e, girme riskini düşündüğümüzde de kurtarıcı sebepleri artırmakta ama Hocam kurtarıcı sebep yaparsak o zaman herkesin adı Ahmet, Mahmut, Mustafa, Muhammed. Ama bak ne diyor peygamber ismi olanlar. Hmm. Yani 224 bin peygamber var. Ona bakarsan Danyal, Alisem Danyal var. Onun Circis nebi var, Ermiya var. Hmm. Yusuf var, Şa'ya var, Eliezer var, ee, çok peygamber İsrail olanın nebileri de var. Bunlar da bu müjdelere. Hmm. İlk ismi peygamber ismi olanlar. En sonunda Müslümanlardan kalıyor. Hiç ismi peygamber ismine denk gelen kalmıyor. Cehennemde son kalanlar. Allah teala buyuruyor ki bunlar Müslüman, Müslim Benim adımda selam. Hmm. E bunlar mümin, mümin iman eder. E benim adımda mümin, el Azizül Cepbah, el Müminül Müheiminu. Hmm. Ondan sonra umumi şefaat tecelli ediyor. Ama e, bu şifa şerifte de geçiyor, şehrilerinde de geçiyor. Bunlar yani böyle illaki e, kereki dört gibi demiyorum. Ama bu rivayetler vardır. Böyle rivayetler varken, e, çoluk çocuğumuzu niye mahrum edelim? Çoluk çocuğumuza böyle güzel isimler tanıştık. E, takabiliriz. Yönetmenim haklı bir soru soruyor. O zaman bayanlara ne yapacağız diyor. Bayanlara Ahmet Mahmut Mustafa koyamayız. E bayanlara mısın? ne yapacaksın sen de o zaman. Ayşe dolu memleket yahu. Ayşesi, Fatımesi, <gülüyor> Zeynep. Zeynep'i Zeynep, Zeynep. Ehli Beyt küllün Zeynep. Ha. Mesela Resulullah Efendimiz'in torunlarında kendi kızı Zeynep. Eşinde var Zeynep. Kızında var Zeynep. Şimdi Ehli Beyt'in nasıl biliyor musun? Şimdi Zeynep ee, ikinci Zeynep Z küçük Zeynep, büyük Zeynep o ayırmak için hep Ehli Beyt öyle takmışlar. Şimdi bakıyorsun hep Hasan, Hasan'ı Müsenna, ikinci Hasan, ha Hasan'ı Kebir Hasan'ı Sahir, küçük Hasan, büyük Hasan Peki. hep böyle aynı isimleri takmışlar ayırıcı bir e, İşaret vasıf olsun diye. Da koymuşlar. De yani Ehli Beyt'in isimleri, uh -huh. 12 imam Efendilerimizin isimleri, onların eşlerin isimleri, torunlar Rasulullah Efendimizin torunların isimleri, sahabe kadınlar bir katalog ondan dedim yapayım da bu kadınlar çok isim ar arayıp duruyorlar sahabiyat yani sahabe kadınlarının bir, küçük de bir tarihçesini yapabilsek ve, veyahut da bir isimlerini bile koyabilsek yapıyor musunuz? Bir, bir çalışma yani olsun, çalış çalış Niyetini çalışmayacağım olur. adım dünyada kitabım yarım hep bekliyor dolu işim var ama e, yani dergide takvimde bile olur ya bunları yapıyorlar hmm, bazıları hmm, hmm. yani bir katalog gibi de Konsa telaffuzu uygun olarsa... Kendi sorumu kendim provoke ettim. Tekrar başına geleyim. Hazreti İbrahim'in duası Hazreti İsa'nın müjdesi demiş. Şimdi ilk yaratılan nur... Şey, ilk yaratılan mahluk senin peygamberin nurudur. O nurdan dörde bölündü. Peygamberler, melekler falan. Yani Cebrail Aleyhisselam da Efendimizin nurundan. Ha melekler de. Tabii. O nur dörde bölündü. O dört dörde bölünüyor veliler... Öyle bir hadis-i şerif ki akıl mantık durur orada. O nurun bölümlemelerini anlatıyor. İlerisi öyle gidiyor. Kuluktumün nurillah. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Tabi Allah'tan haşa parça kopma anlamında değil. Allah'ın yani ol dedi deyip de oldurduğu nur. Ol deyip de künî habîbi Muhammeda. Sevgili Muhammed ol deyip de yarattığı yani varlık yokluk aleminden varlık alemine ihraç etti. Çıkarttı. Yoksa kendinden parça haşa Allah Teala'da tecelli bölünme bir şey düşünmez ee, bunu e, Vel inananlar da benim nurumdandır burada çok büyük müjde var yani Müslümanlar için söylüyor tabi ki Adem Aleyhisselam'dan bir. Adem Aleyhisselam da onun nurundan şimdi onun için ne diyor ben e, İbnül Fariz beytinde ne diyor e, yani Resulullah Efendimizin namına konuşuyor onun dilinden konuşurken Adem'de sureten ve hissen bana übüvet yani babalık sırrı varsa da ...manaya bakarsan... E, ...bende de... Adem'e babalık sırrı var. Çünkü... E, ...Hadis-i Şerif... ...bu da Tirmizi'yi de geçiyor. Kütüne ü ben peygamber iken... ...ve Adem'u beynel ma'i vettini... Adem su ile çamur arasında... ...hamuru yoğuruluyordu henüz. Yani Adem Aleyhisselam... ...Allah'ın kudret elleriyle yaratılmış... ...topraktan, çamurdan yaratılmış... ...up uzun, boyu çok uzun... ...melekler gelip şaşırıyorlar... ...bu ne işe yarayacak acaba... ...çünkü saksı gibi... ...kalekali sen min salsalin... ...kel fekhar diyor Kur'an... ...yani Adem'in yaratılışında... ...saksı gibi çamurdan, ...yani katılaşmış, kerpiç gibi olmuş... ...ama sureti işte... ...göz şey, oyukları var, şeyi var... ...heykel tasvir gibi... ...upuzu yatıyor... ...geliyorlar gidiyorlar başına... ...bu ne işe yarayacak acaba... ...halbuki o da onların imtihanı olacak... İblis de o zaman meleklere vaz ediyor... ...yirmi bin sene meleklere hocalık yapmış... O da cinlerden melek değil. Cinlerden ama var piyasada. Piyasada en büyük vaiz. Me Sen şimdi Ebu Levi konuşuyorsun. Gel iblisi konuşalım. Adı da Azazil. Esas adı. İblis sonradan oldu. İblis müflis sıfırı tüketmiş demek. Adı Azazil. Nur gibi. Ne oldum deme ne olacağım de parıl parıl yanıyor. Meleklere 20 bin sene vaazlik etmiş. Ve gökte yerde Allah'a secde etmedik karış yer bırakmamış. Her yerde secdesi var. O da geliyor bakıyor bunu olacak diye. Anlamıyor sırrını. Tabii o 40 gün sonra ruh üflenme meselesi. Ruh üflenince o çamur, balçık ruh burundan giriyor ilk. Ruh başka bir yaratık. Bizim de ruhumuz bedenden farklı. Ruh başka, beden başka. Beden iskelet. Çürüyor, kokuyor diyor. Ruh'ta böyle bir sorun yok. Efendim, ruh burundan girince ise işte ilk orada hapşırıyor. Hmm. O rüzgar şu kokumoku geliremen hapşırırız ya. ...ruh burundan giriyor... ...hap sürünce... ...efendim... E, ...elhamdülillah diyor... ...Allah ona ilham etmiş... Adem Aleyhisselam ilk deden, eden... ...hamd ediyor... ...yani yaratılış nimeti... ...ruh veriliyor ya... İşte, ...yarham uke rabbuke... ...Rabbin sana rahmet etsin ey Adem... ...yarham Allah... ...bu gelenek... Oradan ...bu geliyor. gelenek Adem aleyhisselamla Mevlamızın... ...hamd ve rahmet duası da Rabbimizin duası... ...ondan sonra tabii nereden ruh giriyor ruhun girdiği yer işte aynı beyin şu anda beyinde şu kadar damar var dünyanın etrafını bilmem ne kadar döner anlatıp duruyorlar onların hepsi toprak ve çamur saksı gibi balçık, kerpiçin ruh girdiği anda otomatik oluyor ilk insan o anda o damarlar halk oluyor ruh indiği, iner, indiği bütün yerler damar, kan, iskelet aynı insan işte Adem Aşem yaratılıyor On sonra işte secde edin yani onu kıble yapıyor onlara o arada melekler biraz e, ya Rabbi hani bunları niye yaratıyorsun gibi bir şey var ama itiraz manasında değil hikmetinden soal manasında iblis tabi e, şey, felsefe yapıyor evvelümen kase iblis ilk kıyas ve felsefe yapan iblistir çünkü felsefenin başı nereden kıyas yapıyor bu beni ateşten yarattın onu çamurdan yarattın ateş çamurdan üstündür diyor kıyas yapıyor ama kıyası da fasit yapıyor ama kıyas yapma Kıyas, Özelliği, meşru kıyas da var. Özelliğini veren de yine Allah değil mi? Allah Teala'dır ama Nas'a göre kıyas olmaz. Nas varken kıyas olmaz. Yani Allah sana şunu yap dediği zaman ona kıyas yapamazsın. Hmm. Bizim mesela Edile-i dörttür. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Nerede kıyas? Daha dörtte. Evet, Kur'an'da bir şey oluyor. yoksa, hadiste bir şey yoksa, ümmetin icma yoksa kıyasa getiriyorsun. E sen şimdi ayet varken kıyas olur mu? Allah secde et buna diyor, diyor ki sen beni ateşten yarattın, ben üstünüm çamurdan. Ya sana secde et buna doğru. Ona secde et denmiyor, orayı da yanlış anlamayalım. Ona doğru bana secde et diyor. Şimdi biz kıbleye dönüp Allah'a secde ettiğimiz gibi. Adem Aleyhisselam kıble mesabesindedir. Adem Aleyhisselam secde edilen biri değildir. Mescudun leh değildir, mescudun ilektir. Kendisine doğru Allah'a secde edilen... Daha, daha, daha anlayacağımız şekilde yani Allah sadece kendine secde edilmesini isterken Hazreti Adem'e niye istedi bunu? Hazreti Adem'e secde edin demedi. Üst cüdülü Adem, Adem'e doğru bana ne? secde edin demektir. Adem'in Adem doğunduğu... küble yapın, ya. ona yönelin. E şimdi Kabe taştan değil mi? E insan Kabe'den üstündür. Ne ha. diyor Mevlana Mesnevi'de? Zaten hadiste diyor. Ey Kabe ne kadar hürmetin var Allah katında ne büyük makamın var. Ama vallahi bir müminin hürmeti yani dokunulmazlığı senin dokunulmazlığından bin kat üstündür. Yani bir adam bir adama tokat atmak, dayak atmak, öldürmek, sövmek, ırzına şetmetmek, iftira etmesi ne demek biliyor musun? Bin kere Kabe'yi yıksa o kadar günah yok. Ama sokakta su içer gibi millete dalaşıyoruz. Hak hukuka reat etmiyoruz kulaklarına. Kabe'den üstündür. Mevlana Mesnevisinde e, demiyor mu bunu Kabe bünyadı Halili Azeres, Dilne Zargahı Celili Ekberes e, dil, yani Dilbedest ki Hacci Ekberes Gönül al ki en büyük açtır. E, çünkü e, Dilbedest ki Hacci Ekberes e, Dilne Zargahı Celili Ekberes Allah'ın tecellikahıdır sen efendim bir Kabe e, bir gönül yıkmak bin Kabe yıkmaktan bederdir e, hal böyle olunca ee, Adem Aleyhisselam'ın tabi konum itibariyle e, taş duvar olan bir kabe'nin mahiyetindense, ah seni takvim üzere yaratılan bir zatın kıble olması daha uygundur kıble olmak bakınla Cüüllahu Teala. Onda birçok vasfının suretini koymuş. Adem'e doğru. Cabe'de hayat yok, ilim yok, semir yok, basar yok, irade, kudret, Kesinlikle. kelam tek mi? Bir... Hangi sıfatlar? Ama insanda Allah'ın sekiz sıfatının suretleri var. Adem'e doğru secde edin dedi. Ha doğru secde edin Sonra... onu da doğru anlayalım. Hmm. Onu da doğru anlayalım. Adem'e secde değil Adem'e doğru Doğru bana... bana secde edin ama onu kıble yapın. E şimdi orada da kıyas yanlış. Niye diyorum? Çünkü ateş yakıp geçiyor. Toprak bitiriyor. Toprak daha hayırlı esasen. Şu anda toprak hmm. olduğu hmm. yeri düşün hayat var yeşerme var bitki var mazo ateş ne? tamam soğuktan donma tehlikesi var şudur budur diyebilirsin ama ateş ne yetiştirmiş ateş yıkmış yakmıştır ama toprak yetiştirmiştir şimdi gelelim ilk yaratılan senin peygamberinin nurudur e diyor ondan sonraki aleme gelişi Hocan, sonra çok, ben diyor çok ha... özür oraya girmeden 20 sene meleklere vaizlik ee, <gülüyor> azazil miydi azazil. azazil çok kıymetli çok hürmetli fakat sonradan milyonlarca yıl bütün dünya tarihinde insanlık boyunca uzak durulacak lanetlenecek bütün bu kurgu bilmiyorum doğru bir kelime mi bütün bu kurgu Allah tarafından yapılan bir kurgu mu ibretlik bir hikaye olsun diye Allah Teala'nın yine demin dersin başında konuştuğum üzere onun fıtratındaki tezahür edeceğini gördü onu ona Allah zorlamış değil öyle yapma özgür iradesiyle yapacağını görmüş onun onu serbest. Şimdi ne diyor? Hep kader mevsuna takılıyoruz. Abicim, de, de, ama. Demiyor mu sana ki, kızını serbest bırakırsan ya da olcaya gider yazılmacı lafını derler şimdi. <gülüyor> şimdi sen serbest bırakmış demiş ki bu akıllı ya bakıyor görüyor. Derle ki bu akıllı ticaret yapar. Şimdi vermiş hepsine yüzer bin lira para. O gitmiş orada burada yemiş. O gitmiş dükkan açmış, çalıştırmış, zengin olmuş. Öbürü de gitmiş efendim müteahhit olmuş. Bir öbürü daha zengin olmuş. Sermaye aynı sermayeyi veriyor. Hı hı. Aynı sermayeyi kimi çarçur ediyor? Senin şu anda çocuklarında görebileceğin gibi. Aynı sermaye ve eşitlik. Aynı peygamber geliyor. Aynı vahiy tebliğ oluyor. Aynı imkandan aynı akıl. Zaten akıl vermediğine sual yok. Hı. Ama bunu nereye kullanacağını biliyor. Kader onu bilmesi demek. Onu zorlaması demek değil ki. Bir şeyin öyle olacağını bilmek. Ha bizdekine tahmin deriz. ...bazısının da tahmini tam tutar. Ama Allah takine tahmin diyemeyiz. Kesin ilim deriz. Çünkü Allah Teala'nın e, bizden farkı var. O olmadan da nasıl olacağını, olsaydı nasıl olacağını, o olsaydı nasıl olacağını da bilir. Olsaydı nasıl olacağını da bilir. Şimdi e, senin e, şu anda olmayan bir çocuğun olsa, Allah Teala o senin o çocuğun olsa nasıl olacağını, fiziğinin nasıl olacağını ve neler yapacağını büyüyünce bilir. Hayırlı. Ne gibi? Ecelini ve rızkını bildiği gibi. Hayırlı mı hayırsız olacağını bildiğiniz. bilir. Ama bu onu, ben bunu kurguladım, sen bunu uygulama mecbursun manasına değildir. Bakın hadiste ne diyor? Ya, ya Resulallah dediler, madem yazılmış amelin ne faydası kaldı? Hı -hı. Ne buyurdu? İ'melû fe kullûn müyesserû limâ hulikale. Siz Amel edin. Cennet için yaratıldıysanız sebep olarak da cennetlik ameller yapmanız size müe müessed edilir. Cehennem için yaratıldıysan demek sen cehennemliksen e, Ona gitmek için de ona uygun ameller yapacaksın. Dolayısıyla sen netice madem belli, netice madem belli bu mukaddimelere ne lüzum var? Ne lüzum var olur mu? O netice de o mukaddimelerin neticesi. Sen o mukaddimeleri yapman durumunda netice o senin. Allah bunu bildi ama onu da bildi. Sen şimdi bunu devreden çıkarttığın zaman da Allah'ın şeyini değiştirmeye çalışmış olursun. Mesela hadiste demiyor ki küllü mükrahun. Herkes ne, ne için yaratıldıysa oraya gitmez zorlanır. Bak mükrahun değil müyesserun. Ne demek müyesserun? İşte bana namaz kılmak kolay geliyor öbürüne içki içmek kolay geliyor. Bana camide durmak kolay geliyor. Mekke'de durmak çok zevk veriyor. Ömrüm geçse yılmam yıkılmam. Ravza-i Mutarada da Resulullah salavat getireyim. Kıyamete kadar hiç bir işin gücün yok deseler 100 sene salavat okuşuna. Bunun... Bana o kolay geliyor. Kolay çünkü siz hep teşvik ile büyütüldünüz bunun. Evet bu ödüllendirildiniz. Diğeri hiç hayatında görmedim. Yok canım ben de çok ödüllendirilmiş birine benzemem başıma gelmeyen kalmadı yani benim Kafadan kovuldum, bacadan girdim öyle değil mi? Yani, yani şimdi yani? hayır şimdi benim de yaşadığım çocukluğumdan beri geldiğim ortamda çok kıskanıldım. ...çok belalara musibetlere çarpıldım... ...şimdi ben öyle olaylar yaşadığımı... ...anlatamam ki sanaca anlatsam... ...Türkiye'nin gündemi değişir... ...bırak öbür gündemler devam etsin... ...niye değiştirelim Türkiye'nin gündemi... Demek ...ben şunu anlamadım... ...şimdi istiyorum. benim şimdi... başıma gelen de... ...pişmiş tavuğun başına gelmiş değil... Biraz ...ama ben... ...bura Allah'ın kapısıysa burada çok imtihan olur dedim... ...yani Mahmut Efendi Hazretlerinden uzaklaştırılmam için... ...yanına gönderilmem... ...çocukluğumda 11 yaşımdan beri... ...50 yaşına geldim artık... 35-40 senedir çektiğimi... ...bir kitap yazsam herhalde... ...oradan da köşeyi dönerim ama... ...çünkü bizim millet ayet hadis okumuyor. O sizi Mahmut yanından uzaklaştırmaya çalışıyor. E tabi 8-9 yaşında bir çocuk... ...benle uğraşıldı mesela. Ama şimdi ben orada bırakmadım. Nasıl ya, uğraştılar sizin Ya ona göre kıskananlar... ...şunlar bunlar ama ne iftiralar... ...ne kumpaslar... ...kumpas lafı meşhur oldu şimdi. Kumpanyalar, kampanyalar... ...bildiğin gibi bir durum yok ama öyle küçük küçük bir şey değil... ...o zaman için camia arasında kendi camiamız içinde de Türkiye çapında diyebiliriz yani. Hmm. Türkiye çapında hmm. kendi camiamız o zaman de ama küçükken daha fazla bu işler. Demin dediğim gibi Kureş Mekke küçükken Siyer daha... O de, herkes birbirle uğraşıyor çünkü. Bugün, bugünleri öngördüler galiba. Şimdi efendim öngördüm, öngördüm tabii uyanık adamlar öngördüler. Evet. engellemeye çalışan faaliyetler tutmadı. Tamam. Ama şu var. Bana da herkes aa ne güzel 11 yaşında 12 yaşında kürsüye çıktım. Ne güzel Vazettin demedi. Yavuz evet. Selim'in imamı beni vaz ettirmemek için ortalığı yıktı. Camiye çıktı, öbür imamdan kavga etti. Niye? 12 yaşında Yavuz Selim Camii'nde teravihde olay çıktı. E şimdi kaç Niye sene ben... sonra Bursa'da gittik camiye, müftü camileri kapattı. Girerse bunlar çıkmaz, mazur etmesin diye. Yani böyle toz pembe bir şey zannediyorsun da sen ödüllendirildin. Hiç ödüllendirilmedin. Hayır, ben şu anmamam. ondan ya. sonra hapistler Üçüncü hapsimizi gördük. Allah beterinden muhafaza etsin. Hiçbiri ödüllenme manasında ben bir şey görmüyorum. Ve çok maddi manevi darbelendim. Maddi manevi darbelendim. Yani 7-8 yaşımdan başlayan bir süreçten bahsediyorum. Ama bir irade var. Bir azim var. Mahmut Efendi haktır. Bu Allah dostudur. Bu bir velidir. Gösterdiği yol haktır. O zaman ben bunu bırakmamam lazım. Bırakmamam lazım yani. Kovulursam tamam. da dövülürsem de. Hatta yani dedi ki seni belki zehirleyebilirler. İşte kendine dikkat et. E bu, bu lafları kendi söylüyor icabında. Ama sen şimdi burada. Sizi mi uyarıyor? E uyarıyor. Korkarım zehirleyecekler. E şimdi bunlar olur. Olmuştur. Tarihte örnekler var. Hiç elin gelmemiştir. Yaşıyorsundur. Amma vela. Geldi mi başına? Yok benim bir yani yaşadığım bir şey ama öyle iftarlar etti. Bundan sonra da ne geleceğini bilmem. Ben de çok tedbirsiz bir adamım yani. Yemeğe giderim, her şeyi yerim, herkesin orada yerim, hoşçakalıyım. Öyle de çok bir çeşnici başım falan da yok. Hmm. Zaten dünyadan da bıkmışım yani belki şehit olursam. O da iyi bir şey. Çünkü ecelin öyle geldiyse boşuna öleceğine şehit ol. Öl. Hani zaten ecelinden evvel ölmek yok. Ama şunu denememek istiyorum. Bu İslam haksa, bu Allah Resulü'nün buyurdukları haksa, bu uğurda ne çileler çekilse de, hak bildiğin yere sarılacaksın bırakmayacaksın öyle beni ödüllendirdiler diye ben buraya geldim öbürünü iteklediler diye o cehenneme gitti böyle bir şey yok lafımı değiştiriyorum siz daha güçlü irade sahibiydiniz hayır irade bile güçsüz bir iradeli. diğeri de diğeri de güçsüz iradeyle dayanamadı sizin gibi yaşayamadı babacım yaşamak, yaşamak mühim değil hayır yaşamak mühim ki sana evet. diyor ki amel bağışlanır diyor hmm. itikat diyor itikat kaç para doğru inan diyor niye inanmıyorsun Hayır şimdi iblis ben dedim bundan hayırlıyım ben bunu e, Adem'e seyredemem. Şimdi iblis beş vakit namazı terk etseydi kafir olmazdı ki. Dikkat et, ameli terk edince ebedi cehennemlik olmuyorsun ki. Hiçbir amelin terkinde ebedi cehennemlik yok. Hani senin dediğini anlıyorum. Abdest zor gelir, namaz zor gelir, sabah namazına kalkmak zor gelir. Herkese güzel gelmeyebilir. E, güzel gelmez. Edici gelmeyebilir, sen peygamberi ne olabilir. kadar seveceksin? Canından çok seveceksin. Bu, hadis Herkes de canından sabit. çok seviyor mu? Hayır. Hayır seviyorum demek zorunda. Şimdi hmm. seviyorum demezse de dinden de çıkma tehlikesi var. O derece. Tabi bak adi kerimesinde... Estağlukunuz kanağı, bağlukunuz, neukum, beyxwanıkum, evvajukum, aşiretukum, oğullarınız, babalarınız, karılarınız, kocalarınız, aşiret akrabanız, ve bir taraf tümüne kazandığınız mallarınız ve ticaret tüküşen öykese de kesadından korktuğunuz ticaretleriniz, mesakün torloune beğendiğiniz evleriniz, villalarınız, hep beyleyikum Allahi ve Rasuli ve cihadımızı Allah'tan, Peygamberinden ve onun yolunda cihad'tan size daha sevgili geliyorsa. <Gülüyor> <Sessizlik> hatta ayeti Allah be. Bekleyin Allah'ın belası geliyor. E bu ayet bakın neler saydı ve bunlara benim benden ileri geçmeyecek sevgisi. Resulümden ileri geçmeyecek dedi. Şimdi burada bu ayetin da hadise bakalım. La yu'minu hadukum sizin birinizin imanı tamam olmaz. Hatta güna habbeleyimin nefsini ve mali ve velidi ve validi bendasen malından, canından, anasından, babasından geliyor. Canından da ben ona sevgili gelmeden iman etmiş olamaz. Şimdi biz burada sevginin tezahürünü katarsak çoğumuz belki de hepimiz çuvallarız. Sevginin eserini koymuyoruz. Muhabbetin boyutunu yani sevginin derecesini koyuyoruz. Şimdi buna bir misal verdiğimiz zaman Hazreti Ömer'in başına geliyor bu. Diyor ki ya Resulullah Ya Resulullah diyor. Bak Hazreti Ömer yağcı yalakalık bilmez. Sen bana her şeyimden daha sevgilisin. Ama her şeyimden. Ama canımdan ileri değilsin diyor. İşte dürüstlük. Biz olsak Ya Resulullah seni canımdan çok seviyorum. Ama biz çuvallarız. Nerede çuval? Canımdan çok mu seviyorsun? Sabah namazına kalk dese uyku tatlı geldi. Sakal bırak dese ...hanım razı değil... ...hacca git dese dükkan kapatamıyorum... ...iş bozulur... ...e şimdi nasıl canından çok seviyorsun... E ...canını sana bağışladık ya şunu yap yapmıyor... ...peki Hazreti Ömer ne diyor... ...canımdan çok sevemedim... ...bu dürüstlüktür... ...bu, bu dürüstlük rapidesi bizzat... ...ama... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor... ...senin imanın tamam değil diyor... ...tamam değil deyince... ...ya Hazreti Ömer bir kendine geliyor. ...ben nasıl imanım tamam olmadı hala... ...bu kadar bu işte ileri geçtim... ...yani Resulullah'ı sevdim de... ...nasıl imanım tamam ...tüm ürteriyor ...ürperdiği zaman diyor ki... ...vallahi bir de yemin ediyor ediyorum... ...şimdi canımdan da daha sevgilisin... ...Resulullah da... ...el an ya Ömer... ...şimdi imanın tamam oldu... ...şimdi Hz. Ömer... ...yağcılık yapsaydı baştan da canımdan çok seviyorum derdi... ...o makama ermeden iddia etmedi... Ne zaman o makama erdi iddia etti. Ama o iddia zaman yat, yat seni keseceğim dese yatar mıydı? Yatardı. Biz olsak e benden büyük abim var ya Resulallah şimdi sıra bana nereden geldi? E şimdi bizim işimiz bu. Ama ümidi kestirmeyelim. Biz amel bakımından gevşeklik edebiliriz. Ama sevgide yine öyle bir nokta var ki bizim Resulullah'a olan sevgimiz hakikaten canımızdan ileri. Bunu da bir yerden ispat edeceğim şimdi. Nasıl yani? Kendimi bu zaten adam beni koymuyorum. Normal yani bir Müslüman için konuşuyor. Belki de ameli çok zayıf hatta noksanlara bile konuşuyor. Öleleri de var. Nasıl misal vereceğim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki min eshed ümmeti ilü beni en çok seven ümmetim yekununa <gülüyor> badi beni görenlerden sonra gelenler içinde de olacak. Hmm. Nasıl olacak? Evet, hadum Levrani bir evsivan Onlardan bazıları yani biri canını malını verse de beni bir kere görse diye arzulayacak. Şimdi geliyorum ben cemaate bunu anlatırken böyle konuşuyorum. Yalıtenikatlık ızvani bir kere diyor ki, ah keşke kardeşlerime kavuşup görüşseydim. Tövler senin kardeşlerin biz değil miyiz? Törentümü sabi siz arkadaşlarımsınız. Belağın ızvani, kardeşlerim kimler? Menyetüne badi, benden sonra gelecekler, yümlüne bir bana iman edecekler ve demler beni görmemiş olacaklar. Yer etti Onlardan biri ne temenni edecek? Canını malını verse de beni bir kere görse isteyecek. Şimdi diyorum cemaata, ey cemaat, kiminiz sakal sünnetini yapamıyorsunuz? Kiminiz biz bak Kiminiz farzları yuvarlamışsınız? Herkes bir durumda ben demel uzum yok, kendime göre bün türlü eksiğim var. Ama ve lakin şu anda bize dense ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dünya gözüyle uyanık, hakiki suretiyle teşrif edecek ve bir kere bir kere göreceksin ama ondan sonra da öleceksin. Malını bıraktık canım canım. Eve eve gitmek yok. Çoluğu çocuğu bir göreyim falan bir şey yok. Bu fırsat veriliyor sana bir kere göreceksin. Ondan sonra ölmeyi kabul edersin. Deseler. Ben kendimi yokluyorum. Ve cemaat'a da bakıyorum genel duruma. Onlar adına da konuşuyorum tabii belki de yapıyorum ama birçoğu yani belki amelleri gevşek olanlar da var içinde. Bir kere göreyim de öleyimler. Ama neden? Evet ben de onu diyecektim. Ha, bunu ama anlamadım. neden orada da bir avanta var ama. Nasıl? E Avantajsız iş olmadı. Şimdi diyor ki... Beni görene müjde göreni görene müjde göreni göreni görene. Ne oluyor? Beni gören cehenneme girmez diyor. Tabii ki imanla gören. Ebu Cehil de gördü onu konuşmuyoruz. O zaman ne oldu? E ben zaten derdim ne? Ebedi cenneti kazanmak. E beni eve gideyim çocuk çocuğumu bir son kere göreyim. <gülüyor> Cennete müjde yok ki. Ama Rasulullah bir kere görmekle ben cenneti kazanıp sahabe makamına geliyorsam... ...ben veririm o canı ya ...diye düşünüyorum... ...ama genel Müslümanlar hakkında da bu kanaattayım... ...genel... ...hani diyorsun ya sen bu işte yoğruldun boğruldun... ...hani ben genel Müslümanlar... ...o zaman diyorum ki... ...canını verebiliyorsan bir kere görme... ...onu canından çok seviyorsun demektir ya... ...oradan da bir kurtarır tarafımız var... ...hepten de ümidi... Kesmeyelim. ...kesmeyelim... ...şimdi ilk yaratılan nur... ...şimdi burada da ne diyor... Şimdi biz mi Resulullah'ı önce sevdik? O mu bizi önce sevdi? O zaman iş nereye geliyor? Ah keşke kardeşlerime kavuşsaydım. Ne demek bu? Biz doğmadan, anamızın babamızın sulbine düşmeden o bizi arzuluyor. Bize hasret çekmiş. Dolayısıyla o bizi daha önce sevdi. Biz onun için nasıl sevmeyiz ya? Bu nasıl bir sevgi ya? Gece gündüz dua ediyor. Bir dua hakkı verirse bizim için kullanıyor şefaat hakkı verecek kendi başı sıkıntıya girmiş bedirde uutta hendekte Huneyn'de dua'yı kullanmıyor. Bakın buraya dikkat edin. Likülü nebi'nin daveti müstecap her peygambere yüzde yüz makbul bir dua verilmiş. Yani her külü nebi'im Başka hadiste diyor her peygamber duası kabuldür. Ama bir dua verilmiş anında kabul. Tek dua verilmiş ama iki değil. O anında. Göğe yere indirilirse indirecek. Tabi hikmetine uymaz onu hissetmez ama. Bunu her peygamber sıkışınca kullanmış. Nuh aleyhisselam tufanı yapmış. Musa aleyhisselam denizi yarmış. Sıkıştı. Lut aleyhisselam ümmeti bastı evi. Melekler evdeyken. Kullanmış. İbrahim her peygamber kullanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç sıkışmadı mı? Uhud'da ne olacaktı az daha? Dinin sonu gelecekti ya. Mübarek dişi kırılmış, e, miğferin şeyleri yüzüne girmiş, bayılmış, Hazreti Talha kucağında götürüyor götürüyor, müşrikleri e, savuşturuyor, bir daha kucağına alıyor, yere bırakıyor, kaldırıyor. Ba baygın, daha ne olacak? Bedir meselesi, bu e, 313 kişi bunlar da biterse ya Rabbi Allah diyen kalmayacak. O gelmiş üç misli gavur, develeri fazla imkanları Kat Kaç yerde sıkışmış, kullanmamış. Kullan diyorlar, kullanmıyor. Kullan, kullanmıyor. Taif'te öyle dayı oğullarından Hazreti Zeyn'in başını yarmışlar o üzüm asmalığına sığılmış. Melekler gelmiş işte dağları kapatalım bunları yok öyle mi? İnni htebetü ümmeti şefaaten yavnul kıyam. Ümmetimin günahkarları mahşerde çok sıkışacak. Onları cehenneme uğratmadan şefaat ile ahirette cennete girdirmek için ümmetim için sakladım diyorum. Bir yüzde yüz kabul duası biz olsak bir de ondan sonra başımıza ne sıkıntı geleceğini de bilmediğimiz için en ufak sıkıntıyı en büyük sıkıntı gibi görerekten peşin kullanırız. Ondan sonra da açıkta kalırız. Ama dünyada ne çektiyse kullanmamış ya. Niye diyor ki ümmetim daha muhtaç olacak kıyamet. Şefaat olarak sakladım. E şimdi bu nasıl bir şey? Nasıl bir sevgi bu? Bu nasıl bir şefkat? Nasıl bir Kur'an söylüyor. İnananları çok esirgeyecidir, çok acıyıcıdır. E kafirlerin Bire atmıyor. Sülplerinden imanlı züriyetler gelecek. Kökleri kazanırsa zürriyetleri kesilir diyor. Ama bu Cehil'den Ekim'e geliyor. Velid İbni Mughire'den Halid ibni Velid geliyor. E, dolayısıyla Taif'in halkından bütün Müslüman geliyor 1400 senedir. E şimdi onları düşünüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hı. Bakın kafirin zürriyetinden gelecek mümini düşünüyor. Kökünün kesilmesi için beddua etmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu merhamet, bu şefkat Hz. Ayşe diyor bir gün gördüm diyor böyle şey bir zamanlar hastadı diyor hani karı koca arasında da olacak şeyler bakarsın hani iyi bir anla denk gelir de hanım kocasından bir şeyler ister dünyalık ister takı ister bir şey, bakar ki morali düzgün falan böyle baktım diyor şey nefsi tıyıp bile gönlü hoş dedim ya Resulallah bana bir dua et dedi ya Rabbi Allah'u mağfirliği Ayşe'de Ma, ma ma geçmiş gelecek gizli açık, bütün gün afet. naafet. Ama ge gelecek, geçmiş gelecek gizli açık. Diyor sevindim, diyor sevindim. Ey ee, sırı ki dua'yı, e, dua'm seni sevindirdi mi? Sevinmez mi mi diyor? Böyle hoşukma gitti diyor gülmekten. Yani bir de geleceğinin de bağışlanması bir de Peygamber duası dikkat et. Bu sefer diyor ki. E Ayşe, vallahi inna ale deveti ilimeti fi Her namazda, bak bak bak. Şu anda biz bile her namazda Efendim sana e dua edemiyoruz. O kadar hakkı var üzerimizde, bütün haklarımızın sahibi. Her namazda ümmetim için bu dua yapıyorum. Her namazda. Berat gecesi. Sabaha kadar dua ediyor. 13'ünde ediyor. Üçte birine şefaat izni alıyor. 14'ünde sabahlıyor. Üçte ikisine şefaat izni alıyor. 15. gece bütün ümmetine şefaat izni alıyor. Şefaat izni almadan bırakmıyor. Fele sev ve rıdike rabbuka fe Ayet geliyor. Rabbin sana razı edinceye kadar sana verecek, üzülme diyor. Şimdi razı edinceye kadar verecek köşkler, saraylar, cennette bütün makam... Bir ümmetim cehennemde yanıyorsa ben razı gelmem. E o zaman bütün ümmeti alacak. E tabii ki imanlılardan cehenneme girme durum var ama ebedi kalmaz. Hepsini alacak. İman olan herkes için bu geçerli. İmanlı ölen. İman derken de tabii şimdi Yahudiler de kendilerine mümin diyorlar. Öyle Allah'a iman, Tevrat'a iman gibi değil. Yani inneddine Allah'ın, İslam. Allah'ın de tek din İslam. Bu İslam'ın da manası Musa Aleyhisselam da Müslüman, İbrahim Aleyhisselam da Müslüman. Tek din İslam. Allah teslimiyet hangi dönemde hangi şeriatı gönderdiyse ona teslimiyetin adı İslam. Şimdi diyor ki geldik hadise senin. İlk yarattığı nur senin e, peygamberinin nurudur. Dünyaya geliş neyle başladı? Adem Aleyhisselam ile o nur onun sulbüne intikal etti. Benim nurum diyor zahiri alemde babam Adem'in sulbüne ama ben peygamber iken Adem Su ile çamur arasındaydı. Ruhaniyette. ...ama zahiri bedende... ondan cennetten indim... ...dünyaya... ...ondan sonra Nuh Aleyhisselam'la gemiye bindim diyor... ...yani atalarının... ...biliyorsunuz o... ...tabii Sam ırkı, Arap ırkı Sam'dan geliyor oğlun... ...onun sulbünden Nuh Aleyhisselam'dan geliyor... ...sonra İbrahim Aleyhisselam'da ateşe atıldım diyor... ...yani onun sulbünde ya... ...böyle geliyor... ...ama diyor... ...Aba-u Ecdad'ım nerede... ...iki çatallaştı, iki şubeye ayrılacak... ...mutlaka Allah beni en hayırlı tarafa döndürdü. Ne demek o? Ya şimdi soyumuz geriden beri geliyor... Ee, bu ...babanın iki oğlu var... ...hangisine geçecek? Onun oğlu var... ...hangisine geçecek? O babadan geliyorsun ama İbrahim Aleyhisselam'dan... ...İshak, İsmail diyelim... ...İsrailoğullarının bütün peygamberleri İshak'tan geliyor... ...bir tek e, İsmail Aleyhisselam'dan... ...Rasulullah Efendimiz geliyor... ...başka peygamber gelmedi. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki İsmail Aleyhisselam... ...İshak Aleyhisselam'dan üstün... ...neden... ...ne zaman... ...atalarım iki şubeye bölündü... ...Allah beni en hayırlılarına koydu diyor... ...beni İsmail zürriyetine koyacak... ...oradan Kinane oğluna seçti... ...oradan e, Nizar oğlu... ...Adnanoğlu böyle geliyor soy... ...en hayırlısı... ...babaların en hayırlısını bana nasip etti diyor... ...Abdullah için... ...annelerin en hayırlısını bana nasip etti diyor... ...annemiz Amine validemiz için... ...şimdi bu noktada... ...ben size işimin başını söyleyeyim mi diyor... Bunu haber verirken diyor ki: "Enedevetu Ebi İbrahim. Ben babam İbrahim'in duası. Babam İbrahim'in da neyi kastediyor? Ee, Mekke'de kabe yaptıkları zaman İsmail oğlu ile beraber bir dua attılar. Rabbana, e, ve başlayayım. Rasulen minhum. Burada bizim jürimetimiz çoğalacak dediler. Bunlara kendi içlerinden bir rasul gönder." Derken beni kastettiler diyor. Çünkü İsmail Aleyhisselam'dan sonra Araplara oraya o nesle bir tek Efendimiz geldi. İsa Aleyhisselam İsrail oğluydu bu taraftan değil. Rasûlen, Rasûl gönder minhum onlardan, o ırktan. Bir tek Efendimiz geldi. O zaman o duanın eseri. Yetlü aleyhime ki senin ayetlerini okusun onlara kitap öğretsin, hikmet öğretsin, onları temizlesin diye dua ettiler. İbrahim Aleyhisselam'a nida geldi. Kadüs-i Cimelek, kabul olundu. Dolayısıyla en zaman ona kıyamete doğru gelecek. Ahir zamanda gelecek. İbrahim Aleyhisselam'a göre 5000 seneyi konuşuyoruz. Tabii ki efendimizin gelişi ona göre ahir zaman bir, oluyor. Bir, bir bir peygamber kendi ırkından peygamber. Çocuklarına istiyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu İsmail Aleyhisselam'dan türeyip evet. Mekke bütün. Orada ot yoktu, ocak yoktu. Kabile yoktu ki başka. Irkçılık ırkçılık gibi. Eee Yok ırkçılık gibi değil ama sen şimdi sen de isteyebilirsin. Ya Rabbi benim çocuklarımdan devamlı bir alim yetiştir. Salih birini yetiştir. Öbür zürriyetimi ıslahsene. Onlara kitap öğretsin. Yani kendi zürriyetin için dua etme hakkın var. Evet, bu anlamda. Ee, yani Kur'an'da bile duayı öğretirken evvela bencillik var. Nasıl? Rabbenağfirli. Ya Rabbi hı. beni hı. affet. Velivelideye sonra annem babama. Sonra velil müminiyle bütün inananların. Hatta diyor ki Resulullah sana sünnet nedir? Duaya başlarken evvela kendine edeceksin. Sonra anne babana edeceksin. Sonra müminleri edeceksin. Yani bu sünnette de vardır. Ama cemaatin imamı ve önderi ve dua ederken... ...beni beni diye dua edip de bizi diye de katmazsan ilavesinde... ...o zaman cemaata hainlik etmiş olur diyor. Şimdi maalesef hocaların çoğu kitaplardan duaları hazır okuyor... ...hazır okuduğu için de orada... ...li sırası ile beni geçiyorsa... ...onu Lena çevirecek kadar da... ...Arapçası ve ilmi yoksa... ...birçok hatim duasında... ...maalesef çok üzülerek... Ee, ...müşahede ediyorum ki... ...hep beni beni diye gidiyor... ...millet amin diyor... ...e tabi Allah yine niyetine göre senin başta dediğin laf... Yani, ...Allah niyetine göre kabul etsin... ...güzel bir şey... ...ama diğer türlü herkes hoca amin ama de hoca demiş efendi, buyur amin diye... ...yani dua et buyur de denilecek adamın da... Biraz e, li lena'yı, beni, bana'yı, bizi Hayırlısı ayırt lazım. edecek kadar da biraz bir şey okuması lazım. Evet. Yoksa da e, yani Türkçe'de biz diyorsun ama Arapça'da li li'yi, li'yi. E mesela Rabbena heblena derler yani hep bana diyorlar onu şimdi evet. Heb lena, hep heblena'yı çevirmişler. Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ne bu? Bizim bu İsmail'le bizim diyor. Çünkü oğlu İsmail de var yanında ayetin gerisinde. Bizden gelecek ırktan bir Rasul gönder. Ey İbrahim duan kabul olundu ahir zamanda gelecek. Nida i̇şte ben babam İbrahim'in o duasının eseriyim diyor. Hmm. Ve bişâratu İsa. İsa'nın müjdesiyim diyor. İsa'nın müjdesiyim ne, ne, nereden geliyor? İncil'de ne diyor? Estağfirullah ve mübeşşran bir Rasul'in. Ey İsrailoğulları ben size Tevrat'ı doğrulayarak geldim. Tevrat yalandır demiyor. Musa hakidi, Tevrat hak idi. Ben de Sencili getirdim. Allah'ın peygamberiyim diyorum. Bak bende de bitti demiyorum. Bir de Resul gelecek. Onu da müjdeliyorum. Yetiimin <gülüyor> ba'di. O Resul benden sonra gelecek. i̇sm Ahmet. Orada da Ahmet ismi geçiyor. Ahmet çok ham deden demek. Ama İncil'de isim Ahmet diye geçmiyor. İncil'de Faraklit diye geçiyor. Ba Baraklit diye de geçebilir. Faraklit'ın yani İbranice'nin çevrimi ve tercümesi çok hamd demek hmm. Faran dağından diyor Faran Mekke E sana yeri söylüyor Mekke E Mekke'de Ahmet adında biri geldi mi geldi çok ham deden Ahmet mana o Faran da Mekke Mekke'nin da dağı, ehhir Dağı'nda onda geliyor Bilin... Bunlar hepsini İncil'de söylüyor. Ben insanın müjdesiyim. Bilindik anlamda peygamberimizin adı yani annesinin babası yok ya. Annesinin ta... Esas, e, isim adı, adını koyan Muhammed. Abdülmuttalip dedesinin taktığı ve annesine rüyada Muhammed adını taktığı. Şimdi onu okuyacağım. E, gösterilen isim Muhammed'dir. Evet. Ahmet Mahmut Mustafa. Ay ya, şimdi Mustafa e, Ahmet bunları kendi söylüyor. Hadiste diyor ki Allah bana bu isimleri taktı diyor. Hmm. 201 ismi var. 201 pekala. 201 Delaili Hayrat denen meşhur kitabın hmm. Delailin başında Allahımızın 99 deler yine. Allah'ın 99 bunun nasıl 201? <gülüyor> ya kardeşim Allah'ın 99 değil, o sayılan 99. Allah Teala'nın bin bir ismi var. Hadiste sayyadiste ne diyor? Bir küll öyle Senin her adınla senden isteyim. ''Semmey tebi nefseke'' ''Kendine isim taktığın'' ''Evenzel tevfî kitabike'' ''Yahut herhangi bir kitabında indirdiğin'' O zaman İbranice'de diyor ''Ahiyya, şerahiyya'' ''Ya hayyü akım'' Allah'ın ne isimleri var? İbranice'de şurada, Süryanice'de var. Peki ''Ev'allem <messizlik> tevaheden min <müsaitî> halbike'' ''Bu sahihte bu dua'' ''Yahut kullarından birine öğrettiğin isminle O da bitti dedi Eriz gayb 'indeka senin nezdinde kendine sakladığın kimseye öğretmediğin isimlerinle. E buna bakla 99 olur mu bu? O 99'u ezberleyen, muhafaza eden cennete girer. O 99'un o farkı var. İnellahi zaten 99 ismen vahiden Allah'ın 99 ismi var. 101 hariç diyor. O 99 özellikle niye söyleniyor? Ben ehsa Onları sayan yani sayan derken ezberlemekten de sen şimdi burada ödül aldın diye cennete de gireceksin demek değil. Burada sayan muhafaza eden, manalarına inanan, iman eden, ona göre Allah'ın isimleriyle sıfatlanan yani ahlakını takınan İslam'ın. Bu manalar vardır ama tabii ki ezberlemenin ve saymanın da okumanın da şey inkar edilemez. Çünkü ezberleyen cennete girer diye bu müjde. Bu 99'a ait bir şeydir. Ama daha birçok hadiste e, o 99 isimde geçmeyen dolu ismi var. 99'da geçmiyor. hadislerde geçiyor. Hı hı. Ee, onun için o başka. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 201 şerifi var. Fakat burada ilginç olan bir tek Muhammed ismi Kur'an'da geçiyor. Bir de Ahmet ismi Kur'an'da geçiyor. Şimdi Kur ı Kerim'de geçen ismi de Ahmet var. Ama mesela Mahmut ismi Kur'an'da. Efendimizin Mahmut ismi var ama Kur'an'da geçmiyor. Mustafa ismi. Ee, şey olarak isim olarak diye ama Ahmet geçiyor. Şimdi Muhammed de çok geçmiyor. Birkaç yerde geçiyor. Muhammed suresi var. Yani hmm. sure olarak şey diyor. Ama hadis şeriflerde Yasin Taha onlar en meşhur isimlerindendir. Yani ama hadis şeriflerde de geçiyor. rivayetlerde geçiyor. Şimdi e, isimlendirmeden ben, bahsediyor. Ben e, İsa'nın müjdesiyim. E, müjdesiyim. Yani İsa ne dedi? Benden sonra bir rasul gelecek. İsmi Ahmet'tir. Tisi Aleyhisselam zaten ölmemiş, Kıyamet yakın inecek, İslam'ı dünyaya hakim edecek, Resulullah Efendimiz'i gidecek ziyaret edecek, selam verecek, Efendimiz cevap verecek ve onun yanında defnedilecek. Mezar yeri de orada ayrılmıştır. Öyle bir büyük irtibatı da var aralarında. Ve ruya ümmiyelleti ra'et, heyne ve da'etni annemin beni doğururken gördüğü rüyay Annem beni doğururken yani doğurmadan evvel manası hasta var, doğururken gördükleri var. O rüya nedir? Aynı Ve kezelerlik imam dün yine tarayne. Bütün peygamberlerin anneleri de benim annem gibi peygamber çocuğunu doğurmadan rüya görmüştür diyor. Bütün peygamberlerin anneleri. Peygamberimizin annesi nasıl bir Ne görüyor? Enneu haraceminah Nurun kendisinden bir nur çıktığını görüyor. Ama nasıl bir nur senin dediğin maddi boyutta ışık olarak diyebiliriz. Çünkü peşi diyor ki... <gülüyor> o nurdan Mekke'de durduğu yerden Mekke ile Şam'ın arasını açıyor. Yani o mesafeyi yaklaştıracak kadar parlatıyor. Ve Şam'daki köşkler bazı hadislerde Busra diye de geçiyor. O şey Busra'ya kadar Efendimizin gidebildiğinin alameti oluyor... Ama Şam'ın köşkleri onunla parladı diyor. Şimdi Şam'ın köşkleri diyor da niye Bağdat'ın köşkleri sarayları demiyor? Yani kaleler kuleler aydınlandı diyor. Şam'daki kaleler parladı diyor onurlar. Annesi buraya görüyor. Bu tabi say hadis. Şimdi burada incelikler var. Niye Şam? Kast ediliyor, ediliyor. Bir de var Şam'ın fethedileceği Ne işaret oluyor? Ama Şam'dan ilerisi de fethedildi. İstanbul'da fethedildi yer fethedildi. Şam'da bir özellik var. Şam derken de şimdiki başkent Dimeşk değil. Yani Ürdün Filistin'in dahil olduğu muhit. Miraç'ta nereye gidiyor? Yine o bölgeye gidiyor. Mescid-i Erkseğ, Şam. Toprağı. Kudüs, Şam. O bölgeye gidiyor. Mirac'a oraya gideceği. Oradan göklere yükseltileceği. Peki dininin orada hakim olacağı. Çok güçlü olacağı hakikaten Şam diyarı kadar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve seven ve muhabbet eden bir diyar yok onun için çok diyorum Ya Rabbi şu Suriye'deki ehl südeti kurtar diye çok dua ederim hatta ne derim o Mevlid gecesi zuhur eden oradaki kasırları aydınlatan nur hürmetine çünkü neden o nur orada İslam mesela Mevlid bizde bir gece kutlanıyor ya Şam'da şimdi zavallılar perişanlar yoksa Şam'daki esas adet ne biliyor musun bir ay kutlanıyor Rebi bir öyle evvel giriyor çıkana kadar. Yollar, caddeler, panayırlar, şenlikler, şerbetler, çuruplar, mevlidler, siyerler, dersler. Bütün Şam, Halep öyleydi. Düzenleri bozuldu. Allah yeniden onlara İslami huzur versin. Şimdi Şam'daki muhabbet de orada çok önemli. Çünkü Şam'ı şey, ince ince işler var. Mesela Şam için dua istiyor beni biri. Barakallahu fişam. Allah Şam'ımızı mübarek kılsın. Biri Irak için istiyor. Barakallahu fiyatı Irak. Irak'ımızı mübarek kılsın. Yemen'i istiyor. Barakallahu fiyatı Yemen'i de çok sever. Yemenimizin mübarek kılsın. Hep dualar ediyor. Şimdi bir yer var sonra tabi bu Selefilerin merkezinin çıktığı 200 sene evvelki olayda. Osmanlı'ya işte şey edilen. Birisi diyor ki necdimize de dua Şimdiki ismini vermeyeyim. Necdimize de dua et diyor. Necde dua yok diyor. Niye? Bu, bu da şey. yine karnes şeytan yatma o. Minnec... ...şeytanın boynuzunun oradan doğduğunu görüyorum diyor. Oraya dua atmıyor mesela. Şimdi her yere de sipariş üzerine nereye istersen de otomatik değil yani... ...Mevla'nın muradı üzere Şam'daki köşkler... ...Şin Necdin neresi olduğunu incelerlerse bulurlar. Tamam ben, ben ne soracaktım vermek istemiyorsunuz peki tamam. Aa, vermeyin tamam peki. Yani o şey bir yer... Tamam. ...meşhur bir yer... Tamam. ...ama şeytanın boynuzunun da çıktığı yer şeytanın kendisini biliyoruz meşhur eski, kaç senelik ahbabımız artık işimizde dışımızda dolanıyor <gülüyor> boynuzunun da kim olduğunu anlar, anlarlar tamam. çünkü o iki sene evvel çıkan bir grup Osmanlı'yı da perişan tamam. etmişler Oy. şimdi <gülüyor> şanın köşkleri aydınlandığında gördüğü annemin rüyasıym diyor bu sıra bazı rivayetlere geçiyor oralar eee mübarek annemize parlıyor ve parlatılıyor eee Yine Şam'ın gösterilmesinin... ...bir başka hikmeti. İsa Aleyhisselam nereye inecek? İslam'ın son hakimiyeti, dünya hakimiyeti. İslam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den... ...bir hiç dünya hakimiyeti olmadı. Osmanlı'da da dünya hakimiyeti olmadı. Bütün dünya. Bütün dünya hakimiyeti ne zaman olacak? Ahir zamanda olacak. İsa Aleyhisselam nazil olduğunda... ...ve Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde... ...o yedi sene birlikte olacaklar. Deccal'ın gebertilmesi falan. Nereye inecek? Şam'daki... Beyaz minare. Emevi camisi minaresinecek. Hmm. Bu da hadis-i şerif Müslim sahife geçer. Yine Şam'a dönüyor. Peki Mekke Medine şu anda çok mamur. Kıpır kıpır kaynıyor. Mekke Medine'nin sonu ne? E, hadis-i şerifte Ebu Davud hadisinde geçer. Amrani Beytil Maktis e. E, ha Be Beytül Makdis harabe Yesribe. Eee harabe Yesrib. Beytül Makdis yani Kudüs mamur olunca Medine harab olacak diyor. Vahşi hayvanlar minberime kadar inecek, adam kalmayacak. Kıtlık çok olacak. Medine'de kıtlıktan kimse erzak nefaka bulamayacak. Medine bomboş kalacak. Şimdi bakınca inanılması zor bir iş. Ama bu minberimin oraya kurtlar inecek diyor. Mekke'nin durumu ne? Mekke'de Habeşli bir gavur gelecek diyor, Habeşli bir kafir. Dazlak diyor, işte tarif ediyor. Kabe'nin taşlarını tek tek sökecek, kimse de bir şey yapamayacak diyor. de boş kalacak. Son zaman, hepten son zaman. O zamanlarda da... Mekke medine. çünkü Allah neresi yükselirse orayı mutlaka bir indirir. Allah'ın bir kuralı var. Hangi şey aziz olsa mutlaka onu bir zineder. Yükselmek, nizak ile temme. Ne diyor Tevakkür Zevale nizak ile temme. Bir şey için tamamlandı denirse eksilmesinin başladığını bu, kesinleştir. Bu ilahi adalet insanlar içinde geçerli Geçerliler. mi? Geçerler. Yükseltir. Bunun sonra. bunun yükselişi tamamlandı diye anlaşılan noktadaysa Zevali. Ha birden küt aşağı inecek anlamında değil zeval başlamıştır eksilme bu kaydedir. Allah'ımız böyle yapar şimdi Mekke Medine'de çok zirve oluyor ya Kudüs orada ağlıyor şimdi Kudüs eskiden neydi yüzlerce binlerce sene kabe Muazzama kayıpken Nuh tufanından sonra yitikken temellerinin üstü örtülmüşken değil mi İsmail Aleyhisselam Hacer Validemiz gidene kadar Mescidi Aksa neydi Süleyman Aleyhisselam'dan, Davud Aleyhisselam'dan beri... ...bin sene, küsur sene... ...bütün peygamberler oradan geldi. Bütün abidler, rahipler, ibadet... ...her karışı ibadetle dolu. İlim, kalkaları... ...ben İsrail'in ruhbağını... ...çok büyük ibadet ettiler orada. E, ora mamur idi. Burak harab idi. Bura mamur oldu. Kudüs harab oldu bu seneler. Artık ne kadar gider onu bilmiyorum. Bu haraplığı. Ama Hazreti Mehdi nerede imam olacak? Bu da Sahih Müslim hadisinde geçer. Ee, İmam i̇mamınız sizden olacak diyor Mescid-i Aksa'da ee, İmamınız sizden olacak Arapların ekseriyetinin nüfusu da Mescid-i Aksa tarafına kayacak diyor Mekke Medine'de de, de nüfus azalacak ee, Bu son zamanlar artık Ama Kudüs mamur olacak ee, Onun için yine işin sonu dönüşü Şam toprakları İslam'ın son İsa Asam'ın tut ee, Hazreti Mehdi'nin ee, Şam, Kudüs'te muhasara Deccal e, Lüt kapısında geberecek Lüt kapısı hala duruyor Filistin'de Lüt kapısına gelecek oraya kadar İsa Aleyhisselam gelip onu orada eritecek Hazreti Mehdi muhasara altında kalacak Yeçiş meçiş çıkıp inecekler Gelecekler efendim Bütün bunlar nereden biliyorsun işte Bunlar Resulullah anlattı Bu hadisler sahiptir ama Müslim'de geçiyor, Mukhari'de geçiyor Peygamberimizin annesinin rüyasından geldik Şam'a Geldik Şam'ın köşklerinin Şam aydınlandığı evet. bir nur annem kendisinden çıktığını gör. Şimdi amine validemizi bir dinleyelim. Hı -hı. Doğum gecesi neler oldu? Hı -hı. Buyuruyor ki amine validemiz doğum gecesi isten gecesi. Yani pazartesi gecesi Hı -hı. bu gece. Hangi saat? Fecrin ile beraber. Ne demek fecir? İmsak. Evet. Şimdi imsak kaç? Ee, beşi oldu Beş. İmsak. İmsak ile beraber şu demek. İmsa çok yakın demek. Bu saatin bir hassasiyetini söyleyeyim. Ben denemişim. Gece yattığın zaman... ...saat bile kurmasan, ...ki şeker hastasıyım ağırda uykum olabilir. Ama çok denemedim onu. Bir kere denedim... ...baktım tamam. Ee, diyor ki... E, ...Bukhari hadisinde, hadisinde buyuruyor ki... <gülüyor> ...geceyi 3'e böl. Geceyi nereden başlat? Güneş batımından, akşam ezanından başlat. İmsa kadar. Takvime bak... ...11 saat, 12 saat, 9 saat değişir. Mevsimine göre... Üçemir. Üçte ikisi geçip son üçte biri kalanda Rabbimizin tecellisi birinci kat semadan iner. Yani en yakın semadan rahmetini yağdırır. Bu bize yakınlık göstergesi rahmeti bakımından. Helmin sahlin bir şey isteyen var mı vereceğim. Helmin tevbe eden var mı kabul edeceğim. Helmin müstakfirin. Af isteyen yok mu? Rızık isteyen yok mu? Hatta bu halifetir imsak atana kadar bu nida devam eder. Bu mevsimine göre bir saat, iki saat, üç saat bile olur uzun geceyse. 3'te son 3te biri. Özellikle Küllale ile bu her gecedir. Bu kandil gecesi falan her gece hı hı. bu var. O imsaktan bir önceki dilim. İmsaktan bir önceki dilim. Hı. Yani gecenin 3'e bölündüğünde hı. imsaktan bir önceki dilim. Hı hı. Şimdi nasıl ki cuma gününde bir an var, bir saat değil. Bir an var. Ona denk gelen hı hı. ne isterse benim. Başka bir hadis-i şerifte ne diyor ki? Her gecede bir an var. O anda o son üçte birin içinde de bir an var. O da nasıl bir şey biliyor musun? O işte demin dediğim gibi anında tahakkuk etme meselesi. O ana denk getirirse. Tabi duada olan, zikirde olan ona denk gelebilir. Şimdi onun vakti tam söylenmiyor. Yani son üçte bir söyleniyor. Onu hesap yaparım. Şimdi bulurum üçte birini. Ama onun o üçte birinin neresindesi söylenmiyor. Ama başka rivadede gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu andır diyor. Çünkü o bir anlık, doğma anı bir anlık. O, o, o nereye tekabül eder aşağı. O nereye tekabül eder? İmsak doğmasına çok yakın oluyor. Bak çünkü hmm. ne diyor? İsteyen gecesi, imsağın doğuşuyla birlikte. Yani doğuşuna çok yakın. Nasıl ki cumada da akşam güneş batmaya kubeyle hurubi şefs diyor. Bazı hadislerde yani rivayette Ebu R'e'yle görüştedir. Güneş batımının önceyizi. Burada da demek ki imsağın tulu ona çok yakın bir saat. Yalnız uykudan uyanamayan için diyor ki mesela Kef suresinin sonu. Yani kulinle manebeşorun sonu ayet diyen de var ama işi sağlama alsan dört ayet. İnne lezzne amin aminu salihattan başlıyor. Kef suresinin sonu. Bu ayetleri okursan bir de duası var. Arapça bilmeyen Türkçe de yapabilir. Allah ekizni fe habbile katilek ve sehamilü be Yani Ya Rabbi beni en sevdiğin zaman diliminde uyandır. En sevdiğin amellerle uğraştır. ...buradan bir güzel bir dua var... ...benim dualarım kitabımda da yazmışım onu... ...dediğiniz bu mu yani bunu okudum ve tam zamanında... ...Ker suresinin sonundaki bu ayeti okudun... ...bunu deneyebilirler... ...tabii deneyelim derken hoca yalan mı çıkacak diye denemesinler... <gülüyor> ...inanarak yapsınlar denemek o manada... ...ya bu duayı okuyan muhakkak... Okuyan, ...imsa az bir zaman kalan... ...yok hangi zamanda uyanıyor... Ee, ...saat beşte uyanmak istiyorum. ...ben istiyormi. denediğime göre bir saat kalan uyanıyor... ...uyandım... Hmm. ...o anda da isterse... In, in, ...dua edebilir... Yani bir saat kala imsa bir saat kala uyandığımı denedi. Ama diğer bazılarına da sordum. O şekilde onlarda da tevafuk etmiş. Bir saat kalarak imsa o doğum saati olması çok hmm. kuvvetli. Ve o an kabulü yüzde yüz saati. O zaman şöyle toparlayalım. Bu gece dua edecek olanlar. Ims ben de gece sohbette dedim, dedim ki. Lale Gül Efem'den işte canlı veriyorduk zaten. Ee, sohbetin yani dedim bir saat kalarak imsa'a salavat-ı şerifeyi çok arttırın artık doğum hmm. saatidir. Orada salavat bir salat okuyana on rahmet var hadiste. Yani isteyeceğin duayı kalbinde niyetini tut salavat okusan. Çünkü ne dedi? Sahabeden biri geldi ya Resulallah. Duamın üçte birini sana ayırsam nasıl olur dedi. Yani Ece Halilöke sülüse salavat okuyayım anlamında. "Tek hayran, iyi olur." dedi. Dedi ki, "3'te ikisini sana ayırsam." Dedi, "Hayran, iyi olur." Dedi, "Ya Rasulallah, Ya ben kendim için bir şey istemesem, bütün duamı sana ayırsam nasıl olur? Dikkat. Kendimiz zaten dua edip, edip duruyoruz, pek de bir şey tam tutturamıyoruz. İyi de nük hem bu Bütün duanı bana ayırıp yani salavatla meşgul olursan dua anlarında da ...kendin için bir şey istemez de hep... ...bana rahmet duası yapsan... ...ne mi olur? E, Sıkıntıların biter, borçların ödenir dedi. Hı -hı. E, yani sen zaten... ...ne diye isteyeceksin? Kendin için şu sıkıntım, bu sıkıntım... ...borcum alacağım ya şey işte şuyum buyum. Hı -hı. E şimdi onu da tam tutturamıyoruz... ...ediyoruz, ediyoruz çıkmıyor. Ama bana olan dua reddolmaz... ...e bana bir rahmet okuyan Allah onun rahmet... ...dönüyor okuyor, bu da sayı hadis. Dedi bütün duanı bana ayırırsan... Dertlerin biter borçların ödenir daha ne ihtiyacı <gülüyor> kalır dedi. Dolayısıyla yani son bir saatte salavatı e, artırırlar ama şimdi diyecekler hoca bizi uyutmadın zaten. Tam sabah. diyecektim. Ondan sonra bir saat kala benim canım çıktı zaten. <gülüyor> bir de sabah namazını kaçırmasalar bari. Ama bundan sonra imsa bir saat kala bu dualar bir de şeyi bir kez daha hatırlayalım. Kehf suresinin son dört o ayeti. O son dört ayeti kuvvetlidir de son bir ayet diyeleri var. Diye ama... Bir de duayı okudukları zaman o saate yakın kalkabilirler. Eğer şimdi yatacak yani olanlar varsa. Yani e, uyanmaları uyandırıyor zaten. Bu ayetleri okuyan uyanıyor, uyanıyor o tamam. saatte. Çünkü Allah'ın uyandıran meleği de var görevli. Evet, Bütün o... meşkler meleklerle yapılıyor. Kalktıktan sonra da bol bol e, peygamberimiz için salavat edilmiş. Orada yapışıyor. bir niyeti duası varsa da yapar. Şimdi diyor ki pazartesi gecesi tam e, imsaha doğru... Bir cemaat gördüm gökten indiler. Annesi anlatıyor. Bunun ya, Arapçası var da ben şimdi... Süremizi de yavaş yavaş... Evet bunu biliyorsun. hemen bitirelim. Üç tane beyaz sancak getirdiler. Birini Kabe'nin üstüne diktiler. Görüyor. Birini evimin üstüne diktiler. Birini Mescid-i Aksa'ya diktiler. Üç sancakı görüyor. Yıldızlar o kadar yanaştı ki üstüme düşecekler sandım. Yeryüzü nur doldu. Göklerin kapıları açıldı Bunları hep Süleyman Çelebi de mevlütte anlatıyor ama Mevlid'i Osmanlıca çoğunu anlayan yok Doğdu ol saatte olsun sultanı din Nura karkoldu sema vatuh semin Bunlar neyi anlatıyor Mevlid hmm. Biraz da manayı düşünelim bakalım Sonra çok kuşlar Evimin üstüne kuşlar üşüştü Gagaları zebercetten Kanatları yakuttan O arada baktım gökdeğer arasına bir dibaç hmm. İpek atlas serildi Gökte bir takım zatlar gördüm Ellerinde gümüş ibrikler var zincirleri altından çok susuz idim tabi doğum susuzluğu birisinden içtim o arada başıma ne gelecek ne olacağım doğum yapacağım da tek başıma düşünürken kalbim yalnızlıktan sıkışmış iken kadınlardan bir cemaat girdi onlardan güzelli görmedim bu firavunun hanımı Asiye cennette eşi olacak hadiste var hmm. Musa'nın kız kardeşi Gülsün cennette eşi olacak bir de İmran'ın kızı Meryem. Meryem validemiz de geldi doğumda. Cennette eşleri olacaklar. Bu hadis-i şerifte vardır. Amine validemiz bunları alenen gördü. Rüya değil bu. Meryem validemiz, Asiye validemiz onlar yanıma gel. Doğu ile batı arası benim için aydınlandı diyor. Ondan sonra sancım arttı. Çok büyük bir kuş gördüm. Çok güzel bir kuş. Kanadı ile geldi karnımı sıvadı. Bir kanat vurdu karnıma. Ben oğlum Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem müstakim olarak doğurdum. Yani diğer çocuklar gibi ne olmadı? Önce efendim başı çıkıp hmm. ayakları ters de. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem doğumu nasıldır? Nasıl? Ayakları önce çıkmıştır. Bu çok önemli bir mesajedir. Neden? istikamet ve düzgünlük ve eğrilik olmadığının delaletidir. Sonra doğar doğmaz fasih bir kelam ile konuştu. Ve bu sabittir. Birçok kitapta da geçiyor. Allahu Ekber... Allah Ekvar Elhamdülillah Rabbil Alemin. Doar dolamaz mı? Doar dolamaz tekbiri vardır. Hatta şifa ebe Abdurrahman ibi annesi Şeffa diye de geçer şifa ebe. O anda bir ses o kısık söyledi ben onu diyor e, işi demedim kulağımı yaklaştırdım ümmeti ümmeti diye de sesini duydum diyor ağlama ağlama yok çünkü şeytan dokunamıyor. Her doğan çocuk niçin ağlar? Niçin ağlar? Evet soracağım. bu hadis sahih Müslim'de geçer. Her doğan çocuğu şeytan sıkıştırır ancak Meryem'in oğlu İsa ağlamadı. Zaten o mucize doğdu babasız. Ve inni bir abi kebe zürriyeti şeytan hacim. Ali İmran suresinde ne diyor? Bunu da zürriyetini de şeytandan sana sığındırdım. Yani e, Meryem'in annesi Hünne validemiz diyor. Meryem'i de zürriyetini de. Zürriyeti de bir tek İsa aleyhisselam. Onlara şeytan dokunamadı. Ağlamadılar. Geri kalan bütün çocuklara şeytanın bir dokunması vardır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi dolayı eee Tekbir getirdi. Zaten ağlamaz söz konusu değil. Ee, hamd etti. O besliyor ümmeti diye ses kısık sesle duydum. Onun için şahim ne diyor? Tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın terk edersin sünneti. O çocukken ümmetim diyor. Sen yaşlanmışsın hala. Sünnet terk ediyorsun. Yüzü ay gibiydi. Bir anda yanımdan kayboldu. Ben telaşa düştüm çocuğum nerede derken. Bana geri yad etti bir zat geldi. Dedi ki bunu alabilirsin şu anda doğuları batıları dolaştı. Miraç hadisesinde de saat mefhumu yoktur. Hmm. İbriğindeki suyu abdestin çalkalanırken 50 bin sene konuşacağımız kadar mevzu ve rivayet vardır. O dönmüştür. İbriğin suyu hala yeni duruluyordur Çünkü zaman mefhumu kalkar. Doğuları batıları dolaştı. Şimdi babası Adem'in yanındaydı. O gözlerinden öptü. Dedi ki Sevinebilirsin, ey sevgilim, sen evvelkilerin, ahirkilerin, benim evladımın içerisinde efendisisi, dedi ve o zat kaybolurken, ey dünyanın şerefi, dünyanın izzeti ahiretin şerefi, senin sözünü söyleyen, senin şahadetinle kelime-i şahadet getiren kıyamet günü senin sancağın altında haşol olacaktır. Dedi, Aziz İbn Abbas diyor ki, bu gelen zat kimdi? Bu cennetin bekçisi Rıdvan'dı sırtındaki peygamberlik mührünü de vuran cennetin meklisi olan melek, Rıdvan isimli melek olduğunu İbni Abbas rivayet ediyor. Sonra haber yolladı dedesine Abdülmuttalip'e. Hmm. Abdülmuttalip geldi aldı Kabe'nin içine götürdü. Kabe'yi tavif etti. Abdülmuttalip'in orada okuduğu dualar var. Allah'a sığındırdığı dualar var. Böylece daha ne harikuladelikler doğar doğmaz. Başladı. Esas bundan sonrasıydı. Fakat süremiz bitti. Amma ve bir daha artık inşallah. Gerçi <gülüyor> Mevlid her pazartesi Mevlit yani. Her pazartesi. Evet. Şuna gülüyorum. E, programın sonunda ancak peygamberimizin doğumuna girebildi. Elhamdülillah. Şimdi bu kitaptan Mevlit kıraatından Mevlid'in delillerini anlarlar ama bu mevlit kıssası da e, efendim bu kitapta da bu kıssaların kaynaklarıyla beraber çok daha detaylı. Peki merak ediyor muyuz işte. Laleli diye girerlerse internetten Laleli Bunları... İnleşriyat buradan talep yapabilirler. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınız ayağınıza sağlık. Allah Saat razı olsun. Sky... Resulullah'ın şefaati hepimizin üzerine gelsin. Ha, saatli... Bütün dinleyenlerimiz de o sevgiyle dinlediler. Hı -hı. O sevgi hürmetine o sevgi ateşten azaptan dünya ahiret belalardan kurtulalım. İnşallah. Allah'ımızdan niyaz ediyoruz. Çok teşekkürler. Üç buçuk saattir aynı ritim, aynı tempoda eee Bu konuştuğumuz... da hasta halimiz. Bravo. Ama Geçin nazardan diyorsun. mavza bir maşallah desinler. Maşallah. Maşallah la kuteycem. Maşallah burada. Evet. Çok teşekkürler efendim. Sizlere de çok teşekkürler sevgili seyirciler. Üç buçuk saattir birlikteliğimiz burada sona eriyor. Ee, sorularınız hayli fazlaydı. Ee, hocamızın da söylediği gibi zaten pek çoğuna doğal olarak ee, cevap vermiştir diye temenni ediyorum ben sordum Cübbeli Ahmet söyledi değerlendirme kanaat e, uygulama uygulamama sizin e, kritiğinizde sizin değerlendirmenizde efendim iyi kandiller iyi geceler hoşçakalın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 E, bilgilerim doğru ise 1443. seneyi devresine idrak edeceğiz. E, Mevlid... Tabii takvim şeylerini daha inceleme Kendine. imkanlarınız şimdi olabilir. Şimdi mevlit midir, mevlüt müdür? Mevlidi, Mevlid. vele de kelimesinden geliyor Arapça kökünü viladet, mastar olarak viladet doğumdur. E, Tabii Osmanlıca bir kelimelerdendir. Yani mesela padişahların da şeylerinde.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 Mevlit gecesi demektir. Tabi onu Leyli Mevlit Gecesi dersen o fazla olur. Hem Arapça Gece, hem Türkçe Gece olur. Aha. Ama Leyli Mevlit denir veya Mevlit Gecesi denir. Peki. Kandil e, lafı bu Mubarek gecelerde. Eskiden ışıklar her yerde elektrik olmadığından, elektrik hiçbir yerde diyelim hatta olmadığından hı hı. E, minarelerden e, efendim camilerin içinde zaten biliyorsunuz zeytinyağıyla. Yakılan şeyler fitilli kandil. zeytinyağlı fitilli kandillerle ışık, camilerin ışıkları sağlanıyor. Minarelerde de böyle işte iki minare arasında efendim şeyler asılıyor. E, bu yüzden kandil gecesi yani e, kandiller neden yakılır? E, belli bir münasebetle yakılır. Ya bu Miraç gecesidir ya mevlit gecesidir ya Berat gecesidir gibi. Buradan adı kandil gecesine döndü kandil simidine döndü.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 Hadi mevlidi biraz daha biliyorlar da, öbür pe, üç aylarda peş peşe geliyor. Aha. Regaib, e, be, Miocat, Berat, Kadir, Kadir gecesi çok biliniyor. Aradaki birkaç ka, e, gecenin ismi, özel ismi bilinmediğinden e, bir de isimleri yanlış telaffuz, regaib bayağı bir zor telaffuzu var. E, kanil demeyi kolaylarına Peki. geliyor. Biz e, şimdi... Onlara da şey etmemek lazım. Yani doğru söyle. işte kanil demez. De, ni, niyeti daha önemli. Niyeti daha önemli. Gecenin fazileti ve bereketi var.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 babası Resulullah Efendimizin saygıdeğer hamisi ve amcasının e, çoğu kere sofrada çocuklarıyla beraber efendim sonra oturduklarında yetecek yemekleri olmadığı rivat ediliyor. E şimdi bir ben peygamberim diyen insan zengin olmalıydı diyor. Mesela levlan ve galu levlan izile hadil Kur'anu ala racul minel qaryeteyn azim. müşrikler dediler ki Taif'te Ebu Mesud Sakrafi olacak, Mekke'de Ebu Ceyl olacak veya Velid bin Muhire neyse.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 soyluluk işi vardır. Çünkü şeceresinin belli olması lazım. Zaten bazı peygamberleri zenginlerden de seçmiş. E, Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam gibi istisna idir. peygamberlerin hmm. ekserisi ekserisi fakirdir. Ama ne var? Yüzü mutlaka güzel olur. Hmm. Sesi mutlaka güzel olur. Çünkü nefret ettirmemesi lazım. Şimdi bir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 Sadakat, doğruluk, dürüstlük, eminlik, güvenilirlik Hiçbir Bunlar, yalanı denememek. Bunları açıkçası duymuştuk da hani şey kişisel özellikleri Yüz güzelliği, ses güzelliği Yüz güzelliği şarttır ee, hmm. Mesela çünkü yüzü güzel olmadığı zaman e, Pek e, rağbet edilmez Şimdiki ifadeyle sempatik olacak Sempati. ee, ee, On sonra olacak. Sizin peygamberiniz diyor Yüzü de en güzel, sesi de en güzel olanıdır diye Kendisi hakkında da buyurmuştur Peki. Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri <gülüyor> Ve ma bi nimeti rabbike fehaddis Kur'an'da emrediyor. Rabbinin sana verdiği nimetleri anlat da anlat. Peki yani hocam, gizleme diyor. Şöyle bir şey yapalım. Ee, bunu takdir etmek bana düşmez ama ilminiz o kadar geniş ki daha ben soruyu soramadan, vazlaşamadan yok. Buradan gideriz. Bu sefer 3 saat tamam. oradan biter. <gülüyor> tamam. Onun için siz de ara sıra mecburen <gülüyor> e, bir konu başlığı çıkartmanız uygun oluyor. Şöyle umuyor. yapalım. Şimdi e, Şimdi Mevlid'de ilgili Mev Mevlid ve Kandil meselesinden başladık. Şöyle bir şey de e, gidelim. Mesela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 Eski ayları da yazar takvimler Rabi'ül evel ayının e, Rabi'ye bahar demektir. Evvel ilk demektir. Rabi'ül evvel Hı. ayı ilk bahar demektir. E, fa, mevsimlerin en mutedili olduğu için. göre. Hicri de bu Rabi'ül evvel ayı e, isim olarak kesmiyesi. Bu, şimdi şu demekle şimdi kıştayız. Yani tam onu soracaktım. E, şimdi, şimdi efendim onu soracaksınız da. Burada aylara isimler konurken Araplarda bu tabii binlerce sene evveli konuşuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda yani 1400 eee sene, 1500 sene evvel bu isimler vardı. Araplar o isimleri koyarken denk gelen mevsimlere göre koymuşlardır. Mesela hmm. suyun donduğu mevsime denk gelende de el-evveldim. Cemadi cumuttan donmaktan gelir. Hmm. Rebi' bahardan gelir.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 Davud Aleyhisselam'a gelen sade öğüt ve mevize bana ibadet et, ahiret falan Zebur kitabının dışındaki genel suhuf ve kütb e, semaviyede dünyevi konular da vardır gök ve yer sistemi ile alakalı yaratılışla alakalı vesaire. Bu itibarla e, Araplardaki bu şey İbrahim Aleyhisselam'ın dininin bakıyesidir yani kalıntısından gelir. Haramaylar efendim, son söyleyeyim doğumuna kadar ki e, biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın dini tahrip edildi.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 Üç vefat gecesidir. E Şimdi vefat efendim, yeni, pazartesi e, şu, işte, gecesi. evet, şunu e, önce belirtelim. E. Adem aleyhisselam hakkında Cuma neyse, Rasulullah selam hakkında Pazartesi olur. Bunu bir defa bir güzel Adem bir konu. Adem Ali hakkındaki Cuma C nedir? Neydir? Hayru yuvun talat ve şems Cuma. Sahih hadiste geçer.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 Peşine hemen Adem o gün yaratıldı der. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı gün olmasını en hayırlı gün olmasının peşine zikreder. Buradan bir hayırlılık atfeder. Bir. Ondan sonra ne der? Fi saatün. Cuma'da bir an vardır. Bir saat 60 dakika değil. An meselesi. Yani vurdu geçer. La yuvafıku Abdülmüslim. Bir Müslüman ona denk gelirse. Yeselullah Teala şeyen. O anda da Allah'tan bir şey istemesi rastlarsa. İlla e'tahu iyyah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 Tabi Allah Teala'nın yine seçimlerinden günlerdeki seçim, aylardaki seçim oraya dahildir. Ama bu hadis sahiptir. Ve fi tekumus kıyametle cuma kopacaktır. Öyle mi? Sahi hadis tabi sahih hadis. Çünkü kıyamet cuma. Hani şunu diyebiliriz ki Cuma'nın dışında 6 gün rahat rahat olabilirler. <gülüyor> Onu diyecektim. Diğer ha yok ama başka rivayet yok.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 bütün baharatın, güzel kokunun kaynağı Hindistan evet. o serendip, Ut denen en kaliteli, kıymetli oraya inilir. Çünkü Ut Adem Aleyhisselam'la cennetten indirildiği için o bölgede yetişir. Udu Hindi, Hint Udu diye hadiste de geçer. Seb'atü Eşfi'ye, buharide geçer. Yedi türlü şifa var, beyne falan. E şimdi Adem hocam oraya indirildi. Yüz sene göğe bakamadı Allah'tan utanmaktan. Ağla ağla ağla. Tevbesi ne zaman kabul edildi? Cuma günü. Adem Aleyhisselam nasıl vefat etti? Cuma günü. Hmm. Şimdi Adem Aleyhisselam hakkında cuma neyse, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında pazartesi olur. Peki başlıyoruz. Pazartesi doğdu. O hocam şöyle yapalım. Yani pazartesi, efendimizin pazartesine geliyoruz. buna tamam geleceğim. Pazartesi ve cuma mıdır İslam dininde en muhtever, en kıymetli gün? iki gün. Yok, perşembe de var. Mesela Cuma'nın diyor ya merzil Perşembe günü amellerin Allah'a gösterildiği gündür. Onun için perşembeleri oruç tutardı. Niye pazartesi perşembe hmm, oruç tutar? Doğru. Mesela Cuma'nın orucu yok. Bayram mahiyeti de olduğu için. Peki pazartesilere gelelim. Pazartesilere geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi gün doğmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi gün peygamber olmuştur. Nübüvvet pazartesi gelmiştir. Hmm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den pazartı Miraca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 ...yirmi sene evvel adam... Beri, ...hatta sonra seni kızdırır... ...kızdırsa bile o hediyeyi görürsün... ...ya evet. bunu bana vermişti bir yumuşarsın... hediyeleşin seversin... Evet. ...yani birbirinizi seversiniz... ...bu hadise göre hediyenin aslı sünnet midir? Sünnettir... ...bunun hangi güne denk geldiği onu bilata çevirmez... ...kaide <gülüyor> genel budur... ...dolayısıyla doğum gündeydi ama sen şimdi...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 ...anlaşılır ifade ederse hiç ölümünü anmıyoruz. Ölümünü anmıyoruz... ...çünkü İslamiyet yani matem... ...tutmayı yasaklamıştır. Yani mesela... Hmm. E, ...Kerbela'nın da anılmasının... ...mateme döndürülmesi... ...uygun değildir. Çünkü... Hmm. ...efendim... E, ...Hazret Hüseyin Efendimiz şehit edilmiştir. Çok büyük acımız var. Ama... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de... ...Yahudiler tarafından zehirlenmiş... ...ve Hayber'deki zehirli koyunun... E, ...etkisi neticesinde... ...şehit olduğunu ölürken... ...beyan etmiştir. Kim? Pardon, Peygamberimiz pardon? aleyhi ve Hayber'de... ...zehirli bir koyun Hı -hı. kendisine sunulmuş. Hayber'i fethettiği zaman... Evet. ...kalenin... ...hükümdarının, kralının kızı... E, ...Efendim Sallallahu aleyhi de ...but etlerini... ...yani pislikten uzak olan sırt etlerini... ...çok sevdiğini Hı -hı. bilmiş. O bilgiyi önceden istihbarat yapmış. Ve oralara zehiri bolca ekmiş. Ve böyle pişmiş bir koyun getirmiştir. Hmm. Ve bu koyunu Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne koyduğunda sahabeden bir zat daha yanında bu o, rastlamış yiyelim buyurmuş yediği anda bir lokma ağzına almış e, suyu içine geç, gitmiş o anda koyun dile gelmiş bu hurafe bir şey değil sahih kitaplarda bunu ben kaynağını gösteririm e, bu koyun dile gelmiş hatta Efendimiz Aleyhisselam ölüleri diriltti mi? E, İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirittiği Kur'an'da sabittir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 Koyun dile geldiği sabittir. Hocam sabittir şüphesiz de modern akıl, bugünün aklı bunu anlamakta zorlanıyor. Anlamasın canım ben bunu... sayi kitaplarda hadiste geçtiğine göre modern kitaplarda yani biraz daha efendim. Ya bir... efendim ona bakarsanız Yenişanması... Uzeyr Aleyhisselam'ın affedersiniz... ...affetmeseniz Afetmeseniz de fark etmez. Uzeyr Aleyhisselam'ın merkebi Kur'an-ı Kerim'de 100 sene ölü olduktan sonra dilittiğini ve merkebi Uzeyr Aleyhisselam'ı uyuttuğu Bakara suresinin ayetidir. Modern insanın aklı bunu anlamaz.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 E, Niteki hesabı kef meselesinde Selase meytin seniye ulaşan 309'da ilave 309 eder. Şimdi Galekemle biz soruyoruz ki burada ne kadar eyleştin? Galelevis diyemez bu adam. O da diyor ki yani bir gün olmamıştır ya diyor yarım gün olabilir çünkü. Hani kuşluk vaktini hatırlıyor. Şimdi de güneş batmak üzere yarım gün. Galebellevis demiye tamam sen burada 100 sene eyleştin.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 ...yarım gün kalma ihtimali kuvvetli yani... ...yüz sene işin şey bu, ekmeğe de bir şey oldu. Merkebine bak. Bir de bakmış merkebin... ...kemikleri çürümüş, kemikler orada duruyor. Bu bir günde bu kemik çürü mü bu merkep? Şimdi o merkebin kemiklerine bak. Evvela onları nasıl tak tak tak tak kaldıracağız? Sonra iskeletin üzerine nasıl et giydireceğiz? Yani nasıl diriltecek dedin ya tatbikat yaptık. Peki. Onu görünce Alemenen Allahu Allah her şeye kadirdir dedi yani. imanının kuvvetlenme bakımından yoksa Uzeyir peygamberdir. Aleyhissalatu vesselam bunu Allah yapamaz haşa düşünme. Şimdi şunu dedim. Biz tarihi çok Biz geldi. geldik nereye? Bizine, bizine, koyunu birine. diritti. Hı. Koyun dedi ki ben zehirliyim. beni yeme. Ve efendimiz o hemen tükürdü. Velakin lakin e, suyundan biraz içine gitti. Fakat zehri çok bol koymuştu.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 Evet, konu başlığımızda Hazreti Muhammed doğumu sallallahu ahlakı yaşantısı ve ölümü olacak biz biraz e, çizgiyi karışık gidiyoruz bir türlü doğumuna gelemedik ama şimdi zuhurata tabi oluyoruz evet zuhurata Yani tabi tabi sizin diyelim. de sorularınızdan <gülüyor> bir Evet. evet ama, biraz, biraz benden de tabii biz ki biz o geceye veya o sabaha gelelim doğum gününe nasıl oldu şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin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 Mübarek topraklar Kur'an-ı Kerim'de ellediği ne havlu etrafını mübarek kıldık Mescidi Aksa'nın diye buyurdu. Bizim Urfalara kadar yani zeytin ağaçlarıyla tekabül eden zeytinliklerin yetiştiği yöreler. Tabii oradan doğru gelen zeytin meselesi. Çünkü orada zeytinle de irtibat kurar. Ee, bu bölge efendim mübarek olarak nitelenir. Bu da mı seç seçmektir Seçmek yani, mekandan da seçer. Hazreti Allah'ın bir tercihi Dilediği peygamber gibi seçen. gün gibi e, mekânda seçer. E Ağaç. Ve şeceraten o ağaç ki takrucu min turu Sina. Turu Sina'dan çıkar diyor. Zeytini söylüyor. Min şeceratin zeytü mübareketin etin, Nur suresinde mübarek zeytin ağacı diyor. E şimdi bereketli zeytin ağacı diyor. Etem bitu biduni yağının çok faydasını söylüyor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 Efendim ee, peygamberimiz şama giremiyor. Ee, yani. O doğruya yani Şama girmiyor. Neden? Bahira yolda tedir bu Bunlar hmm. irhasat. Peygamber olmadan önce görünen harikulade delikler. Daha babası Abdullah'ı öldürmeye geliyorlar. Bazı Yahudiler. Melekler engelliyor. Siyer'de geçtiği üzere. Mekke'de suikast yapmaya geliyorlar. Hmm. Babası Abdullah'ın da ee, tespit ediyorlar. Çünkü vasıfları tarif edilmiş. Allahu Teala çok net eski kitaplarda vasıflarını beyan etmiş. Hatta Ebu Bekir Ömer Osman Ali'nin bile sıfatları var. Hatta biliyorsunuz eski ümmetlerde heykel yasak değildi. Kur'an-ı Kerim de söyler Süleyman Aleyhisselam'ın işte cinlere heykeller ve temasiyle diye geçer. Heykeller yasak değildi. Öyle bir kendi kitaplarında geçen tasvirlerle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 Ee, Hazreti Cibril bu da orada bir ameliyat 3 ameliyat söz konusudur biri de en büyüğü Miraç gecesidir hmm. çünkü Mevla Teala'nın cemalini görecek ona kimse dayanamamış en ufak bir tecellide Musa Aleyhisselam bayılmış turdağı efendim dağlar erimiş o tecelliye dayansın diye onların derin detayı var hmm. ama şimdi Efendim Aleyhisselam doğumuna başlamadan irhaslar başlamış geleceğinin alametleri bunların büyüklerinden en büyüğünü söyleyelim herkesin bildiği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 ...yine Allahü Teala'nın evidir. Sen onu ne zaman temizlersen şerefi yade olur. Şerefi yade olur. Yani o pis görüşler çıktığı anda... ...oyuna olur, herkesten mübarek olur. Ümit kesmemek açısından söylüyorum. Şimdi Kabe'de dolu putlar var. Ama Kabe Allah'ın evi. Adem Aleyhisselam ilk tavaf eden... ...ondan iki bin sene evvel melekler tavaf etmiş. Temelleri Adem Aleyhisselam'dan... ...İbrahim Aleyhisselam temelleri atmamış. Temelleri yükseltmiş. Ve ziyar Kur'an yükseltiyordu.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 Efendimizin dedeleri birkaç yüz sene dışında yaşadı Mekke'de. Çünkü orada şirk şeyi başlandığında onlar harp etme. Sonra yine efendimizin dedeleri ordu toplayarak Kusay Hazretleri eee nesepsizce Kusay bin Kilab o gelip de diğer Arap kabilelerini toplayıp da bu ağlıları Mekke'den çıkartıyor. Ama tabii e, halka öyle bir putçuluk yerleşmiş ki putları Kabe'den çıkartmaya gücü yetmiyor. E, bu ritüel olarak onlarda devam ediyor. Zaten putları da Allah Allah inkar etmiyormuşluklar.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 delilimiz vardır. Niye kırmızı hadisinde delilimiz vardır ki bir ama gelir. Ya Resulullah gözümün açılması için dua et der. Tabii ki yaratmak Allah'a mahsustur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de der ki ona. E, sen istersen sabret cenneti Allah adına sana söz veririm. Çünkü Allah buyuruyor hani körlüğe sabreden iki cennet. Yani ben seni de göremedim. Görmek istiyorum. İhtiyaçlarımı göremiyorum. Yani dua et açılsın. O zaman buyuruyor ki iy dilmi zate abdesaniye git. Fetevazla güzel abdest al. S sonra şu duayı yapacaksın. Bu tirmizi de geçer. Allah'ım en niyeselüke. Ya Rabbi ben senden istiyorum. Ve teveccühüleyke sana yöneliyorum. Kimle? Bir yine bir rahmeti. Rahmet peygamberi olan peygamberimle yöneliyorum sana. Hmm. Şimdi buraya kadar aracılık var. Dur bakalım şimdi direkt. Hmm. Ya Muhammed de şimdi bana diyor. Hadiste devam. Ey Muhammed benim yanıma gel de yüzüme de demiyor. Buraya dikkat et. Nereye gidersen git nerede dersen de diyor.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 Sonra da de ki fiyye, fiyye. onu bana şefaatçi yap onun aracılığını benim hakkımda geçerli yap. Yine Allah'a dönüyor diyorsun ki bu aracılığı tevessülümü kabul et. A, onu bana aracı yap. Duamın kabulüne aracı yap. Ve Beni de duası kabul edilir bir adam yap. Diyor. Anladım. Ve bu ya. adam ne yapıyor? Sahabe Hı. anlatıyor bunu. Birkaç vakit geç bir abdestlik bir dualık pay bu kaç dakikada olur.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 ama herkes onu bilemez ki. E bilemezse o zaman rastgele de gidip efendim her yerde de yüzü süyürmedine istiyorum demeyecek çünkü neden kümbetler var. Anadolu'da şuradan Selçuklu şurası. Evet. Bu kümbetlerin birçoğu sahabe evliya değil. Kralların oğulları, şehzadeleri, şunları bunları. Oraya gidip dua okuyanlar. Şimdi senin doğrudur. benim gibi adam belki de benden bozu da var. <gülüyor> e şimdi dolayısıyla sen gidip de bir şehzadeye yüzü süyürmedine isterim dedim. <gülüyor> Allah padişahın oğluna bakmaz yani. <gülüyor> Makam <gülüyor> mertebesi Allah'ın da sabit mi değil? E, ancak. Alnı. Efendim.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah senden fenalıkları kaldırsın ya Ebu Ayyub diye. Hadislerde duasını almış bir insanın Peki. ve şehit olarak öldüğü kesin. Ve gurbette öldüğü burada şehit olduğu kesin. E, dolayısıyla ittifaklı bir Ebu Ayübelen Sari gibi zatlarda olur. Peki. Biz... Ama ne diyelim Hı. önüne gelen türbeyi de yüzüsü hürmetine istenecek vasıfta değil. Ama gitmiyor. biz yine Ebu Ayübelen Sari'nin yüzüsü hürmetine isterken yine şahsını devreden çıkaralım. Neyi koyalım? Amelimizi koyalım. Hangi amelimizi koyalım? Onu seviyor muyuz? Seviyoruz. Niçin sevelim bize Bayu Belansari'yi? Neyimiz oluyor? Resulullah'a görmüş, ona hizmet etmiş, dinimizi buraya kadar cihat etmiş, hicret etmiş, getirmiş diye sevelim. Peki bu sevgi niçin oluyor o zaman? Kısım değiliz, hasım değiliz. Akrabamız değil. Şahsi bir iyiliğimiz, iyiliği yok bize. O zaman bu sevgi Allah için oluyor. Gelelim en sahih hadisi koyalım. Eftalü laman, amellerin en üstünü elhubbulillah Allah için sevmektir.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 Giremiyoruz, etraftan dolanıyoruz, dolanıyoruz. Dolanıyoruz, dolanıyoruz abi. İtirimeziliye giremiyoruz, biz girelim hocam. Mesela tabii sen orada bir soru sordun, çok önemli bir soru. Selefilerle aramızda büyük bir ihtilaf olduğu için onu tabii birkaç saat delil tamam. vermek lazım idi. Buradan buradan. Bizi geçiştiremedim yani? Tamam, buradan şöyle gidelim. Şimdi neydi de konuşacağız ama. Şimdi evet, e, Şu... şeye geldik. 55 gün evvel irhas oldu, fil ordusu geldi, hı hı. Kabe yıkmak üzere, Ebrehe geldi, e, o.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 Kuşlar göndermedi mi? Ebabil. Şimdi bu Ebabil tabi e, değişik bir kuş. E, kakalarında e, bir şey var. Termiin bir hicaratin. Taş atıyor onlara. Min sitchil. Sitchil farsçadan Arapçalaşmış. muaraptır, Senkükil. Yani pişmiş taş. Hı -hı. Nasıl bir pişmiş taş? E, şimdi filin üzerinde adam oturuyor. Adamın üzerinde de miğfer. E, kafasında da efendim e, miğfer kafasında...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 <gülüyor> Beynini yakıyor, kafadan iniyor, bağırsakları parçalıyor, çıkıyor file giriyor, fili parçalıyor, yakıyor, filden toprağı topraklama yapıyor yani. <gülüyor> Şimdi fil devrilip gidiyor. Şimdi bu Kuranda olmasa yine bana diyeceksin ki. ...haklı olarak modern aklın aklının ...anlaması bakımızdan hoca efendi... ...e bizim böyle bir kitabımız... ...Kur'an'ımız, Allah'ımız, dinimiz var... ...Fil suresi meşhur oldu... E, meşhur oldu. Bir şey o ...şimdi bir de hikayesi var onun... ...Bakara suresiyle kıyaslama... Peki. ...güldürelim milleti diyormuş... Buyurun. ...teravih kıl... ...hoca bir gün teravih demince Bakara suresiyle kıldırmış... ...yani sabah namazında olabilir... ...sabah namazı da zor ama... ...ben kıldırdığımız olur... ...bir saatte falan kılınıyor Bakara ile ama zor tabii. ...e şimdi...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 Fecalem ki asfü mekül yenilmiş yaprak gibi yaptı diyor. Yenilmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş yaprağı çevirdi. Bütün o ordun yere serildi. Çünkü çiçek hastalığı adamın şeyini yakmaz. Vücudunu Ciline fiziken yapmaz. yakmaz. Yani ayete baktığında biz buna iman etmişiz. Şimdi bu neydi? İşte bu İlhiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in İrhasat irhasatın en büyüğü. Efendimiz'in doğumuna 55 gün kala kimse burayla oynayamaz...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 Onu tabii zahiren anlayamıyor olabilirler. Yalnız vahşi hayvanların dile geldiği var rivayetlerde. Humile bi Rabbil Ka'be. Rabbine yemin olsun Muhammed anne rahme düştü. dünya emanü ehliya. Dünyanın kandilidir. ehlinin güvencesidir. Cinlerin sesleri duyulanlar var. Efendim şeytanların inlemeleri var. Bizim batıl dinimiz mahvolacak. Putçuluk bırakılacak. Bunları nereden biliyoruz? İşte aynı Fatih Altaylı gibi sordun. <gülüyor> e efendim bunların nereden biliyoruz dedi mesela. E şimdi yani hak veriyorum tabii ona da sana da hak verdim onu da programda. Hocam kendi adımıza sormuyoruz. izleyenler adına soruyor. Yok bu kendi adına soruyor. Bu bu akıl e bu yani akla onun gelebilir. Şeyi öyle muhakemesi var akla çok. Akla gelebilir seyircilerimizimiz böyle diyorsun cinler konuşmuş, hayvanlar dile gelmiş. Yine hadi o modern akla atıf yapalım. Ya şimdi, nereden biliyoruz? Nereden bu, biliyoruz nereden siyer bu, kitaplarında da var. Siyerde mı, akbar ve siyerde var. Ama Araplardaki şu meseleyi unutmayalım.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 Tüneni Kübrası var, şusu var, su var. En büyük Şafii fakihlerinden ve muhaddis, meşhur Beyhaki. Bunu o senediyle o arada da kaç kişiden geliyorsa onları da söylüyor. Ee, Fatıbek eee binti Kays olabilir veyahut da Kaysiye olabilir. Bu diyor ki ben diyor komşusuydum. Amire Vadem için komşusuydum diyor. O doğum gerçekten yıldızların o kadar yaklaştığını gördüm ki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 Ebu Kubeş Tepesi'nin iki kenarı e, ayın iki yarısı arasında Ebu Kubes Tepesi veyahut Hira kalırsa İbni Mesut ben Hira'yı ayın iki parçası arasında Hira'yı gördüm diyorsa e, bunu bütün Mekke müşleri görüyor. Hatta belki bizim gözümüzü büyüledi bize böyle gösteriyor. Hemen inanmayalım arkadaşlar bekleyelim uzak yollardan gelenleri Mekke'nin nihayetinde uğrak yeri.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 Kur'an okunması, Kur'an dinlenmesi daha evladır. Ee, Kişi bir gün şey yaşedilemeyecek şey derecede yani. evladır. Kur'an kelamullah'tır ve eftaldır. Ancak Mevlid'in de yeri başkadır. Niye yeri başkadır? Çünkü salavat iç, içerir. Sen hmm. Mevlid dinlerken devamlı efendimiz sallallahu aleyhi sellem, salavat. Manasını anlamadığını düşünüyorum. Manasını anlıyorsan siire de girersin. O zaman ilimdir. İlim meclisi eftaldır. O zaman ilim hakkında dolu hadis-i şerife girersin. Manasını anlamadığını düşünelim. O zaman da salavat getirirsin. Hı. En azından salavat getirmek nedir? Zaten mevlidin başında Kur'an'dan tilavet okunuyor. Mevlid'den evvel bir miktar Kur'an-ı Kerim tilavet edilir. Ondan sonra mevlidi i şerif okunurken Resulullah size bize ne büyük rahmettir, nimeti kübradır. E, Allah bize ona ne büyük iyilik etmiştir. Bunları hatırlamaktır. Peki salavat kimin emridir? Sallu aleyhi ve sellim. Kur'an'ın salat selam getirin diye emri var. Peki salavat amellerin en faziletlisidir. Bir de salavatta şu fark vardır.